Jack London Seslendiren Rana Toka Birinci bölüm Uçuruma yaklaşıyorum. Yardımına başvurduğum dostlarım Londra’da doğu yakasında yaşamı tüm ayrıntılarıyla gözlemlemek isteğimi çok güzel çok iyi de bunu gerçekleştirmeyi başarramaacağınız sen de biliyorsun diye yanıtladılar. Bu yanıtın peşi sırada akıllarına yeni gelmişçesine, en doğrusu bu iş için polise başvur diye ekleme yaptılar. Yüzlerine yaptığının bilincinde olmayan bir deli bakıyormuş ve onlar da bu psikolojik bozukluğu olan insana insanüstü bir gayret gösteriyormuşçasına bir tavır takılmışlardı. Polis değişim olmaz diyerek terslendim. Benim bütün istediğim doğu yakasındaki yaşama bir yerinden tutunarak orada olup biteni gözlemlemek, buradaki insanların nasıl, niçin ve neden yaşadıklarını öğrenmeyi arzu ediyorum. Özetlemem gerekirse doğu yakasına yerleşmeyi amaçladım. Maskelenmiş bir yüz ifadesi ve acımayla karışık sevimli bir tavırla ''İyi de sen orada yaşayamazsın. Orada öyle yerler vardır ki insan yaşamı para etmez.'' dediler kesin ve kısa bir anlatımla. Benim yanıtımsa şöyle oldu. ''Çok iyi, benim istediğim de bu zaten.'' ''Buralarda yapamayacağını sen gayet iyi biliyorsun.'' diye yinelediler. Canım sıkılmıştı. Bunca öneride bulunmaları gereksizdi. Ben buraya palavra dinlemeye gelmedim. Buraların yabancısı olduğum doğru ve sizlerin doğu yakası üzerine bilgilerinizi sorguluyorum. Sizi dinleyeceğim ve yönümü de bu doğrultuda çizeceğim. Biz sorduğun yer hakkında bilgisiziz. Sana orası üzerine pek bir şey söyleyemeyiz deyip güneşin doğduğu yönü gösterip işte oralarda bir yerde diye önemsemeyerek sonlandırdılar konuşmalarını. Kuka giderim ben de. Hmm, en doğrusunu düşündün. Kuktakiler sana kesinlikle yardımda bulunacaklardır. Thomas Cook ve takımı, ah dünyanın en aptal gezginlerine en bilinmedik yolları bulur. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından Tibet'in yüksek yerlerine dek imza atarken bu denli yakınındaki doğu yakasının yolunu izini bilmezsin ha. Gezi turları düzenleyen Cook firmasının ucuz geziler bölümü sorumlusu, böylesi bir şeyin olanaksız olduğunu siz de bilirsiniz. İstekte bulunduğunuz şey o denli alışılmışın dışında bir şey ki. Ama ben ısrarlı olunca... O halde siz de polise başvurun, gezi programlarımızda doğu yakası yer almıyor. Kaldı ki kimseden de bu doğrultuda bir istekle karşılaşmadığımızdan oraya ilişkin bir bilgi sahibi değiliz biz. Bırakın bu söylemleri canım diyerek konuşmasını böldüm. Onun sürekli olarak beni bastırmaya çalışmasına kapılarak oradan uzaklaşmaya hiç niyetim yoktu. ''Benim bir tek isteğim var sizden. Bunu siz de çözebilirsiniz. Başıma bir kaza gelecek olursa beni teşhis edin yeter.'' ''Tamam tamam. Bir saldırı sonucu ölümünüz halinde bizden cesedinizi teşhis etmemizi istiyorsunuz öyle mi?'' Bu cümleyi öylesine sevimli ve soğukkanlı bir şekilde söylemişti ki kendimi bir an kaskatı kesilmiş, üzerine su damlacıkları akan bir kütüye yatmış olarak düşündüm. Konuştuğum şahıssa üzerime doğru hafifçe eğilmiş ve doğu yakasını görmek için bu hale gelmiş tırlak Amerikalı'nın cesedinin kimliği çözmeye çalışıyordu. Hayır dedim. Benim sizden tüm isteğim polisle başım belaya girerse kimliğim konusunda bilgi vermeniz. Konuyu özümsemeye başladığından bu son cümlemi büyük bir heyecanla ifade etmiştim. Yönetimi ilgilendiren bir konu siz de bana hak verirsiniz ki değişik bir istek bu. Yönetici olduğu konuya girmesinden belli olan biri mırıldanarak, ''Müşterilerimizle ilgili her türlü konu aramızdadır ve böylesi bilgileri vermek ilkelerimizle çelişir, ters düşer.'' dedi. Bense bunun üzerine, ''Tamam ama bu durumda bilgi verilmesini isteyen müşterileriniz hiç yok mu?'' Yeniden sözcükleri eğip bükmesine olanak tanımadım. ''Bu teklifin olağanüstülüğünü ben de kabul ediyorum ama'' diye bir kelime daha söyleyecek olduysam da, Bildiğinden şaşmadı ve sürdürdü konuşmasını. Benim de tam belirtmek istediğim sorun buydu. Sizin durumunuz olağanüstülük arz ettiğinden üzgünüz ama elimizden bir şey gelmez. Tüm olumsuzluklara rağmen orayı bırakıp çıktıktan sonra bana yardım edebilecek bir hafiyenin adresini elimde tutuyordum. Bu adres beni doğu yakasına ulaştıracak insanın adresiydi ve Amerikan konsolosluğunun yolunu tuttum. Kendime bir işbirlikçi bulmuştum. Kendisiyle işbirliği yapacağım insandan ne bir mırıltı yükseldi ne garipsedi ne de kafasını kaldırıp baktı. Henüz ilk dakikada düşüncelerimi ona açtım ve işin garibi kabul de ettirdim. Yaşımı kilomu boyumu sorarken beni süzüyordu ve ikinci dakikaya girmiştik. Üçüncü dakikada yanından ayrılırken okey seni hiçbir zaman unutmayacağım Jack ve hep peşinde olacağım dedi. Rahatça soluklanabilmiştim sonunda. Tüm ardımdaki köprüleri yakmıştım ve kimselerin tanımlayamayacağı yabani insanlardan oluşan ormana rahatça dalabilirdim. Fakat güçlükler yakamı bırakmıyordu. İyi giyimli, sakallarına kır düşmüş arabacı beni şehirde saatlerce dolaştırmıştı. Yeni sorunum arabacımdı. Yerime geçip oturdum. ''Doğu yakasına çek bakalım.'' dedim. ''Bayım, nereye çekmemi söylediniz?'' ''Doğu yakasına. Orada herhangi bir yere işte.'' Yakışık denebilecek arabacım sokaklarda şöylesine bir dolaştıktan sonra arabasını durdurdu ve tavanda yer alan küçük kapağı kaldırırken ikircikli bir sesle ''Ne buyurmuştunuz?'' diye sorusunu yineledi. ''Doğu yakası, Doğu yakası olsun da gideceğim yer fark etmez. Gideceğim belli bir yer yok. Yalnızca dolaşmak istiyorum.'' ''Elinizde bir adres yok mu?'' Bu kez sesimi yükselttim. ''Bana baksana sen, hemen doğu yakasına götür beni ama bu işi yaparken de hiç konuşma.'' Ne dediğimi tam olarak anlamadı ama kaldırdığı kapağı kapatarak atlara hız verdi. ''Londra caddeleri yoksulluk konusunda insana bir fikir vermez. Bunun farkına varamazsınız orada. Fakat beş dakika kadar sürecek bir yolculuk sizi tenekelerden oluşturulmuş bir mahallenin merkezine ulaştırır.'' Arabacımın beni ulaştırdığı yerde böylesine bir yerdi ve sokaklarda boy gösteren insanlar farklı, değişik denebilecek bir ırkın görüntülerini sergiliyordu. Kısa boylu, titriyen, dağılmış, bitmiş insanlardı gördüklerim. Her ulaştığımız kavşakta yoksulluğun sarmaladığı, kilometrelerce pis tuğla birikintilerinin, sefaletin sarmalından geçtik. En sık rastladığımız insan grubu ayakta zor duran sarhoş kadın ve erkeklerden oluşuyordu. Küfür ve kavga görüntüleri havayı katlanılmaz hale getiriyordu. Pazar yeri olduğu sanılabilecek bir oluşumda yaşlılar, çöp tenekelerine ve çamurların arasına ellerini umutla daldırarak patates arıyorlardı. Hemen hepsi bu pislik içinde, bulabildikleri çürük çarık şeyleri boğazlarından aşağı yuvarlamakla meşguldü. İlerlediğimiz yollar boyunca, bindiğim arabanın benzerine hiç rastlamadım. Çocukların yaptığı şeyse ise ardımı sıra koşturmaktı. Sıvasız tuğla duvarlı evlerin önünde çamurlu sokaklarda ağlayan çocuklar görüntüyü dolduruyordu. Kalabalık korkusu ilk kez olarak benliğimi sardı. İnsanı açık denizde yitiyormuş duygusunu veriyordu bu görüntüler. Yoksuz sokaklar dev deniz dalgalarına benziyordu ve bu dalgalar her an Bizi içine alıp kaybetmek ister gibiydi. Arabacı, şu anda bulunduğumuz yer Stepney istasyonu dedi. Gerçekten de arabacının işaret ettiği yerin bir tren istasyonu olduğunu çevreme bir göz attığımda fark ettim. Ne olmuş yani diye sorduğumda arabacım ağzının içinde sözcükleri evirip çevirmeye başladı. Umutsuz bir bakışla, buraların yabancısı olduğumu söylemiştim. Gitmek istediğiniz yer bu istasyon değilse nereye gideceğinizi ben nereden bileyim dedi. İsteğimi sana gayet açık bildirmiştim. Şimdi yapacağın şeyse gözlerini dört açmandır. Eski elbiseler alıp satan bir yer gördüğünde hemen dur ve beni orada indir. Bu yolculuktan hiç hoşnut kalmadığını hissediyordum. Bir süre sonra tanımını yaptığım bir dükkan önünde durdu ve beni bıraktı. Hadi paramı öde, borcun yedi şilin altı beni. Tabii tabii hemen takdim edeyim de bir daha seni hiç görmeyeyim öyle değil mi? diye sordum. ''Paramı ödemezsen zaten beni son kez görmüş olursun.'' Biz bu konuşmaları yaparken çevremizi yırtık pırtık giysiler içindeki bir sürü insan almıştı. Sesli sesli gülerek dükkana yöneldim. Gerçek zorlukta dükkanın içine adıma taratmaz başladı. Dükkancı eski elbise isteğimi bir türlü kavrayamamış ve önüme az kullanılmış olanlarını çıkartıp sıralıyordu. Bir yandan da yüzümü kuşku içinde inceliyordu. Ama bu arada tavırlarında en belirgin şey... Benim üzerimde baskı kurarak alacağım şeylere oldukça yüksek ödeme yapmamı sağlamaktı. Bakışlarıyla adeta, genç adam senin neyin peşinde olduğunu biliyorum, üzerinde bıraktığım korku sana istediğim ödemeyi yaptırır, diyordu. Onun bakış açısıyla ben, başı belaya girmiş biri, nehrin öte yakasında aranmakta olan bir suçluydum. Bu arada bir yandan da korkunç bir pazarlık yapıyorduk. Tezgah koyduğu eşyalar için kılı kırk yarıyordum. Aradan fazla bir zaman geçmemişti ki satıcı, pazarlıkçı biriyle karşı karşıya olduğunun farkına vardı. Kıçı delindi delinecek bir pantolon, tek düğmesi kalmış, havları dökük bir ceket, kömürcülerin kullandığı bir postal, asıl rengi belli olmayan kirli bir şapka, ince bir kemer aldıklarımı oluşturuyordu. İç çamaşırlarım ve çoraplarım yeniydi ama onlar da bir Amerikalıdan çalınıp bana satılmış olabilirdi. Anlattığım biçimde yaptığımız bir pazarlıktan sonra üzerinde anlaşma yaptığımız on şilini adama verirken o oldukça yapay içten bir görünüşe bürünerek ''Doğrusu delikanlı biriymişsin. Ayağındaki pantolonu elini öpene beş şiline verirsin. Postallar da en az iki buçuk şiline der. Geriye kalan şapka, kemer, ceketse bayağı iyi bir fiyata gidebilir. Kutlarım. Alışveriş senin açından çok çok iyi oldu. Bense aldığım tüm bu mallara kaç para verirsin?'' dedim. Sana bu döküntüler için on şilin ödeme yaptım. Sekiz şilin ver tekrar senin olsun. Ha ne dersin bu teklifime? Gülümseyerek kafasını sallamakla yetindi. İyi bir alışveriş yaptığımı sanıyordum fakat o bal gibi beni kazıklamıştı. Kaşarlanmış biriydi. Arabanın yanına döndüğümde arabacının yanında bir polis dikiliyordu. Koltuğumun altındaki torbaya bir bakış atan polis arabacıya başının çaresine bak der gibiydi ve bir süre sonra oradan uzaklaştı. Polis bulunduğumuz yeri tam olarak terk etmemişti ki arabacığa olan borcumu ödedim. Parayı avucuna alan arabacı özür dilemeye başladı. Parayı sık sık istemesinin nedenlerini anlatmaya başladı. Londra'da cins cins müşterisinin olması onu buna zorlamıştı. Ve eğer istersem beni dünyanın en uzak noktasına kadar götüreceğini söyledi. Beni o sözüne ettiği uzaklıklara taşımadı. Ama Londra'nın kuzeyinde yer alan Highbury Vale Pansiyonu'na bıraktı. Çünkü eşyalarımın bulunduğu yer orası. Ertesi gün rahat ayakkabılarımı çıkardıktan sonra sıra elbisemdeydi. Aslında yanımdaki tek elbise de buydu. Sıra satın aldığım döküntüleri giymeye gelmişti. Bunları satmak zorunda kalan adamı belleğimde canlandıramıyordum. Eski püskü ceketimin dirseğine bir altın İngiliz sterlinini acil durumlarda kullanmak üzere belki de kefen parası olur dikip giyindim. Sonra da oturup rahat yaşadığım yılların belgesi olan yağlarımı seyrettim. Üzerime giydiklerim sorun olmamıştı fakat postallar direniyordu. Tahtadan üretilmişçesine serttiler ve ancak yumruklarımı kullanarak giyme becerisi gösterebilmiştim. Sonra birkaç şilini aldığım mendil, bıçak, tütün ve sigara kağıdını ceplerime dağıttım. Merdivenlerden aşağıya adımlarımı atarken kötü bir şeylerin olmasını beklermişçesine bir davranışa bürünen arkadaşlarımla vedalaştım. Dışarıya çıkmak üzereyken rastladığım hizmetçi kadın önce yüzüne kötü bir görünüm verecek olduysa da ardından gülümseme denebilecek bir anlam yükledi. Aslında buna pekala da gülmek denebilirdi. Henüz sokağa yeni çıkmıştım ki çevremdeki değişiklik beni şaşkınlığa uğrattı. Avamla aramdaki kölece diyaloğu bir anda söküp atmıştım. Ben de onlardan biriydim artık. Ceketimin incelmiş kollarında onlardan biri olmamın belgesini taşıyordum. O ana kadar bana gösterdikleri yapay saygı sonlanmış ve yerini sevgiyle sarmalanmış bir arkadaşlık almıştı. Kadifeden elbise giymiş, boynuna kirlenmiş mendil sarılı adam benimle artık bayım ya da patron diye konuşmaya başlamıyordu. Bundan sonra ben onların bir arkadaşıydım ve böyle de adlandırılıyordum. Bu arkadaş sözcüğü içten de ve kendine özgü söylenişiyle kullanılıyordu. Sıcaklık, dostluk, dayanışma... Bütünlük arz ediyordu. Patron farklıydı. O sözcükte bir büyüklük üstünlük vardı. Bu sözcüğü taşıyan adam alttakilerin omzuna basıyordu. Ve alttakiler de bu yükten kurtulabilmek için daha yukarılara kaldırmaya çalışıyorlardı onu. Döküntü giysilerimle edindiğim bu deneyim yurt dışına çıkmış Amerikalıların hiçbir zaman edinemeyecekleri zevki tattırdı bana. Avrupa'ya Amerika'dan gelmiş bir gezgin, Lidya kralı Kresusla benzerliği yoksa, yani o denli para pul sahibi değilse, bir süre sonra servetini yitirip yoksul düşme korkusuna kapılır ve çevresini saranların cüzdanını hafifletme derdinde olduklarını sanıp o cüzdan içinde yer alanları en namahrem yerlerine sokuşturup gizlemeye çalışır. Bense bahşiş verme gibi bir hastalığı yenip çevremdekilerle eşit bir konuma ulaşma olanağına kavuştum. Pek bir zaman geçmemişti ki adının dizginlerini gayri ihtiyari tuttuğum bir adam bana iki peni uzattı. Aldığım bu bahşiş için uzun uzun teşekkür ettim. İçinde bulunduğum bu yeni düzenin başka değişiklikler içerdiğinden de emindim. Kalabalık caddelerde karşıdan karşıya geçerken salt daha dikkatli olmam gerekiyordu. Üzerimde taşıdığım giysiler yaşam değerimi azaltmıştı. Daha önce bir polise yol sorduğumda Arabayla mı otobüsle mi diye cevap verirlerdi. Şimdi ise bu otobüsle mi yoksa yayan mıya dönüşmüştü. Tren istasyonlarında ise bilet satıcısına uzattığım paranın miktarı ne olursa olsun bilet üçüncü mevki olarak bana veriliyordu. Ama tüm bu olumsuzlukların yanı sıra görünümümün bana bir getirisi de olmuştu. İngiliz avamıyla ilk kez yüz yüze gelmiştim ve onların gerçek kişiliklerini öğrenebiliyordum. Bir takım köşelerde ya da meyhanelerde onlarla dostça ilişki kurabiliyordum. İşçiler ya da işsizler benimle çıkarsız ilişki kuruyordu. Benden herhangi bir beklentileri olmuyor ve konuşmaları da bu doğrultuda oluyordu. Sonunda doğu yakasının kalabalığına karıştığımda artık bünyemdeki kalabalık korkusunun gitmiş olduğunu gördüm. Ben de buranın bir parçasıydım ve tehdidinden ürktüğüm dev dalgalar yoktu artık. Enginlere açılabilirdim ve üzerimde ceketimden başka kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. İkinci bölüm. Johnny Upright. Amacım sizlere Johnny Upright'ın adresini vermek değil. Şöyle söyleyeyim, Johnny Upright doğu yakasının en saygın sokağında ikamet eder. Amerika'dan bakınca bu sokak sıradan ve belki de kalitesiz olarak nitelenebilir. Ama doğu yakasında burası en güzel yer olarak genel kabul görür. Doğu yakası pisliğin hakim olduğu bir sürü sokakla doludur. Tüm bu sokaklardan bitmiş, yoksulluğun içinde yuvarlanmış, yıkılmış, kir pas içinde gençler akıp dururken o sokak oldukça farklı bir durumdadır ve dolaşanı da azdır. Buradaki evler de diğerlerinden farklı değildir. Yol boyunca ile omuz omuza ve yan yana dizilmişlerdir. Girişleri de tektir. Cepheleri 6 metreyi aşmaz. Arkalarında sıvasız tuğla duvarlar vardır. Adeta bunlar bir araya toplanmış toprak yığıntısıdır. İnsanlar burada yağmursuz günlerde kurşuni gökyüzünü izleyebilir. Unutmamamız gereken şey şu ki biz burada doğu yakasının ve buradaki göreceli zenginliklerin sözünü ediyoruz. Burada ikamet edenlerin bazılarının durumu o kadar iyidir ki evlerinde hizmetçi bile barındırırlar. Sözünü ettiğimiz Johnny Upright da şansın yüzüne güldüğü insanlardandır. Bunu nasıl bildiğime gelince bu garipler garibi dünya köşesinde bir hizmetçiyle tanıştım. Johnny Upright'ın evinin kapısını çalınca beni hizmetçi karşıladı. Burada dikkat çekici konuysa hizmetçinin görünümünün içler acısı ve acındırıcı oluşuydu. Kadın böylesi bir durumda olmasına karşın beni son derece küçümseyici ve acıma dolu bakışlarla karşıladı. Davranış biçiminden konuyu kısa kesmek eğiliminde olduğu anlaşılıyordu. Günlerden pazardı. June Upright evde değildi ve tabii ki yapılacak şey yoktu. Ben diriniş gösterdim. Yapabilecek bir şeyler olduğunu tartışmaya açtım. Nihayet bayan Upright ortaya çıktı. Ve yüzüme dahi bakmadan hizmetçiyi bir güzel haşladı. Kapı hemen kapanmalıydı. Johnny Upright evde bulunmuyordu. Kaldı ki pazar günleri zaten kimseyi kabul etmezdi. Bense bunun çok kötü bir şey olduğunu söyledim. Aradığım bir iş miydi? Hadi canım hiç de değil. Durum bunun tam tersiydi. Buraya gelmemin amacı onun çıkarları açısından iyi bir şeydi. Ve bu konuyu görüşmeye gelmiştim. Kapıda dikilmekte olan kadının yüzü birden bire değişti. Johnny Upright şu anda kilisedeydi. Bir saate varmaz da evde olacaktı. Eve dönünce onu görmem olasıydı tabii ki. ''İçeri girebilir miydim acaba?'' ''Tabii ki hayır. Kadın bana böyle bir öneride bile bulunmadı. Oysa ben böyle bir davet almak için bir girişimde bulunmuştum ve Bay John Upright eve gelinceye de köşedeki meyhanede bekleyebileceğimi söylemiştim. Bu konuşmanın bana bir yararı olmadı. Köşe başındaki meyhanenin yolunu tuttum. Gitmesine gittim de delik kapalıydı. Henüz kiliseden çıkış saati gelmemişti. Üstüne üstlük şiddetli bir yağmur vardı.'' Daha iyisini bulamadığımdan çevredeki evlerden birisinin kapısına sığınarak tünedim. Durumum açıkladığım boyutlardayken hizmetçi geldi. Perişan bir haldeydi. Ezik bir biçimde bana beynimi mutfakta bekleyebileceğim haberini ulaştırmak için oraya kadar geldiğini söyledi. Bayan Upright, iş aramak için o denli çok insan kapıyı çalıyor ki dedi. Özür diledi. Umarım sizi kaba karşıladığım için alınmamışsınızdır diye de ekledi. Dökülen giysilerimi düzeltmeye çalışarak ve en kibar görünümüme bürünerek ''Alınmadım niye alınacağım ki?'' diye yanıtladım. Buraya sizi üzecek denli çok insanın iş aramaya geldiğinden de hiç kuşkum yok. ''Sahiden de dediğiniz gibi'' diyerek yüzüme anlamlı anlamlı baktı. Ardından da beni mutfak yerine yemek odasına aldı. Bu bana yapılmış bir iltifattı. İyi davranışlarım sonuç veriyordu. Mutfakla aynı katta olan zeminden bir buçuk metre aşağıda yer alan yemek odası odenli karanlıktı ki gözlerim bu karanlığa alışsın diye bir süre ayakta beklemek zorunda kaldım. Oysa ki henüz dışarıda gün ışığı vardı öğlen de odanın içine üst kısmı kaldırım izasında olan küçük pencerenin çok küçük bir bölümünden ince bir ışık girmeye çalışıyordu ve ben bu pis ışıkta gazete okunabileceği keşfini yaptım. Johnny Upright'ın eve dönüşünü beklerken sizlere burada neden geldiğimi, amacımın ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Doğu yakasının insanlarıyla düşüp kalkar, yer içerken, uyurken sığınabileceğim, başımı sokabilecek bir yerim olsun istiyordum. Bulunduğum mekandan çok uzakta olmamalıydı bu yer. Ara sıra böyle bir yerde temizlenebilmeliydim. Yani zaman zaman yazılarımı yazabileceğim bir yerde düşündüğüm. Ayrıca mektuplarımın da bir adresi olmalıydı. Hem böylesi bir limana sığındığımda uygarlığı soluyabilmeliydim. Üzerimden sefaleti zaman zaman sıyırıp atmalıydım. Yalnız bu işin zor bir yanı vardı. Eşyalarımın güvencede olacağı ev sahibinin benim çift yanlı yaşamımdan haberdar olmaması gerekiyordu. Ama eşyaların güvenlikte olmasını sağlayacak ev sahibinin kiracıyla ilgisiz bir ilişki kurması eşyaların güvenlik sorununu sarsıyordu. İşte Johnny Upright'ı görmek isteyişimin nedeni buydu. 30 yıldır doğu yakasında oturan ve doklarda çalışmış eski bir hükümlünün taktığı isimle ünlenmiş, herkese tanınan bu hafiye bana istediğim ev sahibini bulacaktı. Daha doğrusu ev sahibesini. Ev sahibim bir hanım olmalıydı. Yani bu namuslu kadıncağız kiracısının garip geliş gidişleriyle ilgilenmeyecek ve onun bir suçlu olduğunu aklına bile getirmeyecekti. Adamdan önce eve dönen iki kızı gerçekten çok güzeldi. Kenar mahalle güzelliklerinde izlenebileceği gibi zayıf ve iç açıcı bir güzellikti bu. Ama gün batımın renkleri nasıl çabucak bitip yok oluyorsa öylesi bir hızla yok olup gittiklerinde karışacak bir güzellik. Garip bir yaratığa bakar gibi baktılar bana. Sonrasında oradaki varlığımdan habersizmiş gibi davrandılar. Johnny Upright eve geldiğinde onunla konuşmam için üst kata çıkardılar beni. Johnny Upright konuşmaya başlamamla birlikte sözümü kesti. Bağırarak konuş bir parça oldukça kötü bir şekilde üşüttüm ve kulaklarıma yansımış duymakta zorlanıyorum dedi. Yaşlı Sherlock Holmes ah ah. Düşündüğüm tek şey o anda şuydu. Karşımda duran bu adam benim vereceğim bilgileri kağıda dökecek yamağını evin hangi bölümüne gizlemişti acaba? Bugüne değin Johnny Upright ile her karşılaşmamızda bu kaygılarımı ve kuşkularımı hep taşımışımdır. Adam gerçekten üşütmüş de böyle bağırmamı mı istiyordu, yalnızca iyi duymak için miydi yoksa bir başkasını konuşmalara ortak mı etmek istiyordu? Her ne amacı olursa olsun ona düşündüklerimden söz ettim. Kendimi tanıttım, amacımı açıkladım. O ise kararını bir sonraki güne bıraktı. Toplumun genel kabul göstereceği giysiler içinde bir at arabasıyla evinin kapısına geldiğimde mutluluk sunan bir gülümseme yayıldı yüzüne. Beni çay içmek üzere içeri davet etti. Kol kola aile bireylerinin yanına gittik. Bizler alçak gönüllüyüzdür. Şatafatı gösterişi sevmeyiz. O yüzden sen bizleri gördüğün gibi kabullen, dedi. Kızlar beni selamlarken yüzlerinde bir kızarıklık vardı. Babaları ise onların daha fazla ezilip bükülmesini engellemek için ha ha ha diye bir kahkahasa vurdu. El ile masanın üzerine vurdu. Masanın üstündekiler bir darbeyle şangırdadı. ''Kızlar dün gece seni gördüklerinde dilenci sanmışlar. Ekmeğe muhtaç biri diye düşünmüşler.'' dedi. Kızlar gözlerini kırpıştırarak bu düşüncelere karşı çıktılar. Yanaklarının al al durumu daha da artmıştı. Sefaleti üstünden akan birinin yoksul olması gerekmiyor gibiydi. Kahvaltı ederken kızlar dilenciye benzetilmemi bana yapılmış bir hakaret olarak nitelerken babaları benim becerilerime geçmişti. Onları aldatışım tam bir beceriklilik örneğiydi.'' Reçelle ekmek eşliğinde içtiğim çay kadar hoşlanmıştım bu durumdan. Gerçekten de güzel bir oyundu bu ve Johnny'nin bana bir ev bulmasına değin sürdü bu doğrultudaki muhabbet. Evde kolaylıkla bulundu. Ev aynı sokakta, kendi evinin birkaç kapı ötesinde ve tıpkı kendi evinin benzeriydi. 3. Bölüm Kiralık Odam ve Diğerleri Londra'nın doğu yakasında haftalığı 6 şiline ya da 1,5 dolara tuttuğum yer konusunda başarılı bir iş çıkarmıştım. Diğer sokaklarla kıyaslandığında güzel bir görünüm arz eden burası Amerikan değer yargılarıyla korkunç kötü döşenmiş, rahat olmayan küçük bir yerdi. Yarı boş görünümdeki odama bir süre sonra yazılarımı yazmak için bir daktilo yerleştirdiğimde içimde adım atacak yer kalmamıştı. Ama bir sürenin geçmesiyle kendime içeride rahat dolaşabileceğim bir sistem oluşturdum. Odayı kendime uygun düzenledikten sonra döküntü giysilerimi üzerime geçirerek dışarıda dolaşmak üzere orayı terk ettim. Kiralık oda sorunu benim için güncel bir sorundu ve yeni bir yer aramaya koyuldum. Yoksul ve ailesi de kalabalık bir adam olarak görüyordum kendimi. İçinde bulunduğum bu durumda nasıl bir davranış sergilemek gerektiğini tespit etmeye çalışıyordum. İlk saptaman boş yerlerin oldukça az oluşu ve aralarının milllerle ifade edilebilecek uzaklık içermesiydi. Saatlerce dolaştıktan sonra düşündüğüm büyüklükte bir yere rastlayamamıştım. Gerçek tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyordu. Evli ve çok çocuklu bir aile babasının bu semtte yer bulması mümkün değildi. O zaman çabamı boş bir odaya yönelttim. İçine karımı, çocuklarımı ve eşyalarımızı yerleştirebileceğim bir oda. Bir odada bir erkek, karısı, çocukları ve eşyalarıyla buranın insanlarına göre pek hala yaşayabilirdi. Birden fazla oda sorduğumda ise karşımda yer alanlar Oliver Twistmişim gibi hayret içinde bakmaya başladılar. Bir başka şaşırtıcı gerçek de bir yoksul aile nasıl bir odaya sığabiliyorsa onların da buraya ayrıca kiracı bulabilmeleriydi. Bu odalar 3 ile 6 şilin haftalıkla kiralanabildikleri gibi gelen kiracı 8 peni ile 1 şiline kendisine yatabilecek bir yer sağlamış oluyordu. Hatta birkaç şilini gözden çıkarabilirse ve bunu göze alabilirse ev sahibiyle yemek yeme olanağına da kavuşuyordu. Ben bu konuyu düşsel bir şekilde inceleyemedim. Tabii bu durum benim için bağışlanamaz bir şeydi. Sadece gördüklerimde değil... Çevremi saran binlerce evde de banyo denen şeyden eser yoktu. O zaman çocuklarım ve kiracılarımla banyo yapmak isteğine kapıldığımızda leğen kullanacaktık ve bu da gerçekleşebilir bir şey değildi. Karşılığında edindiğimiz çıkarsa sabun tasarrufuydu. Yeni oda filan kiralamadan Johnny Upright'ın aracılık etmesiyle tuttuğum odaya geri döndüm. Ya da karımın, çocuklarımın ve kiracılarımın barınacağı yere. Onları buraya nasıl yerleştireceğimin planlarını yapmaya başlamıştım ki kafamın içi allak bullak oldu. Ve ben odamın içini göremez oldum. Haftada altı şiline tuttuğum yer burası mıydı acaba? Yok canım olamazdı. Böylesi bir şey imkansızdı. Neyse ki bu durumdan kurtuluşumu ev sahibimin kapıyı vuruşu sağladı. Rahat olup olmadığımı soruyordu. Evet beyim ne yazık ki acı gerçek böyle diye yanıt vermeye başladı sorduğum soruya. Burası en sona kalan sokaklardan, 10 yıl öncesine dek her yer böyleydi. İnsanların tümü çok saygındı. Ama akın akın buraya sökün edenler onları buradan sürüp attı. Burada gördüklerim eskilerin yalnızca çok küçük bir kalıntısıdır. Çok kötü bu çok. Bu girişin ardından da buraya olan göçün kiraları nasıl yükselttiğini, önceki saygın insanların değerini nasıl düşürdüğünü anlattı. Bizim gibiler buraya göç edenler gibi kalabalığa alışkın değiller. Bizler yaşayabilmek için daha fazla odaya gereksinim duyuyoruz. Oysa sonradan gelenler yani yabancılar ve aşağı sınıftan halk tabakası böylesi yerlere 5 aile sığdırıyor. Bizlerse ancak bir aile barınabiliriz burada. Böyle olunca ne oluyor? Bizim verebileceğimiz kiradan fazlasını ödeyebiliyorlar. Çok kötü gerçekten de bayım. Hele hele birkaç yıl öncesine deyin buralarda saygın insanların oturduğunu ve bunların sakin olduğunu düşününce kadının yüzüne bir göz attım. Karşımda İngiliz işçisini temsil eden en tipik örneklerden biri vardı. Bu gürültücü kalabalığın akını Londra'nın doğu yakasındaki bu insanın yüzüne süpürülmüşlüğü, yok oluşa bırakılmışlığı kazımıştı. Fabrikaların, bankaların, iş yerlerinin ve otellerinin gelişip büyümesi Londra halkının yoksulluklarını göçebeleştirmişti. Akın akın buraya gelen bu insanlar işçileri öncüler olarak ya ezmişler ya da sürüp yerlerinden atmışlardı. Ve bu baskının bu nesilde olmasa bile ikinci kuşakta başarıyı kucaklayacağı kesinlik kazanıyordu. Johnny Upright'ın ikamet ettiği sokağın sonunun da bu olacağı gayet açıktı ve kendisi de bunu böyle tahmin ediyordu. O şöyle yaklaşıyordu konuya. Birkaç yıl sonra kira sözleşmem son buluyor. Evin sahibi de bizim gibi biri. Bugüne dek çevrede sahibi olduğu evlerin hiçbirinin kiralarıyla oynamadı, arttırmadı. Bu yüzden burada barınabildik. Ama ya ölecek olursa veya satarsa bizim için ikisi de aynı şey. Şöyle bir düşünce yürütelim. Evi para göz biri aldı diyelim ve benim asmalarımın bulunduğu yeri izbeye döndürdü. Evi seçmeci davranmadan ilk önüne çıkana verdi. İşte Johnny Upright'ın sonu. O zaman bu kaçınılmaz son gelir beni bulur. Bir an için Johnny Upright'ı, iyi kalpli karısını, solgun yüzlü kızlarını ve şaşkın hizmetçisini yüz binlerce hayaletten oluşmuş o kalabalığın içinde doğuya doğru göç ederken gördüm. Ama bu göçte Johnny Upright yalnız başına değildir. Şehir kenarlarında, uç kısımlarında orda halli esnafların, küçük çaplı iş adamlarının, başarılı satıcıların oturdukları semtler vardır. Bu insanlar L salonlu, güzel bahçeli evlerde otururlar. Bahçelerinde renk renk çiçekler, bakımlı çimler vardır. Çevrelerindeki temiz havayı ciğerlerine doya doya çekerler. Uçurumun yanındaki insanlardan kurtuldukları için kendileriyle övünürler. Onlara benzemedikleri, onlardan biri olmadıkları için Tanrı'ya bol bol dua ederler. Ama şu işe bakın ki üzerlerine doğru acımasızca art arta şehriyle birlikte Johnny Upright gelecektir. Gelecek ve kiralar astronomik fiyatlara fırlayacak, villalar küçük küçük evlere bölünecek, bahçelere yeni evler dolacak. Sonuç olarak da Londra'nın geceleri yağlı bir karanlık olarak abanacaktır üzerlerine. 4. Bölüm Uçurum ve İnsan Kiralayabileceğim bir yerim var mı? Pool ve Limehouse yakınlarında yer alan pis görünümlü bir kahvede iri yapılı yaşlı kadına lakayet bir tavırla sormuştum bu soruyu. Kısaca yanıt verdi soruma. Evet var. İçerdiğim görüntü evindeki kalabalıkla çelişmeyecekti. Yanıtın olumlu olması yüzündendi sanırım. Önümdeki ince dilimli domuz etini mide bulandırıcı çay eşliğinde ağzıma atarken yanıtına herhangi bir karşılık vermedim. O da aynı şekilde davrandı, hiçbir şey söylemedi. Ama ne olduysa 4 beni tutarındaki hesabımı ödemek için 10 şilin çıkardıktan sonra oldu. Bana karşı davranışlarında belirgin bir değişiklik oldu. ilgisi artı verdi. Beklenen etkiyi yaratmayı başarmıştım. Saygılı bir davranış içinde. Evet bayım size uygun bir yerim var, yolculuğunuz yeni mi bitti? Yerimi siz de beğeneceksinizdir umarım. Kadının gösterdiği ilgiye boş verdim ve söylediklerini söylenmemiş kabul ettim. Kirası nedir odanın? Şaşkınca baktı. Ben kiralık oda vermiyorum, kalıcı kiracılarıma bile oda vermezken neden tanımadığım bir yabancıya oda kiralayayım? Ben de şaşırmış gibi yaptım. Üzgünüm ben de başka yerlere bakınırım dedim. Ama görünen 10 on şilinim onu oldukça heyecanlandırmıştı. 3 kişilik bir odada size büyük bir mutlulukla bir yatak ilave edebilirim. Oda arkadaşlarınız anlaşabileceğiniz çok dürüst insanlardır. Bunun üzerine iyi ya bulunduğum odayı ben başkalarıyla paylaşmak istemem. Yanlış anlama canım aynı yatağı paylaşmayacaksınız. 3 ayrı yataklı oda olacak. Odalar da büyüktür. Ne kadar? Haftada 3 şilin. Sürekli müşterilerime iki buçuk şilin. O da arkadaşlarınızı seveceğinizden hiç kuşkum yok. Birisi bir depoda görevli ve iki yıldır kiracım. Öbürü ise altı yıldır burada. Evet, gelecek cumartesiden sonra altı yılını dolduruyor. Dürüst biridir. Sahne işçiliği yapıyor. Altı yıldır bir kez bile işine gitmemezlik etmedi. Evini de çok sever. Hatta kimi kez oturduğu evler içinde en iyisinin benimki olduğunu söyler. Kiracılarımın yemeğini de ben yaparım oldukça saf bir tavırla zannederim para biriktiriyordur dedim. Tanrıya inen olsun para filan biriktiremez. Aslında kazandığıyla başka bir yerde kendini geçindiremez o. Kadının sözleri bana o uçsuz bucaksız batıyı düşündürdü. Engin göğün altında Londra'lının yaşamını paylaştığı batımı. Buradaki namuslu ve dürüst adam üstelik 6 yıl boyunca kirasını aksatmamış, işinden de kaytarmamış. Aylığı iki buçuk dolarla ifade ediliyor ve başından geçen bunca deneyime karşında daha iyi bir yaşam kuracağı sanılmıyordu. Benim gibi biri ise döküntü giysileri içinde cebinde taşıdığı on şirinin sıcak görünümüyle böyle bir adamın oda arkadaşlığına talip oluyordu. Gerçek olarak yalnızlık için yaratılmış olan insan ruhunun iki kişiyle paylaştığı odasında daha da yalnızlık çekeceğine inanıyorum. ''Kaç yıldır burada oturuyorsun?'' diye sordum birdenbire. ''13 yıl tamamlandı bayım, odamı beğendiniz mi?'' Ben konuştukça ayaklarını sürüye sürüye götürüyor, küçük mutfağında kiracılarına yemek hazırlıyordu. Aslında içeri girdiğimde kadın yoğun bir çalışma içindeydi ve benden sonra da temposunda bir düşme olmadı. ''Beş buçukta ayağa dikiliyorum.'' diyordu ve tüm zamanı dolu olan birisiydi. En son yatağa giren de o oluyordu sanırım. 13 yıldır burada bu tempoda çalışıyordu ve bunca yılı içeren çalışmasının karşılığında ne kazanmıştı? Kırlaşmış saçları, bütün bedenini sarmalamış pislik, çökük omuzlar, bitip tükenmek bilmeyen iş. Salt bunlarla bitmiyordu rıhtımın o büyük gürültüsü ve rezaletleri. Kapıdan dışarı adımını atarken, ''Yeniden gelme ihtimaliniz var mı?'' diye kibar bir ses tonuyla sordu. Dönüp baktım. Eski bir deyimin derinlerinde kalmış güzelliği yakaladım. Yanına biraz yaklaştım. ''Hiç tatil yaptın mı?'' dedim. ''Tatil mi?'' şaşkınca karşıladı. Geldiğimden beri ilk kez olarak işini bıraktı ve gülmeye başladı. ''Ah benim gibiler için tatil ha tanrım. Düşün bir kez dinlenmek.'' Bu konuşmasının hemen ardından da ''Dikkat et ayağın!'' diye haykırdı. Çabuk çabuk söylemişti fakat ben eşiğe takılmıştım. India diyadoklarının yakınında çamurlu su yığıntısına üzgün üzgün bakan bir adama rastladım. Kaşlarını da içine alan bir itfaiyeci şapkası geçirmişti başına. Üstündeki giysileri değerlendirecek olursa onun bir denizci olduğu söylenebilirdi. Söze kestirmeden girdim. Arkadaş merhaba diye seslendim. Wepping'e nasıl ulaşabilirim söyler misin? Buraya gelişin sığır gemisiyle mi oldu diye sordu bana. İlk bakışta milliyetimi çözümlemişti. Ardından da laflamaya başladık. Meyaneye kadar sürdürdük sohbetimizi ve sonrası da uzayıp gitti. Ayrıca half and half adlı içkiden birkaç kadeh yuvarlayınca aramızdan su oldu. Cebimdeki bir şilin tutarındaki para avucumda çevirirken yatacak yer için ödeyeceğini ayırdıktan sonra kalanıyla içebiliriz dedim. O ise bana bu paranın tümünü içkiye harcayabileceğimizi çünkü o gece onun yanında barınabileceğimizi söyledi. Arkadaşı bir önceki gece çok kötü bir gürültü çıkarmış ve sonuç olarak polisi boylamış. Bir şilin değerini özdeş bir ayı da içip bitirdikten sonra olağanüstü pis bir yatakhanede ve pis bir yatak üzerinde leş gibi sabaha yaptığımda arkadaşımın nasıl biri olduğunu iyice öğrenmiştim. Bu arkadaş bir anlamda Londra'nın alt gelir grubundaki işçileri temsil ediyordu ve sonra gelişen olaylar benim yanılmadığımın kanıtı oldu. Londralıydı bu arkadaş ve babası da ayyaş bir itfaiyeciydi. Bu ise onun övünç kaynağıydı. Okuma yazmayı öğrenememişti ve bunun gerekliliğini de kabullenmemişti. Onun konumundaki biri için bu gereksiz bir lüks olurdu. Bir annesi bir erkek kardeşi ve patırtıcı iki kız kardeşi vardı. İki odaya sığınmış olarak yaşamını sürdüren bu aile her geçen gün daha da güç koşullara kucak açmak zorundaydı. Evlerinde yedikleri yemek çok kötüydü ve ancak aç kalma tehlikesi taşıdığında eve gidiyordu. Ufak çaplı hırsızlıkları denemiş, dilencilik yapmış, miço olarak denizlere yerken açmıştı. Sonrasında ateşçiliğe sıçramış, itfaiyeci olarak meslek yaşamının doruklarına ulaşmıştı. Tuttuğu bu yolun sonucunda kendisine bir yaşam stili seçmişti. Çirkin ve karşı durulması gereken bir yaşam felsefesiydi bu. Fakat bu felsefe onun için bir mantıktı. Kendisine neden bu yaşamı seçtin diye yönelttiğim soruya düşünmeden yanıtı yapıştırdı. Benzin için. Bir deniz yolculuğunun bitiminde parayı kucaklamak ve ardından da derin bir sarhoşluğun içine yuvarlanmak. Bu arkadaşları arkadaşlarıyla yinelemek ve tekrar engin denizlere yol almak. Bunu yapmak. Benzine dair düşüncelerini, iki düşüncelin temelinde de bu yatıyordu, bitirdiğinde ya kadın diye sordum. Kadın mı dedi? Kadehini masaya bırakıp bir söyleve girişti. Benim anlayışıma göre ve ahlaki bakışım içinde kadın denen mahlukun yeri yoktur. Ben yılların bana kazandırdığı deneyim sayesinde ulaştım bu sonuca. Dedim ki sende kadının yeri yoktur. Söyler misin benim gibi birisinin neden kadına gereksinimi olsun? Bir zamanlar kadın olarak annem vardı. Onun varlığı yeterli. Bir sürü çocuk doğurdu ve sürekli babamla tepişip kavga etti. Yaşamı birbirleri için çekilmez hale getirdiler ve birbirleri için yaşamı kap karanlık yaptılar. Peki nedeni neydi bu karartmanın? Anam tabii ki. Ayrıca kadınlar cebinde birkaç şiiline dolaşan bir ateşciye nasıl davranırlar sanıyorsun? En iyi yöntem sarhoşluk, hem de uzun süreli. Oysa kadın denen yaratık insanın o birkaç şilinini öyle çabuk alır ki bir kadeh yuvarlayacak kadar bile paran kalmaz. Benim de bir zamanlar zamparalıklarım oldu evlat. Ben de bilirim onların hangi kumaştan dokunduğunu. İşin bir de şu yanı var ki kadının olduğu yerde belada vardır. Kavga, bıçak, polis ve tabi sonuç olarak mahkeme vardır. Bense iyi ama bir kadın diye direnişimi sürdürdüm. Kendi evin bir büyük mutluluk, seferden geri geldiğinde kucağına tırmanmaya çalışan küçük yavrular, sevgiyle sofranı kuran, seni öpen ve sevişen karın, karın yani. Güzel fokurtularla kaynayan tencere, neler yaptığını, neler gördüğünü, nerelere kadar ulaştığını anlatmanı isteyenler. ''Tanrım, Tanrım'' diye bağırdı, iri ellerini birbirine vurdu. ''Sözü nereye getirmek istiyorsun arkadaş?'' Öpen bir karın kucağına çıkmak için çabalayan çocukların türkü söyleyen tencere. Seferde olduğunda 3-4 şirin olmadığındaysa hiçbir şey. Sürekli kavga ortamına giren bir kadın ağlayan zırlayan çocuklar kömür olmadığında kaynamayan tencere. Sen bu parayla ancak bunlara sahip olabilirsin arkadaş. Bu durumsa insanı yeniden denizlere açılmaya sürükler. Beni iyi dinle arkadaşım. Sakın bu konuştuklarını hayata geçirmeye kalkma. Bana bakar mısın? İçki içiyorum ve içki içiyorum. Ne ağlayan çocuklarım var ne vır, vır eden karım var. Senin gibi bir arkadaşım ve içecek bir biram olduğunda işte en mutlu insan benim. İyi bir gemi bulmak ve bununla yeni bir sefere çıkmak. Hadi bunun için içelim. Sanırım 26 yaşındaki bu adamla daha fazla bir şey konuşmaya gerek kalmamıştı. Her şeyi tüm açıklığıyla kavramıştım. Bir kez ev yaşamının ne olduğunu bilmiyordu ve bilmesi de mümkün değildi. Aile kavramı onun için yabancı bir sözcüktü. Babası, babasıyla annesinin kurduğu yuva, onlarla atbaşı giden yoksulluk. İçinde bulunduğu duruma yuvarlamıştı onu. Bilinç altında en büyük zevki aramış ve bulmuştu. Genç alkolik, olgunlaşmadan bitişe ulaşmış adam, ateşçilik yapamayacak denli tükenmiş bir beden ve beceriksizlik. Ne bir işi olabilirdi ne de bir yuvası. Bunları ona anlattığımda her şeyi kavramıştı fakat elinden gelen bir şey yoktu. Doğumundan itibaren çevresini saran olgu onu böylesine sertleştirmiş, hareketsiz kılmıştı. Yıkılmış geleceğini öylesine açık görüyordum ki bu durum beni de sarstı. Her şeye karşın hiç de kötü birisi değildi. Ne ahlaksızdı ne de akıl yoksunuydu. Aklı başındaydı ve çevresindekilerden daha güçlü görünüyordu. Uzun kirpikleri yuvarlak yüzünde gölgeler bırakıyordu. İri mavi gözleri vardı. Sürekli gülümseyen bir yüz sanki mavi gözlerinin altında bir mizah saklamıştı. Biçimli bir ağza ve yumuşak dudaklara sahipti. Gerçi üst dudağına yerleşmiş bir çizgi vardı ama onu çirkin göstermiyordu. O güzelim kafası güçlü bir boyunla o denli güzel bir bedene oturmuştu ki soyunurken gördüğümde bedeninin güzelliği beni hiç şaşırtmadı. Daha önce bedenlerini jimnastik salonlarında güçlendirmiş kişiler görmüştüm ama bunun bedeni hiç de onlarınkine benzemiyordu. Çalışmayla edinilmiş bir vücuttu bu ve birkaç yıla varmaz bu lanetlenmiş görünüm tümüyle çökerdi. Böyle bir yaşam kurban olarak sunulamaz, bozuk para gibi harcanamazdı. Ama şunu hemen eklemem gerekir ki Londra gibi bir yerde, böylesi canavar bir şehirde 4 şiline bir aile ocağı inşa edilemezdi. Sahne işçisi de aynı konumdaydı. O da kazandığıyla ancak iki yakasını bir araya getiriyordu. Ama evlendiğinde durum değişecek ve bir odaya birkaç kişiyle tıkıldığında yakası makası kalmayacaktı. Geçen günler içinde sürekli düşündüm ki uçurumun kenarında yaşam savaşı veren bu insanların evlenmesi, salt, budalaca bir davranış olmayacak, affı mümkün olmayan bir suç da olacaktı. Onları yok edinceye kadar kullanacak olan bu toplumda onların bir rolü ve yeri yoktu. Uçurumun dibini boyladıklarında, içkiden tükenmiş, yitiklere karışmış birer budaladan başka bir şey olmaları imkansızdı. Yeniden bir çaba harcamaya girişseler bile, bu çabaları kendiliğinden yok olmaya mahkumdu. Dünyayı döndüren çark onların tepelerindedir. Onlarsa buna boş verirler. Bu çarka katılmak onların ellerinden gelmez. Ayrıca dünyanın dönen çarklarına da gereksinimleri yoktur. Uçurumun kenarına tırlaklarının son gücüyle tutunup daha aşağılara yuvarlanmamak için çabalarlar o kadar. Tek gösterebilecekleri çaba bundan ibarettir. Özetle söylenecek olursa, Londra'nın kenar mahalle cehennemi ucu bucağı olmayan bir mezbadır. Her geçen gün taş rengi teresi bir nehir gibi akar merkeze. Bunlar kendilerini savunmak bir yana 3. kuşaktan sonra yitiklere karışmaya mahkumdurlar. İlgili kurumların Londralı işçiler arasında yaptığı bir incelemeye göre şöyle bir sonuç çıkmıştır. Bu sözü edilen insanlardan baba ya da dedeleri Londralı olan yok gibidir. Hatta bu kuşağın büyük ölçüde tükenmiş olduğu da söylenebilir. Bay Pigoi yoksul, yaşlı ve onlardan geriye kalmış olan yok olan %10 olarak tanımlamaktadır onları. Bu sözü edilenlerin %7,5'unu Londralılar oluşturmaktadır. Bunun açıklamasını istiyorsanız şöyle diyeyim. Gerek geçtiğimiz yıl, gerek dün ya da bugün veya değişik bir zamanda bu yaratıkların... 450 bini Londra olarak isimlendirilen toplum çukurunun içinde yoksulluk ve sefalet içinde ölümü karşılamaktadır. Bunların nasıl öldüğünü soracak olursanız dünkü gazeteden bir haberi aktarayım size: sal saklama ve dikkate almama. Doktor Win Westcott Doğu Sokağının 33 numarasına geçenlerde gittiğimde geçtiğimiz Çarşamba günü ölen 77 yaşındaki Bayan Elizabeth Krummson. Ölüm nedenini şöyle saptadı. Ölünün ev sahibisi Bayan Alice, kiracısını en son geçen pazartesi günü gördüğünü söylerken onun yalnız yaşadığını da bildirmiştir. Holborn Mahallesi muhtarı ise ölen kadının 35 yıldan beri orada oturduğunu bildirmektedir. Bu tanık ölünün korkunç bir durumda bulunduğunu ve onu taşıyanların da dezenfekte edildiğini açıklamıştır. Doktor Fennes de, Ölüm nedeni olarak kötü gıda kaynaklı bir kan zehirlenmesi, savsaklama ve dikkat yoksunluğu, çevre koşullarının yeterince iyi olmaması sonucu gerçekleşmiş olması neticesine ulaşmış ve bunu kabul eden jüri de ölü için defnedilme izni vermiştir. Ölüm olayının en dikkate değer, en ilgi çekici yanı ise ilgililerin büyük bir titizlik ve soğukkanlılık içinde karara varmış olmalarıdır. 77 yaşına ulaşmış bir kadının Ölümünü dikkatsizliğe ve ilgisizliğe bağlamak bence fazla iyimser bir bakıştır. Yalnızca kendi savsaklamaları sonucu ölmüş olan kadın, ölmeden önce birçok belirti vermiştir ve toplumsa büyük kaygısızlık içinde yeniden kendi günlük işine dönmüştür. Bay Pigoy'i "Yok olan yüzde on" adlı yapıtında şöyle yazmaktadır: Bu kişiler ya bedenlerinin zayıflığı, ya zekalarının geriliği ya da kas yetersizliği veya bu adı geçenlerin tümünün birlikteliğiyle yetersiz ve isteksiz bir duruma düşmektedir. Genel olarak zeka açısından o denli yetersiz durumdadırlar ki bazen evlerinin adreslerini bile unuturlar. Sağlarını sollarını karıştırırlar. Bedenleri genel olarak güçsüz, sevgileri belirsizdir. Şunu da belirtmek gerekir ki hiçbiri aile yaşamının ne olduğunu kavrayamaz. 450 bin büyük bir rakamdır ve bu ise bir topluluğu ifade ediyor. Genç itfaiyecimiz de bunlardan birisidir. Ben bu anıların tümünü birden dinlemek istemem ama merak ettiğim bir şey şudur. Tanrı acaba onları duyuyor mu? 5. Bölüm Uçurumun Kıyısında Tutunanlar Doğu yakası üzerine öğrendiklerim başlangıçta çok yüzeyseldi. Ayrıntılara ulaşmaya başladıkça gördüm ki bu yoksulluğa rağmen hala mutlu olan insanlar var. Küçük esnafın sanatkarların oturdukları sıra sıra dizilmiş kaba görünümlü evlerinde mutluluğu yaşadıklarını duyumsadım. Akşam çökerken ağzında pipolu erkeklerin Çocuklarının kucaklarına alıp karılarıyla birlikte ev kapılarının önlerinde oturup neşeli kahkahalar savurarak komşularıyla dedikodu yaptıklarını gördüm. Onların mutlu oldukları çok belliydi. Çünkü çevrelerini saran yoksulluktan uzaktılar. Gene de bu durumları yalnızca midelerinin dolu olmasından kaynaklanıyordu. Düş kuramayan sıkıcı insanlardı bunlar. Din de onlara yakınlık kuramamıştır. Göremedikleri şeyler onları ne korkutur ne de rahatlamalarını sağlar. Bunun farkına bile varamazlar. Doldurulmuş mide, tüten bir pipo, olmazsa olmaz biraları, bütün bunlar onların yaşama bağlılık nedenleridir. Bütün şartlar böyle sürse ortada sorun kalmazdı. İşin aslı yani özü durumun böyle olmamasıdır. Yaşamları çürüme ve çözülmeyi de içeriyordu. Bu hareketsizliği kırmaları olanaksızdı. Gelecekleri yoktur. Yokluğun kendini duyurması ve yuvarlanışın, uçuruma gidişin ortaya çıkışıyla her şey başlar. Kendi yaşamlarında bu düşüş yeni yeni başlangıç yapmaya başlamıştır. Ama içinde oldukları bu durumu çocuklarına ve torunlarına miras olarak bırakırlar. Burada insanlar gereken şeylerin pek azını ele geçirebilirler ve elde edilmiş azlık çok açıktır ki birikim sağlayamaz. Şehir yaşamı insan için hiç kolay değildir ama Londralılarınki hiç de kolay değildir ve erkeğiyle kadınıyla işçiler buna katlanamazlar. Düşünülenlerle gerçekleşenler arasında büyük uçurumlar vardır. Taşra'dan olanca isteği ve gücüyle gelmiş olan işçi bir sonraki kuşağa kötü işçiliği miras bırakır. Bitmez tükenmez baskı ve itilip kakılmalarla Yaşama tutunmaya çalışan ikinci kuşak işçiler babalarının yaptıklarını bile beceremezler. Uçurumun dibinde sonlanacak yola girilmiştir artık. Başka hiçbir etkiyle karşılaşmasalar bile kaçamayacakları, soluk almak zorunda bırakıldıkları hava onları somut ve soyut olarak yıkıma götürür. Taşra'da olduğu gibi canlılık içinde sürdüremezler yaşamı. Biz doğu yakasının mikroplu havasını bir an için bir yana koyalım ve Londra'yı bitişe sürükleyen dumanı ele alalım. Kew Gardens'ın yönetim kurulu üyelerinden Sir William Tilson, bitkilerin üzerine yığılmış duman artıklarını incelemeye aldı. Vardığı sonuca göre Londra'nın içinde ve çeyrek mil kare dışında havada biriken kurum ve hidrokarbonların 6 ton ağırlığa ulaştığı ve bu sayının yalnızca bir haftalık yığılımı gösterdiği ortaya çıktı. Bu hesapların ulaştığı sonuç korkunçtur. Londra'nın her çeyrek mil karesinde haftada yalnızca 1248 kilo kurum ve katran yağmaktadır. Geçtiğimiz günlerde St. Paul Katedrali'nin saçaklarında biriken kristalize olmuş kireç sülfat ayıklanmıştır. Bu ise havadaki sülfürik asidin taşlar üzerinde gerçekleştirdiği etkileşimin sonucudur. Evet bu atmosferde yaşam mücadelesi veren Londralı işçiler bu sülfirik asidi tüm yaşamları boyunca solunum yoluyla almaktadır. Bu nedenle şu kaçınılmaz sonucu ortaya koymak zorundayız. Londralı çocuklar daha gençken çürüme trendine girmiş oluyorlar. Hemen hemen bütün ağır işlerin işçileri Londra'nın dışındadır. Örneğin Londra polisinin kayıtları elemanlarının 12.000'in Londra dışından olmasına karşın yalnızca 3.000 Londralıdır diye ifade etmektedir. İnsan ister istemez bu ve benzeri kenar mahallelerin birer insan öğütme, insan yeme makinesi olduğunu düşünüyor. Doldurulmuş mideleriyle mutluluk tablosu çizen küçük esnafın, sanatkarların sokaklarından geçerken, onlar için duyduğum kaygı ve acıma uçurumun dip noktasında can çekişmekte olan 450 bin kişiye kıyasla daha fazladır. Uçurumun dibindekiler ölmeye yüz tutmuşlar ama bu sözünü ettiklerim 2-3 kuşak sürecek bir can çekişmeyi yok oluşu yaşayacaklar. Tüm bu söylediklerime karşın yaşam kaliteleri hala iyi ve bu insanlar bu koşullarda iyi durumlarını Uzun süre koruyup yaşamlarını böyle sürdürebilirler. İçlerinden saygın insanlar, yöneticiler, kahramanlar ve sanatçılar da çıkabilir ve onların durumunu daha iyileştirmek için çalışabilir. Bu küçük, sıradan insanların ortamından dışlanıp uçuruma yuvarlanmaya başlayacak olanların temsilcisi olabileceğini söyleyebileceğim bir kadınla tanıştım. Kocası bir tesisatçıydı ve ayrıca sendika üyesiydi de. Ama tesisatçılığı yeteri kadar iyi olmadığından sürekli iş bulamıyordu. Gerektiği ölçüde güçlü ve girişimci olmadığından da bulduğu bir işte uzun süre çalışamıyordu. Bu ailenin iki çocuğu var ve ailenin tamamı sözüm ona oda diye nitelendireceğimiz iki deliye yerleşmişler. Haftalık ödemeleri 7 şilin oluyor. Ne ocakları ne de sobaları var. Yemeklerini şömine içindeki hava gazında yapıyorlar. Sürekli olarak da aynı yöntemi kullanarak hava gazından yararlanıyorlar. Yöntemleri şu, deliğe atılan bir peni ile gaz gelmeye başlıyor ve bir süre sonra da gaz kesiliyor. Bir penilik süre ne kadarsa gaz da o kadar süre geliyor. Kadıncağız bir penilik gaz açma kapama süresi içinde hemen tükeniyor bu nedenle yemeklerimizi yarı pişmiş yarı çiğ yiyebiliyoruz dedi. Açlık onların yaşamının önemli bir parçası olmuş. Çocuklukla daha fazla yeme gereksinimi duymalarına rağmen yarı aç yarı tok kalkmışlar yemek masasından. Uçuruma yuvarlanış başladı mı sürekli olarak çekilen gıdasızlık insanın yaşam damarlarını sömürmeye gücünü tüketmeye başlar. Düşüşü çabuklaştıran etkenlerden biridir bu. Kadın da ağır işçiler arasına katılmıştır artık. Sabahın kör karanlığında 4.30'dan başlayarak akşam son sokak lambasının sönüşüne kadar atkı ve önlük örmektedir. Bir düzüneye kazandığıysa 7 şilindir. Kocasının iş takip etmesi ve bulması için sendikaya üye olması ayrıca bu iş için sendikasına haftada 1.5 şilin ödemesi gerekmektedir. Bir iki defa sendika greve gitmişken iş bulmaya kalkışmışsa da ceza olarak sendika 17 şilin tahakkuk ettirmiş. Kızlardan büyüğü haftalık olarak 3 şiline bir terzi yanında çalışmaya başlamışsa da durgunluk olduğunda işten çıkartılmış. Üstelik işe başlarken aldığı küçük bir ücret giderek artması gerekirken mesleği öğrenmesi neden gösterilerek zaman zaman kesintilere uğramış. Bu işin ardından 5 şiline bir bisiklet fabrikasında iş bulmuş ve bu işi 3 yıl kadar sürdürmüş. Bu süre içinde de evi ile işi arasındaki uzaklık bir hayli uzun olduğundan sık sık işe geç kalmış ve onlar da sık sık aynı şekilde ceza kesmişler. Bu durumda kadının ve erkeğin yapabileceği bir şey yoktur. Rolleri bitmiştir, uçurumdadırlar artık. Hiç tutunacakları dal kalmamıştır. Uçurumun dibinde sayılabilirler. Ama ya kızları? Sürekli olarak mahkum oldukları gıdasızlık kafaca, bedence ve ahlaki olarak çöküntüye uğramaları sonucu domuzca bir yaşam kalmıştır onlara. Bunları kaleme alırken hava her türden düzenbazlığın, sahtekarlığın ve rezilce yaşamın olağan karşılandığı bir iç bulandırıcılık içinde karardı. Komşuda bağırtılar başladı, kavga ediyorlar ve ben bunları ilk duyduğumda köpeklerin dalaşmaya başladığını sanmıştım. Bir süre geçtikten sonra bu seslerin insanlar tarafından çıkarıldığını fark ettim. Üstüne üstlük bunlar kadındı. Sarhoş kadınlar kavga ediyordu. İnsanların duymak istemeyeceği sözcükleri kullanıyorlardı. Kavgalar genellikle şöyle olur. Birbiriyle ilintisi olmayan bir yığın sözcüğün ardından ciğerler yırtılırcasına çıkan bir çığlık ve bunların arasından ayrı ayrı dökülen sesler. Bir çocuk ağlaması, genç kız yalvarışları. Ve hemen ardından vurdun vurdun işte daha ne yapacaktın ki? Bu olaya şahit olan evlerin pencere içleri seyircilerle dolmuştur. Tokatların sesiyle birlikte sıralanan küfürleri de duyabilirsiniz. Benim teselli nedenimse kavgayı göremeyecek bir yerde oluşum. Kısa bir ara ve bırak o çocuğu, sonra dört yaşlarında bir çocuğun çığlıkları, parçalanırcasına bağırışları ve sayısız kez yinelenen cümle. Şimdi şu taşı kafana patlatırım, sonra ise tiz bir çığlık. Kısa bir sessizlik ve bayılmış kavgacının ayıltılma işlemi. Ve iki tarafın seslerinin inatçılığı sürüp gidiyor. Tabii ki kavgacılığı da. Kavga eden taraflardan biri epeyce baskın çıkmış olmalı ki, yetişin öldürüyor diye bir ses sarıyor ortalığı. Sonra o da yok oluyor. Herhalde adam gırtlağını tam olarak sıkıp işi bitirmiştir. Tam böyle düşünüyorsun ama yeni sesler ekleniyor kavgacıların arasına. Bu arada gırtlak kurtulmuş olmalı ki yeniden ve daha tiz bir ses erişiyor çığlığa. Bir genel homurdanma tekrar yapılan bir başlangıç. Sessizliğin ardından genç kızın sesi yükseliyor. Tabii ki anamın yanında yer alacağım orospu. Beş kez yenileniyor bu söz. Ben istediğimi yapmakta özgürüm. Annelerin kızların çevrede yer alanların katıldığı bir kör dövüşü oluyor bu. Dışarı çıkan ev sahibi kavgayı izleyen kızını evin içine aldı. Benim düşündüğümse tüm bu olanların onun ahlaki bakışındaki etkilerinin ne olacağıydı. 6. Bölüm Tav Sokağı ve Cehenneme Bakma Mile End yolundan aşağı üç kişi yürüyorduk. İçimizde bulunanlardan biri bir kahramandı. 19 yaşlarında zayıf ve ince bir delikanlıydı. O denli zayıftı ki bir rüzgar esse onu önüne katıp götürürdü. Ateşli bir heyecan içinde sancı çeken bir solcuydu. Kürsüde ve masa başında pek çok konuşmalara katılmış Boer Savaşı'ndan önce bir yığın olayın içinde yer almıştı. Hani şimdilerde bile düşündükçe birçok İngiliz'in canını sıkan Boer Savaşı. Yolda yürürken başından geçenleri anlatıyordu. Otobüslerde parklarda saldırıya yeltenenler, Birbiri ardı sıra kürsüye çıkıp konuşmacıyı aşağı alan serseriler, gözü dönmüş kalabalıklardan yediği dayaklar ve kilisedeki kuşatılmaları, kırılan camlar ve polis yetişinceye kadar arkadaşlarıyla omuz omuza verdikleri mücadele. Serserilere karşı dövüşmüştü. Cam kırıkları, alt üst edilmiş ortalığın anlatımıyla süren konuşma biterken, güçlü insanları nedenli kıskandığımı bilemezsin. Bu zayıf vücudumla iş kavga boyutuna ulaştı mı bir şey yapamıyorum diyordu. Yürüyüş arkadaşlarıma bakarken sevgili batımı anımsayıp aradaki güçlü yiğitleri kıskandığımı fark ettim. Bu genç ve gözüpek arkadaşıma bakarken onun yollarda barikatlar kurup dünyaya henüz insanların mertçe ölmeyi unutmadıklarını kanıtlamayı düşündüm. Yol arkadaşlarımdan bir ayakkabı yapım atölyesinde çalışan diğeri konuşmaya başladı. Yürekliyimdir ben yürekli, diğer çalışma arkadaşlarımdan hiçbirine benzemem. Onlar da beni insan soyunun güzel bir örneği olarak gösterirler. Tam 70 kiloyumdur. Kendisine 85 kilo olduğumu söylediğim için mutsuz olmadım. Zavallı adam, sağlıksız bir yüzü, eciş bücüş vücudu, çökük omuzları vardı. Bu görünümü ağır çalışma koşullarından geliyordu. Oysa yürekli ve sağlam bir adamdı kendi tanımıyla. Boyun ne kadar? Kasılarak bir 75 dedikten sonra dükkanda çalıştığım diğer arkadaşlarım diye sürdürürken senin dükkanı bir göreyim bakayım dedim. Dükkan şu anda çalışmayı durdurmuştu ama ben görmek istiyordum. Leman sokağını geçip Tav sokağına girdik. Bir dolu çocuk çamura belenmiş bir şekilde kurbağalar gibi gürültü çıkartarak sokağın içinde koşturarak oyun oynuyordu. Dar bir kapı girişinden geçtik. Bir yer öylesine dardı ki anneliğin tüm kutsallığını ayaklar altında çiğneyerek çocuğunu emziren bir kadının üstüne basıyorduk. Kadının ardındaki karanlık holden kurtulup merdiveni tırmanmayı denedik. Üç kat kadar çıktık. 50 santim kadar genişlikte olduğunu tahmin ettiğim sahanlık pislik içindeydi. Ev olarak isimlendirilen bu yerin 7 odası vardı ve altısında 20 insan barınıyordu. ''Bunlar bu odalarda uyuyorlar, oturuyorlar ve yaşamlarını sürdürüyorlardı. Yedinci odaya girdik. Ötekilerden biraz küçüktü ve ortaya konulmuş masa dönülecek bir boşluk bile bırakmıyordu çevrede. Beş tane kundura kalıbı vardı ama ben bu odada çalışacak kişilere yer bulamadım. Odadaki boşlukları ayakkabı kutuları ve saya malzemeleri kaplıyordu. Bitişiğindeki odada altı çocuklu bir kadın vardı.'' Öteki delikte ise ölmek üzere olan veremli oğluyla birlikte başka bir kadın. Kadının anlattığına göre sokaklarda karamela satıp hastanın süt ihtiyacını bu işle karşılıyormuş. Haftada ancak bir gün et yüzü görebiliyormuş oğlu. İşçi arkadaşım öksürükleri çok korkunçtur dedi. Çalışırken duyuyoruz dayanılmaz öksürük nöbetleri var. İş olduğunda arkadaşım 4 arkadaşıyla bu odada birlikte çalışıyor. Tepelerinde ölgün ışıklı bir lamba oluyor ve 5 kişinin nefes alıp verdikleri bu odaya bir de lambanın ise ekleniyor. Arkadaşım işinin iyi olduğu zamanlar haftada 30 şilin kazandığını söyledi. Ama bu parayı en usta olanımız kazanabilir. Günde 14 saat çalışmak gerekir. Ama nasıl bir çalışma temposu? Ter içine gömülürüz ve inan ki izlemeye kalksan gözlerin çıkar.'' Ağzımdan alıp alıp çaktığım çivileri sanki bir makine bırakıyor sanırsın. Şu ağzıma bir baksana. Baktım. Metalle temastan diplerine kadar çürümüştü dişleri. Dişlerimi düzenli olarak yıkarım yoksa daha kötü olurdu, diyor. Daha kötüsü neyse. Kirayı işçilerin bölüştüğünü, malzemeyi aralarında topladıkları parayla aldıklarını söyledi. Peki ama dedim. Bu işin verimlilik süresi ne kadardır? Yani kaç ay düzenli para kazanabiliyorsunuz? 4 ay dedi. Yılın geri kalan aylarındaysa haftada onla 20 şilin arasında değişir. İçinde bulunduğumuz haftanın yarısı bitmesine karşın arkadaşımın kazancı ancak 4 şiline ulaştı. Sonra anlatımını sürdürdü. Bu yıl meslekteki son yılım olacak. Artık sayaların elle yapımı tarihe karışıyor. Makineler girdi devreye. Üretim onlarla sürecek, biz de çalışamayacağız artık. Bu konuşmalarla holdeki çocukları geçip kadının üzerinden atlayarak dışarı çıktık. Belediyenin teneke mahallelerde oluşturduğu iş yerlerini de gezdik. Buradaki işçiler, el sanatkarları ve esnaflar daha çocuktu. Fakat sağlık koşulları daha iyiydi. İnsanın gözünü karartacak derecede hızlı çalışan, ağzından makineden çıkarcasına çivi bırakan ve insan soyunun güzel örneklerinden biri olan yürekli arkadaşım, Şimdi sana Londra'nın ciğerini göstereceğim dedi. Spitalfields Bahçesi İsa'nın kilisesinin gölgesi bu bahçeye düşmüştü ve kilisenin üzerindeki saat 3'ü gösteriyordu. Ayrıca görmekten mutlu olmadığım bir görüntüye de şahit oldum. Benim gül bahçemden daha da küçük olan bu mekanda tek bir çiçek yoktu. Birazcık çim görünüyordu ve bunun üzeri de dikenli tel ve demir kazıklarla donatılmıştı. Anlaşılan burada geceleri kimse barınmasın isteniyordu. Biz içeriye girerken aramızdan yaşlı bir kadın geçti. İki kirli çıkın taşıyordu. Birini vücudunun önüne, diğerini sırtına yüklemişti. Kadın evsiz barksız, zavallı biriydi. Bu aylak kadın salyangoz gibi evini sırtında taşıyordu. Çakıl dökülmüş yoldan geçtik. Yoksul, bitkin, tükenmiş insanlar bu çakıl döşeli yolun iki yanını Yürek parçalayan bir biçimde işgal etmişti. Pislik içindeydiler ve hepsinde de akla gelebilecek olan tüm deri hastalıkları vardı. İlikleri üşütecek denli bir soğuk vardı ve bu soğuğu artıran bir rüzgar esiyordu. Bu insancıklarsa birbirlerine yapışmış bir şekilde uyukluyor ya da uyumaya çalışıyorlardı. Bir tarafta 18 yaşından 70 yaşına kadar 20 civarı kadın oturuyordu. Bir tahtanın üzerine uzatılmış bir de bebek vardı aralarında ve onunla kimse ilgilenmiyordu. Öte yanda birbirine yaslanmış iki adam uyuyordu. Az ötelerinde ise bir aile yerleşmişti. Kucağında çocuğunu uyutan bir anne ve kocası, dost olabilir, ayağına büyük gelen ayakkabılarla oynuyordu. Bir başka tarafta kadınlardan birisi elbisesinden sarkan ipleri kesiyor, yanında oturansa bir iğneyle elbisesinin yırtıklarını dikiyordu. Ötelerde sevgilisinin dizleri üzerinde bir genç uyuyordu ve iki sevgilinin de durumu birbirinden farksızdı. Benim dikkatimi çekense bu uyuklamalardı. Neden de acaba? Neden bu insanların çoğu uyumaya çalışıyordu? Bunun nedenini sonradan anladım. Parklarda geceleri uyumak yasaktı. Hemen hemen hepsi uyumasa da uyuklamaya çalışıyordu. O denli bir uyuşukluğa kapılmışlardı ki bizlerin farkına varan bile olmadı. Londra'nın ciğeri ha. Burası ciğer değil kokuşmakta çürümekte olan bir yara dedim. Sonra da buraya beni için getirdiniz diye sordum. Yanımdaki rehberim hemen yanıtladı. Buradaki kadınlardan birçoğu yarım peniye kendini satar da ondan dedi. Oysa öteki solcu genç dayanılmaz bir tiksinti içinde yalvarmaya başladı. Ne olur gidelim buradan. Ötekinin tüm neşeli konuşmalarına karşın bu arkadaşımın daha neler dediğini pek anımsamıyorum. 7. Bölüm Victoria Madalyası Taşıyan Adam Düşkünlerin barındığı evin geçici yatakhanesine girmek benim zannettiğim kadar kolay değildi. Başarısız diye nitelendirilebilecek iki girişimden sonra bir üçüncüsüne sıvandım. İlk içeri girmeyi deneyişim akşamın yedisiydi ve cebimde dört şilin taşıyordum. Bu yüzden affı mümkün olmayan bir hata yapmıştım. Buraya başvuruda bulunan kişinin meteliği olmamalıydı. Yani yardıma muhtaç olduğunu gerçekten kanıtlaması gerekiyordu. Değil dört şilin dört meteliğinin bile olması geri çevrilmek için yeterli bir nedendi. İkincisi ise saat 7'de başvurmamdan kaynaklanıyordu ve yoksul insanlar için bu saat bir hayli geçti. Bu arada geçici yatakhanelerin ne anlama geldiğini açıklamam gerek. Saf ve terbiye hudutlarındaki kişiler için yararlı bu. Evsiz, yataksız ve parasız insanların şansları yaver giderse geceyi geçirmek üzere geçici bir yatakta uyuyacakları bir yerdir burası. Bu süre içinde kemikler dinlenmeye çekilmiş olur. Sabah olduğunda ise geçirdiği gece nedeniyle girdiği borçları ödemek zorunluluğundadırlar. İkinci girişimimi çok iyi koşullarda hayata geçirdim. Yanımda o solcu arkadaşımla bir başka meteliksiz daha vardı. Unutmadan aktarayım, benim cebimde üç metelik vardı. Whitechapel yöresindeki bir düşkünler evine götürdüler beni. Bir süre giriş kapısında bekledim. Kadın ve erkeklerden oluşmuş bir sürü kalabalık vardı önünde. İtiraf etmem gerekir ki, bu görüntü umutlarımın kırılmasına yol açtı. Dişçi de sıranın gelmesini bekleyen küçük bir çocuk gibiydim. Burayı terk edip gitmek için içimden bir dolu neden geçirirken bu durum yüzüme yansımış olacak ki arkadaşlarım yüreklendirmek gereksinimi duydular. Korkma başarıya ulaşmanın az kaldı. Tabii başarılı olmalıydım. Bu anda aklıma cebimde taşıdığım üç metelik geldi. Bu sefiller ordusu içinde üç metelik bir servetti. Kalbim çarpa çarpa cebimdeki üç meteliği kendimden uzaklaştırdım. Arkadaşlarımla vedalaştım. Sonra yolu geçip sıraya girdim. Acı duyulacak bir kalabalıktı bu. Ve ben bu ana deyin böylesi hüzünlü olduğunu hiç düşünmemiştim. Yanımda kısa boylu, vücuda eğimli bir adam vardı. Sağlam ve yürekliydi. Uzun yılların güneşi ve rüzgarı kararmış yüzünü kırıştırmış eski bir denizciydi bu yaşlı adam ama sağlam yapılıydı. Tam o sırada Kipling'in Gallertus'a adı şiirinden birkaç dize geldi belleğime. Yanık omzumdaki ve şavkıyan çeliğin açtığı yaralarla, kırbacın çizgileri ve iyileşemeyecek yaralarla, güneş ve tuzlu suyun birlikte zayıf düşürdüğü gözlerimle ödendi tüm hizmetimin karşılığı. Bu anımsadığım dizelerin ne anlama geldiğini sizler de anlayacaksınız. Bir ara... Buna daha fazla dayanamayacağım diye yakındı yanımdaki adam. Kalın ve büyük bir camı kırıp aşağı indireceğim. Bu nedenden 14 gün yerim. O zaman sığınacak, yatıp kalacak, yiyecek bir şeylerin olduğu bir yerim olur. Oranın yemekleri buradan bin kat iyidir. Ama galiba o eski yürekliliğimi de kaybettim, dedi. Bir süre sustuktan sonra iki gecedir dışarıdayım. Sokağım bütün soğuğu içime işledi. Önceki gece iliklerime kadar ıslandım. Yaşlıyım ve artık dayanamayacağımı hissediyorum. Bu sokaktan leşimi kaldıracaklar benim. Ve arkasından büyük bir heyecanla bana dönerek, genç adam sakın yaşlanmana imkan verme, gençken ölmenin bir yolunu bul, yoksa senin de sonun bu olur. Doğruyu söylediğimden emin olabilirsin. 87 yaşımı bitirdim ve ülkeme de gerçekten hizmet verdim. Ama gel gör ki yaptıklarıma karşılık koluma takılan üç şeritli Victoria madalyasıyla birlikte şimdiki ben kaldım ortalık yerde. Ölmüş olsaydım keşke o rezil ölüm beni kucaklamakta o denli yavaş davranıyor ki. Gözlerimin içini yaşlar sarmıştı ama ağlamama imkan tanımayan yaşlı adam eski bir denizci şarkısı söylemeye başladı. Sanki bu dünyada insanın içini karartacak başka bir şey yokmuş gibiydi şarkının sözleri. İki gecedir sokaklarda sürüklenen adam, bir insan kuyruğunda biraz olsun beni cesaretlendirmek için şu öyküyü anlatmaya başladı. Daha çocuk denebilecek bir yaşta donanmaya katılmış ve 40 yılı aşan bir süre hizmet sunmuştu. Limanlar, isimler, görevler, tarihler, savaşlar sel gibi dökülüyordu ağzında. Ama yoksulların kuyruk oluşturduğu bu mekanda cebimden not defterini çıkartıp anlattıklarını not alamadığımdan söylediklerinin hepsini hatırlayamıyorum. Kendi ifadesiyle 1. Çin Savaşı'na katılmış başından sonuna kadar savaşın içinde yer almıştı. Sonra Doğu Hint Kumpanyası'na girmiş 10 yılını Hindistan'da geçirmişti. Ayrıldıktan bir süre sonra isyan çıkmış tekrar donanma ile birlikte Hindistan'a dönmüştü. Bir manya ve Kırım savaşlarına katıldığı gibi daha bir sürü görev almıştı. Bir gün bir şey olmuştu. Çok küçük bir şeydi bu ve nedenini de hatırlamıyordu. Belki Temenin kahvesi iyi değildi ya da geç yatmış olabilirdi. Alacaklı olanlar sıkıştırmış olabileceği gibi komutanından azar işitmiş olma ihtimali de vardı. Nedeni her neyse Teğmen'i o gün çok sinirliymiş ve bizim denizci de arkadaşlarıyla birlikte ön güvertede bir şeyleri düzeltiyormuş. Dikkat kesilmenin tam sırası, 40 yıldan fazla ülkesine hizmette bulunmuş, gösterdiği yararlılıklar nedeniyle 3 sırma sahibi olmuş ve savaştaki üstün başarıları nedeniyle Victoria madalyasını hak etmiş. Yani onun tümüyle kötü bir denizci olmasına imkan yok. Ama işin garipliğine bakın ki o gün Teymeni çok sinirliymiş ve kendisine o yaygın olan bilinen sözcüklerden birisiyle hakaret edip onu aşağılamış. İçinde anasının avradının adının da geçtiği, bir aşağılama sözcüğüymüş bu. Ve bizim denizci arkadaşlarıyla birlikteymiş. Ayrıca bu sözcüğün kullanılmasıyla birlikte elindeki demir çubuğu Teğmen'in kafasına indirmiş. Biz gelin öykünün kalan kısmını onun ağzından dinleyelim. Ne yaptımın farkına varmıştım. Yönetmeliği ezberebiliyordum. O zaman kendime şöyle dedim. Jack senin işin burada bitti yavrum. İşi sonuca ulaştırmak için hemen denize atladım. Nasılsa olan olmuştu ve artık ben de işimi bitirmeliydim. Kararlıydım. Teğmeni de birlikte sürüklemiştim denize. Kurtuluşumuz yoktu. İkimiz birlikte boğulacaktık. Bu işi sonlandırmak üzereyken sancak gemisinin filikası yanımızdan geçiyordu ve biz dövüşüyorduk. Adamı tutmuş elimden geldiğince yumrukluyor yumrukluyordum. Bu da işimin bitmesine neden oldu. O anda yumruklamayı kessem ve denize düşmüştü kurtarıyordum desem ömrünün sonuna kadar bunun aksini ispatlayamazdı. Olayı divan ı Harp takibe almış. Bunu aslında tam olarak böyledir diyemeyeceğim. Başka bir yargı organı da olabilirmiş bu. Denizcileri yargılayan yer neresi ise orası işte. Yargılanmış ve mahkum olmuş. Bu hükmü sözcü sözcüğüne ezberliyor ve belki de kendi kendine binlerce kez yineliyor. Her zaman için böyle bir eylemin cezası şudur. Rütbenin geri alınması, emekliliğinin yanması bütün armağan ve ikramiyelerden mahrum edilme, Victoria madalyasının geri iadesi, donanmadan atılma, elli kırbaç yemek ve iki yıl hapis. Keşke o gün boğulsaydım, Tanrı o gün canımı alsaydı diye son sözlerini söyledi. Kuyruk ilerlemiş ve köşeye ulaşmıştık. Az sonra yoksulların içeriye alındıkları kapı göründü. Tam bu anda bir şeyi daha öğrendim. Günlerden çarşambaydı ve biz cuma günü dışarıya çıkartılacaktık. Ayrıca başka bir şey de var. Siz sigara tiryakileri şimdi bana kulak verin, iyice dinleyin. İçeriye sigara ve tütün sokulması kesinlikle yasaktır. Girerken tütünlerimizi teslim edecektik. Söylendiğine göre kimi zaman dışarı çıkarken bu tütünler geri veriliyormuş ama çoğunlukla da yok olup gidiyormuş. Bu arada yaşlı savaşçı bana bir ders verdi. Kesesinden tütününü bir kağıda aktarıp yassılaştırdıktan sonra çorabının altına yerleştirdi ve ayakkabısını giydi. Tütün tutkunlarının bildiği gibi tütünsüz geçen 48 saat işkenceyle eşdeğerdir. Kuyruktan içeriye giren oldukça ağır hareket ediyor ve bizlerse kapıya yaklaşıyorduk. Bir ara ızgaranın üzerine geldiğimizde yaşlı denizci altımızda beliren adama sordu. ''Kaç kişiye daha yer var?'' ''24.'' Heyecan içinde önümüzdeki yaralanları saydık. Tamı tamına 34 kişiydi. Çevremdekilerin yüzlerinde bir düş kırıklığı oldu. Aç ve parasız olarak tam bir geceyi dışarıda geçirmek pek de kolay olmayacaktı. Oysa biz hala belli bir umut taşıyorduk. Ama kapının önünde 10 kişi kaldığında tamam diyerek bizi geri çevirdiler. 87 yaşındaki adamcağız topuklarının üzerinde sert bir dönüş yaparak Geceyi geçirebileceği bir yer aramak üzere geri döndü. Yoksul yatakhanelerine ilişkin bilgi taşıyan iki adamla nereye gidebileceğim konusunda görüştüm. On mil kadar ötedeki başka bir düşkün evine gidilmesine karar kılındı ve yola düştük. Tam köşeyi dönerken yanımdakilerden birinden bir ses yükseldi. ''Oysa benim bugün içeriye girmem gerekiyordu.'' Saat birde kuyruk yeni yeni oluşmaya başlamışken buraya geldim ben. Bunların hepsi orospu evladı. Hemen hemen her gece aynı insanların içeriye girmesine izin veriyorlar. 8. bölüm. Arabacı ve marangoz. Çenesindeki keçi sakalıyla arabacı bu sakal görmezden gelinirse sinek kaydı tıraşlıydı. Ve eğer ben onu Amerika'da görseydim çiftçiden işçiye her meslekten biri olarak nitelendirebilirdim. Ama iş marangoza gelince onu hiç düşünmeksizin tanımlardım. Marangozun görünümünden kuşkuya yer bırakacak bir şey yoktu. Zayıftı, görünümü yorgundu, çok dikkatli bakıyordu ve mesleğinin bir gereği olarak kullandığı aletlerin kabalaştırdığı elleri vardı. İkisinin de ortak noktası çok yaşlanmış olmalarıydı ve çocukları da ölmüştü. Tam bakıma ihtiyaç duydukları bir yaştaydılar, zor bir gelecek onları bekliyordu. Genç işçiler işlerini ellerinden kapmıştı. White Chapel düşkünler evinden bu iki insanla birlikte dışlanmış, kabul edilmemiştik. Şimdi ise poplar yoksul evine birlikte yönelmiştik. Bu konuda da şanslı olduğumuzu kimse söyleyemezdi. Ya poplar yoksul evinde barınabilecektik ya da geceyi sokaklarda geçirecektik. İkisi de bir yatak özlemi içindeydi ve gene ikisi de kendi söylemleriyle bu dünyadan her an göçebilecek durumdalardı. 58 yaşına ulaşmış arabacı, bundan önceki 3 geceyi sokaklarda geçirmişti. 60 yaşını aşmış olan marangozsa 5 gecedir kapalı bir ortam görmemişti. Ey siz etli kanlı insanlar! Sizler her gece bembeyaz çarşaflar içinde yatanlar! Sizlere Londra'nın sokaklarında sabaha beklemenin ne anlama geldiğini nasıl anlatabilirim? Eğer yaşamınızın bir bölümünde böylesi bir olay görmediyseniz anlamanız imkansızdır. Eğer bir gün başınıza bir olay gelip de geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalırsanız güneşi görünceye kadar geçireceğiniz saatler yıllar gibi gelecek size. Gözlerinizden yaşlar gelecek üşüyüp titremekten. Bu denli acıya nasıl katlandığınıza kendiniz de şaşıracaksınız. Dışarıdaki banklardan birine oturup dinlenmeye çalıştığınız bir anda gözleriniz hafif kapanmışken zıpla bakalım diyen bir polis sizi ürkütecek. Bir banka oturup dinlenmek yasaklanmamıştır ama o banklar yalnızca dinlenmek için oraya gelenlere aittir. Ayrıca o bankların sayısı da o kadar azdır ki ve birbirlerine o kadar uzaktır ki yorgunluktan tükenmiş bedeninizi düşe kalka ve sendeleyerek Londra'nın bitip tükenmek bilmez caddelerinde dolaştırmak zorundasınızdır. Eğer dayanamayıp da uygun bir kapı aralığına sığınacak olursanız emin olun her yerde bitiveren polis az sonra sizi orada da bulacaktır. Onun görevi sizi oradan koparıp almaktır. Yasalar bunu gerektirir. Günün ilk ışıklarıyla acılarınız artık son bulmuştur. Evinizin yolunu tutup dinlenmeye çekilebilirsiniz. Başınızdan geçenleri anlatmak için sizin de bir hikayeniz vardır artık. Ölünceye kadar bunları unutmaz, zaman zaman dostlarınızı anlatırsınız. Bu öykü giderek büyür ve zamanla kocamanlaşır. Londra'nın gece yaşamındaki sokakları Odessa'nın bitmek bilmez öyküsüdür. Ve sanki siz de Homerosunuzdur. Oysa benimle poplar evine doğru yürüyen iki yoksul ihtiyar için bu hiç de böyle değildir. Yalnızca onlar için değil bu gece Londra sokaklarında sabahlayan 35 bin kadınlı erkekli kalabalık için de bu böyledir. Ama bir şeye dikkat edin bu geceyi tam olarak yatacak yatacakken sayın, yoksa o yumuşacık yataklarınızda uykusuz bir gece geçirmek zorunda kalırsınız. Bu insanların çoğu yaşlıdır ve etleri dökülüyordur, kanları da çekilmiştir, beslenmeleri uygunsuzdur, sağlıksızdır. Onlar bu acımasız geceyi soğuk kanlılıkla karşılayamayacaklar, ayrıca gün boyu da karınlarını doyuracakları kırıntı peşinde koşturacaklardır. Mile End caddesinde marangozla arabacı arasında yürüyüşümü sürdürüyorum. Doğu Londra'nın can damarı bu cadde boyunca on binlerce kişi yaşamını sürdürmektedir. Buna dikkatinizi çekmemin nedeni sizlerin de az sonra anlatacaklarımı rahat kavramanızdır. Az önce söylediğim gibi onlarla birlikteydim ve onlar kızıp da ülkeye küfürler sıraladıkça ben de buna katılıyordum. Üstüne üstlük korkunç bir ülkede yalnız başına kalmış küçük bir çocuk gibi küfrediyordum. Gemici olduğuma ikna etmeye çalışıyordum onları. Param içki masalarında tükenmişti. Gemiciler için doğal olan bir şey yapmıştım. Elbiselerimi yitirmiş ve beş parasız kalmıştım. Yeni bir gemi arayışındaydım ve kısa süre içinde de bulacaktım. Bu yüzden de yoksullar evine ilişkin herhangi bir bilgi edinememiştim. Arabacı bizim hızımıza yetişmekte güçlük çekiyordu. O gün boğazından aşağı bir lokma bile geçmediğini anlattı. Marangozsa pardüsüsün neteklerini eteklerini sağa sola savurarak yürüyordu. Her ikisi de yere bakıyorlardı. Bir yandan yürürken konuşmalarına devam ediyorlar. Orada aniden yere eğiliyorlar. Ama yürüyüş hızlarında herhangi bir azalma olmuyordu. Bir süre yerlerde izmarit aradıklarını düşündüm fakat yanıldığımı daha sonra anladım. Çamurlu, pislik kaynayan kaldırımlardan portakal, elma kabukları, üzüm artıkları toplayıp hemen ağızlarına atıyor ve yiyorlardı. İlk çekirdeklerinin kabuklarını kırıp içinden çıkanı midelerine indiriyorlardı. Topladıkları arasında fasulye tanesi büyüklüğünde ekmek kırıntıları da vardı. Evet, bunca şeyi bu iki adam ağızlarına atıyor, duraksamaksızın çiğniyor ve hemen yutuveriyorlardı. Şahide olduğum bu olay, dünyanın en gelişmiş, en büyük, en zengin, en görkemli İngiltere'sinin Londra adlı başkentinde 1902 yılı 20 Ağustos günü akşam saat 6 ile 7 arasında gerçekleşiyordu. Ve bu iki adam durmaksızın konuşuyordu. Deli değiller, yaşlıydılar yalnızca. Ve bu iki adam çok kanlı gerçekleşecek bir devrimden söz ediyorlardı. Olaya fanatikçe yaklaşıyorlardı, anarşistçe düşünceleri vardı ve kimse de onları bu konuda suçlayamazdı. Onların aç olmalarına karşın üç öğün yemeğimi yemiştim ve akşam yatabileceğim rahat bir yatağım vardı. O yatağa uzanıp felsefenin derinlerine ulaşabilirdim. İşte şimdi onlarla onların ortaya attıkları akıl almaz şeyleri birlikte konuşacak, ya da çekip gidecektim yanlarında. Zavallı insancıklar. Devrimler hiçbir zaman sizin gibi insanlar tarafından gerçekleştirilemez. Sizler ölüp toprağa karıştığınızda... ...Mile End Caddesi boyunca pis kaldırımlarda bulduklarıyla karınlarını doyurup... ...başka bir sürü zavallı daha devrim sözünü ederek... ...yoksullar evine doğru yol alacaktır. Hem genç hem de yabancı olduğumdan... ...her ikisi de bana öğütlerde bulunuyordu. Kısa ve açık öğütlerdi bunlar... Ülkeyi terk edip gitmem üzerine yoğunlaşıyordu. Ben de Tanrı'nın izni olursa bu isteklerini hemen gerçekleştireceğimi, sadece ve sadece kibar, saygın yerlerde yaşamamı sürdüreceğimi, onlarınsa izime bile rastlayamayacaklarını söyledim. Marangoz, aslında insanı zorla suça itekliyorlar, dedi. Benim yerimi dolduranlar giderek bu işlerini yitiriyorlar ve iş bulmakta güçlük çekiyorlar. ''Şimdi ben yaşlandım. Uyumak için geçici yatakhanelere ihtiyacım var. Eğer öğleden sonra iki veya üçte orada olamazsam, içeriye girme şansım bile yok. Sen de şahit oldun bugün buna. Böylesi bir koşturmaca içinde nasıl iş arayabilirim ben?'' ''Yatakhaneye kapağı attım diyelim. Ertesi güne kadar çıkış falan yok. Sonrası ne olacak?'' ''Yasalar birbiriyle uzaklığı 10 milin altında olan yatakhanelerde barınmamı yasaklıyor benim. Bu iş için bütün gün yol tepmem gerek.'' ''Ama bir de şöyle düşünelim. Diyelim ki yürümedim ve iş aradım. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen günün sonunda bütün gece yatak yüzü göremeyeceğim. Hem aç hem uykusuz bir gece geçireceğim. Ertesi gün yeniden iş arama gücü bulabilir miyim kendimde? Bir parkta uyumak zorundayım böyle bir durumda. Yoksa yiyecek aramak için de büyük çaba harcayacağım.'' Arabacı ''Buralarda bir gümrük olmalı.'' diyerek söze ortak oldu. Yük taşıdığım zamanlar onlara tıkır tıkır vergi verirdim. Konuşmasına bir süre ara vermiş olan marangoz şöyle dedi. İki günde yalnızca üç çörek yedim. İkisini dün, birisini bugün. Arabacı, ben bugün bir şey yemedim. Bitkinim, tükenmiş durumdayım. Bacaklarımdaysa çok kötü ağrılar var. Marangoz, çivinin çörekleri o denli sert ki insan onu ancak koca bir bardak suyla yiyebiliyor diye konuştu. Kendisine çivinin ne olduğunu sordum, yoksullar evi demek, argo söyleniş biçimi böyleymiş. Bense çiviye girebilecek başarıyı gösterirsem ne yapmam gerektiğini sordum. İkisi beraber bir sürü bilgiye boğdular beni. Girişte soğuk bir suyla banyo yapılırmış, sonra 180 gram tutarında bir kase yulaf ezmesi verirlermiş. Ben bir de şeker, süt ve beraberinde gümüş bir kaşık diye şaka yaptım. Sen ilk canını yüzme. ''İnsana tuzdan başka bir şey vermezler. Ayrıca kaşık bile verilmeyen yerler var. Kaseyi ancak kafana dikerek yulafı yersin.'' Arabacı, ''Ekni'de verilen yulaf ezmesi iyidir.'' dedi. Marangoz, ''Gerçekten katılıyorum, güzeldir.'' diye destekledi. ''Doğu yakasında Saint George'da sulu un verirler.'' dedi arabacı. Marangoz bunu onayladı. Yoksul evlerinin hepsinde iz bırakmıştı. ''Peki ya sonra?'' diye sordum. Bana verilen yanıttan hemen yatılacağını öğrendim. Sabah uyandırırlar, elini yüzünü yıkarsın yine yulaf ezmesi takdim ederler diyen marangozun konuşmasına arabacı katkıda bulundu. Her zaman böyle bir düzen izlemezler dedi. Bazen de vermezler. Verdikleri ezme de ekşimiştir. Önceleri yiyemiyordum bunları ama giderek alıştım. Yiyemeyenlerinkini dağılır de yerim dedi marangoz. Arabacı, ben üç kişinin payını aynı anda yerim. Peki daha sonra... İşte sonra görev başlar. Ya Arap sabunuyla yerleri pırıl pırıl yaparsın ya da taş kırmaya gidersin. Atölyelerden üstübü toplamak da var. Benim taş kırma diye bir sorunum yok. 60'ı geçmişim. Sense gençsin, sana taş kırdırırlar." dedim arangoz. Arabacıysa benim hiç sevmediğim bir iş yere çömelip üstübü toplamak. Kapı da arkandan kapanır ve sen kendini hapishanede hissedersin. Peki, akşam olduktan sonra bütün bunları yapmayı reddedersem ne olur? Yok hiç tavsiye etmem. İki kez hayır demen halinde içeriye atarlar. Ama sakın sen öyle bir şeye yeltenme. Marangoz söylemişti bunları. Arkasından kaldığı yerden sürdürdü konuşmasını. Öğle yemekleri 50 gram peynir, ekmek ve sudur. Sonra her zamanki gibi işin biter ve yatarsın. Ertesi sabah olduğunda işin tamamlanmışsa bırakırlar, dışarı çıkarsın. Yoksa işini sonuna kadar bitirmen gerekir. Mile End'den ayrılalı epeyce bir zaman olmuştu. Bir sürü karanlık ve iç karartıcı sokaktan geçip yoksullar evine ulaşmıştık. Duvarın önünde mendillerimizi yere koyup içine sahip olduğumuz birkaç şeyi bıraktık. Yalnızca yeteri kadar tütün çoraplara saklanmıştı. Kurşuni renk almış gökyüzünün altında soğuktan titreyerek beklemeye başladık. Yoksullar evinin önünde toplanmış unutulmuş zavallılardık bizler. Yanımızdan üç genç kız geçti ve biri bana oldukça acıyarak baktı. Başımı döndürdüğümde beni izlemekte olduğunu fark ettim. Ötekiler farkında bile değildi. Hey tanrım, genç ve güçlü olan benim gibi birine acıyordu ve yanımdaki yaşlı, ihtiyaç içindeki güçsüzlere ise acımıyordu. O genç bir kadın, bense genç bir erkektim. Cinsel dürtüleri tahrik olarak onu bana acımaya zorlamıştı. Yaşlılara acımak kanıksanmış bir durumdur ve bu nedenden dolayı genç kadın ayrımcı davranarak benimle ilgilenmişti. Oysa bu acımaya hak etmeyen biri varsa o da bendim. Aklara karışmış saçlar gereken şekilde saygı görmüyor Londra'da. Kapının bir yanında zil, öteki yanında düğme vardı. Arabacı bana dönerek zili çal dedi. Herhangi birisinin kapısıymışçasına ipi çekip kapıyı çaldım. Bağırdı birden. Aman tanrım ne yaptın hafif çalmalıydın. İkisi de o gece onları yatak ve... Yiyeceklerinden yoksun bırakmışım gibi ters ters baktılar bana. Neyse ki yalnızca zili çalmıştım. Marangoz düğmeye bas diye söylenince arabacı biraz daha bekleyelim sonra basarsın dedi. Bütün bunlardan çıkarttığım sonuç yıllık geliri 6 İngiliz lirasını geçmeyen yoksullar evinin kapıcısının bu davranışımı kabullenemeyeceğiydi. Böylesi kaba davranışlar ona uygun görülemezdi. Bir sürenin geçmesiyle arabacı kapıya yaklaşıp zili çaldı. Beklenti içindeki adamların yüzlerine baktım. Gerçek olarak söylemek gerekirse korkunçtu. Sonunda kapıcı gelip suratımıza bile bakmadan doldu deyip kapıyı kapattı. Marangoz yine diğer geceler olduğu gibi bu gecemizde sokakta geçecek dedi. Arabacının yüzüne hüzün çökmüştü. Büyük bir umutsuzluk içindeydi. Hemen herkes onun yüzüne bir göz atacak olsa bunu saptardı. Ona seslendim. ''Buraya gel, bıçağını çek ve benimle gel.'' konuşmayı yaparken bir yandan da onu karanlık sokağa doğru sürükledim. Bu davranışımdan büyük bir korkuya kapılmıştı. Beni yaşlı dilencileri hedef olarak gören yeni bir karın deşencek olarak düşünmüştü sanırım. Ya da bir suç işleyeceğimi ve kendisini de buna ortak edeceğimi zannetmişti. Ne düşündüyse düşündü ama korktuğu son derece açıktı. Kitabın giriş bölümünde anlattığım bir altın İngiliz sterlinini zor zamanlar için ceketime diktiğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi onun kullanılma zamanı gelmişti. Eğilip bükülüp cambazca hareketler yaparak koltuk altımdaki sertliği ortaya çıkartmaya ve bunu göstermeye çalıştım. Durumun farkına vardıktan sonra bana yardım etti. Fakat çok heyecanlanmıştı, elleri titriyordu. Kolumu kesebilir kaygısıyla elinden bıçağı alıp altın İngiliz siterlinini kendim çıkardım. Bu gördükleri onlar için inanılmaz bir servetti. Üçümüz yakındaki bir kahvehaneye doğru yöneldik. Onlara incelemeler yapmak üzere burada olan bir toplum bilim öğrencisi olduğumu, Londra'nın gözlerden gizlenmiş diğer yarısının yaşamını öğrenmek istediğimi söyledim. Bu açıklamamla birlikte ikisi birden anında içine kapandı. Onlardan değildim, konuşma şeklim değişmişti. İki yaşlı adam da ne olduklarının bilincindeydiler. Bu sırada yanımıza garson geldi. Ne yiyeceklerini sordum. Arabacı bir fincan çay ve iki dilim ekmek dedi. Marangoz arkadaşının kurduğu cümleyi tekrar etti. Şöylesi bir düşündüm. Kahveye iki adam çağırıyorum ve onlarsa altın paramı gördükten sonra dilenci olmadığımın farkına varıyorlar. Biri o gün bir metelik tutarında çörekle karnını doyurmuş, öteki ise hiçbir şey yiyememiş. Birer fincan çay ve ikişer dilim ekmek ise şimdiki isteklerini içeriyordu. İkisinin isteği de birer metelik tutarındaydı. Ekmekleri hafifçe yağlanmıştı. Yoksullar evinin kapıcısına karşı tavırları ve davranışları nasılsa bana karşı da aynısını uyguluyorlardı. Bu davranış biçimlerini kabullenemezdim. Ağır ağır yiyecek türlerini artırmaya başladım. Domuz pastırması, yumurta devam edip gitti. Her ısmarladığım yeni şeyle birlikte daha fazlasını yiyemeyeceklerini söylüyorlardı. Ama önlerine ne konduysa silip süpürdüler. Arabacı... 15 gün oluyor ki çay içmemiştim dedi. Olağanüstü güzel bir çaydı diye ekledim Arangoz. İkisinin içtiği çay ayrı ayrı birer litreye yakındı, ama bu nesne bulaşık suyundan farksızdı. Asıl ilginçlik karınları doyduktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Önceleri üzgündüler, bedbindiler ve sayısız kez dünyadaki varlıklarını yok etmeyi düşündüklerini, bunun için türlü yöntemleri düşündüklerini anlattılar. Köprüden nehre atlayıp bu işi noktalamak istemişlerse de suyla boğuşmanın kolay bir iş olmadığını hissedip vazgeçmişlerdi. En kesin sonuç kafaya bir kurşun sıkmaktı ama tabancayı nereden bulacaklardı? Sıcak çay midelerine indikçe giderek neşeleri arttı. Daha fazla kendilerini anlattılar. Arabacı karısını ve küçük çocuklarını yitirdikten sonra bir tek büyük oğluyla kalmıştı dünyada. Ama yıkım başlayınca durmuyordu. 30 yaşındaki oğlunu da çiçek hastalığı sonucunda toprağa vermişti. Oğlunun ölümünden az bir süre sonra aynı hastalıktan o da yatmıştı. Hastanede 3 ayını geçirmişti. Çıktığında yapayalnızdı, işini de kaybetmişti. Yeniden işe başlaması imkansızdı, ona el verecek yardım eli uzatacak arkadaşları da yoktu. Geçen hafta bir ilan görüp gitmişti ama işveren yaşı söz konusu olduğunda şu cümleyi kurmuştu. ''Çok yaşlısın hem de gereğinden fazla.'' Marangoz orduda dünyaya gelmişti. Çünkü babası oraya 20 yıldan fazla hizmette bulunmuştu. Üç kardeşmişler ve babalarının yolundan yürümüşler. İlk kardeşi çavuşluğa dek yükselmiş. Hindistan isyanında 7. alayda çarpışma sırasında hayatını kaybetmiş. İkincisi ise 7 yıl Roberts komutasında çalışmış ve Mısır'da ölmüş. Marangozun dünyada kalabilmesinin yoluysa orduya katılmamakmış. Marangoz bu konuşmanın sonunda elimi elini alarak gömleğinin altına soktu. ''Artık erime sürecine girdim. Bundan sonra anatomiyle ilgilenenlerin işine yararım. Şu kaburgalarıma bir baksana.'' dedi. Elimi gömleğinin altında hareket ettirerek kaburgalarını yokladım. Onları yalnızca ince bir deri tabakası koruyordu. ''Yedi yıl süren bir mutluluk yaşadım. Bir eşim, üç de kızım vardı. Şimdi hiçbiri yok. Kızıl hastalığı iki hafta içinde hepsini alıp götürdü.'' dedi. Arabacı bayım diye konuşmaya girdi. Konuşmayı başka bir yöne kanalize etmek ister gibi bir hali vardı. Bundan sonra yoksullar evinde karnımı doyuramam artık dedi. Ötekisi de onun düşüncelerini paylaştı. Geçmiş günlerde yedikleri güzel yemeklere getirdiler konuyu. Bir seferinde üç gün süresince bir şey yemedim dedi arabacı. Marangoz beş gün diyerek artırdı. Konuşurken yüzü üzüntüden renk değiştirmişti. Evet beş gün boyunca bir portakal kabuğundan başka bir şey yemedim. Bozuk mide bunları kabullenemezdi. Bazı geceler aç aç sokaklar boyu yürürken kendi kendime bir karara varıyordum. Büyük bir soygun yapacaktım ama sabah olunca bitkin ve yorgun düşüyor cayıyordum. Yemek neşelerini yerine getirmişti, politikadan söz etmeye başladılar. Orta sınıfın insanları gibi bakıyorlardı politikaya. Fakat onlar birçok orta sınıf insanından daha fazla bilgi sahibiydiler bu konuda. Bu insanlar ne deliydiler ne de ilgisiz. Yalnızca yaşlıydılar ve çocuklarını yitirmişlerdi. Onlar yaşasaydı babaları bu duruma düşmezdi. Bu arada küçük bir olayı da anlatmadan edemeyeceğim. Köşe başında onlarla vedalaşırken mutluluk içindeydiler. Ceplerinde birkaç şilinleri vardı, o akşam uyuyabilecekleri bir yer olacaktı. Sigaramı yakıp kibriti atmak üzereyken arabacı uzanıp onu elimden aldı. Ziyan etmeyelim bayım diyerek verdiğim sigarayı yaktı. Marangosa kibritten yararlanmak için acele ederek piposunu doldurdu. Boşa gitmesin bu hiç doş olmaz. Evet diye yanıtladım dalgın dalgın. Hala kaburgaların üzerindeki zayıf derideydi aklım. Dokuzuncu bölüm Çivi. Böylesi kötü gıdaları ona indirdiğim için midemden beni bağışlaması ve ayrıca vücudumu da bu kadar rezilce bir işleme tabi tuttuğum için. Her ikisinden de af dilemem gerekiyor öncelikle. Çiviye uğradım. Özetle söylemek gerekirse orada yedim, uyudum ve ardından da kaçtım. White Chapel yoksullar evine gidebilmek için iki kez bulunduğum başarısız girişimin ardından üçüncüyü de denedim. Öğleden sonra saat üçte kuyruktaki yerimi almıştım. Saat altıdan sonra içeri giriliyordu. Fakat bu girişimi başarılı yapmak için bu kadar erken davranmak gerekiyordu. Ben sıradaki yerimi aldığımda 20. insandım. Ortalıkta dolaşan söylentiye inanılacak olursa bugün içeri alacaklarının sayısı 20 ile sınırlanmıştı. Ama saatler 4'ü gösterdiğinde bizim kuyruğun sayısı 30'a yükseldi. Sondan öne 10 kişinin beklediği şeyse yalnızca bir mucizeydi. Daha sonra gelenlerin yaptığı şeyse sıraya şöylesine bir göz atıp geçmek oldu. Çiviye girmek için sırada olmuştu bu kesin de. Sırada beklerken başlarda insanlar çok az konuşuyorlardı. Ama bir süre sonra sağ ve solumda yer alan adamlar çiçek hastalığından aynı hastanede yattıklarını fark ettiler. Tedavi gördükleri yerde bini aşkın hasta vardı. Konuşmalarını derinleştirdiler. Hastalıkların en iğrenç durumlarını konu ediyorlardı. Öğrendiğim kadarıyla hastanede her 6 kişiden biri ölüyormuş. Biri 3, diğeri 3,5 ay hastanede kalmıştı. Bu süre sonunda kokmuş olarak çıkmışlardı oradan. Sinirlerim gerilmiş ve tüylerim diken diken olmuştu bunları dinlerken. Onlara hastaneden ayrılalı ne kadar olduğunu sordum. Biri iki, diğeri üç hafta dedi. Suratları delik içindeydi. Fakat birbirlerine yüzlerinin fazla tahrip olmadığını söylüyorlardı. Bu sırada hala tırnaklarının altında işlevini sürdürmekte olan çiçek hastalığının izlerini de gösterdiler. Birisi kalkıp bir hastalık tohumunu söktü, ve havaya doğru savurdu. Amacı daha iyi göstermekti. Kendimi iyice elbisemin içine büzüştürmüş, bu tohumların üzerime gelmemesi için dua ediyordum. Bu arada ikisinin de hastalanmasının nedeninin aylaklık olduğunu öğrenmiştim. Hastalık öncesi gece ve gündüz demeksizin dolaşıp, nerede bir iş varsa orada çalışıyorlarmış. Hastane çıkışı ise nedenli iş aramışlarsa da bulmaları mümkün olmamış. Çivi'ye ise bir parça olsun dinlenmek için gelmişler. Anlaşıldığı kadarıyla bu ülkede yalnızca yaşlılar şanssız değil, hastalığa tutulanların geleceği de yaşlılardan farksız. Sonra başka bir adamla konuştuk. Adı Zencefil'di. Sıranın en önündeydi. Bir yıl kadar önce bir balıkçı için çalışırken bir yerini kırmış. Kaldırıldığı hastanede düşme nedeni olarak geçici bir baygınlık denmiş ve şişen ayağı için vazelin verilerek savuşturulmuş. Ağrıları arttığında onunla ovuyormuş. Bir süre sonra bir gün gene yuvarlanıvermiş yere. Gereken yapılmış. Gittiği eski patronu yaralanma onun işinde gerçekleştiği halde işbaşı yaptırmamış. Kendi ifadesiyle yarım bir adam olarak kalmış. Eskiden ağır şeyleri taşıyarak yaşamını sağlıyormuş. Şimdi ise bu mümkün değilmiş artık. Bundan sonra onun bulunması gereken yer yoksullar eviyle sokaklarmış. Evet, Sırtına taşıyacağından daha ağır bir balık sandığı yüklemesi, yaşamdan yana tüm mutluluklarını silip götürmüş. Sırada bekleyenlerin birçoğu Amerika görmüş ve orada yaşamıştı. Ayrıldıklarındaysa yanıyor, kendilerine küfür üstüne küfür ediyorlardı. Niçin, hangi akla hizmet ederek buraya gelmişlerdi ki? İngiltere onlar için bir hapishaneydi ve artık kaçmalarına da imkan yoktu. Ne yol parası biriktirebilirler ne de iş bularak oraya gidebilirlerdi. Bense tüm parasını yitirmiş bir denizciydim ve tümü birden beni teselliye çalışıyorlardı. Söyledikleri ise hep aynı şeylerdi. Kesin olarak çivi ve benzeri yerlerin uzağında bulunmak gerekiyordu. Ne yapıp etmeli beni karşıya ulaştıracak bir gemide kendime iş edinmeliydim. Yapabileceğim diğer bir şey de iş bulup para kazanıp bir gemiciye rüşvet verip gemiye kaçak binip ya da Gene gemide bir iş bulup gene böylesi bir adama kazandıklarımı yedirmeliydim. Buradan kurtulmak için öğütlerde bulunuyorlardı. Hepsi de beni yoksulluktan kurtaracak olan gençliğime ve gücüme gıptayla bakıyorlardı. Onlarsa bendeki bu özellikleri yitireli çok olmuştu. Bir daha da sahip olmaları mümkün değildi. İçlerinde genç biri vardı ve ben de diğerleri gibi onun da kurtulacağına inanıyordum. Daha gençlik yıllarında Amerika'ya gitmiş ve hiçbir zaman 12 saatten fazla işsiz kalmamıştı. Biraz paralanınca vatanına dönmüştü ama şu duruma bak ki burada sürünüyordu. Son 2 yıldır aşçılık yaptığından söz etti bana. Cumartesileri hariç haftanın diğer günleri sabahın 7'sinden akşamın 10'una kadar çalışıyormuş ve cumartesileri ise gece yarısı ancak iş bitiyormuş. Tüm bu çalışmalarının karşılığında ise haftada eline yalnızca bir İngiliz sterlini geçiyormuş. Yoksullar evinde geçireceği ilk gecesi olacakmış bu. Amacı yalnızca dinlenmekmiş. Buradan çıkınca da hemen Bristol'e doğru gidecekmiş. Bristol'de ise kendisini Amerika'ya ulaştıracak bir iş bulması büyük bir olasılıkmış. Sırada bekleyenlerin çoğu onun çapında değildi. Çökmüş kişilerdi ve yoksullardı ama insanlıklarını yitirmemişlerdi. İşinden evine dönen bir arabacıyı hatırlıyorum. Adam evinin önünde durduğunda çocuğu ona doğru koşmuş ve arabanın üstüne çıkmak istemişti. Araba çocuğun ona kendi inisiyatifiyle binmesine olanak vermeyecek kadar yüksekti. Tüm uğraşlarına karşın çocuk yerde kalmıştı. Tam bu sırada içimizden biri sırasından ayrılıp arabaya doğru yürüdü ve çocuğun arabaya binmesine yardım etti. Bu yardımın yalnızca sevgiden kaynaklandığını gördüm. Arabacı da yoksul birisiydi ve o da bunun farkındaydı. Aramızdaki adamın çocuğun arabaya binmesine yardımcı olması üzerine arabacı da ona teşekkür etti. Diğer tanık olduğum olaysa karı koca bir çift arasında geçti. Adam karısı geldiğinde sıraya geçeli yarım saat kadar olmuştu. Dış görünümlerinden anlaşıldığı kadarıyla kadının giyimi hiç de fena değildi. Başında eskice bir şapka, elinde ise bir bohça vardı. Kadın konuşurken kocası onun yanına biraz daha yaklaştı. Rüzgardan uçuşup dışarı çıkan bir tutam saçı şapkasının altına kibarca soktu. İnsan böylesi sıradan bir davranıştan bir dolu sonuca ulaşabilir. Adam karısının düzensiz görünmesini istemiyordu ve sıradaki yoksullar onun gözünde birer insandılar. O insanların karısını beğenmesi için önemli bir şeydi. Ama hepsinden de önemli olanı karısına karşı duyduğu ve hissettirdiği sevgi olsa gerek. Nedeni de şu. Erkek diye nitelenen varlık, sevip saymadığı bir kadının güzel ve düzenli görünmesi için hiç de böylesi bir uğraş içine girmez. Konuşmalarından ulaştığım sonuç her ikisinin de ağır işçi konumunda olmalarıydı. Gururlu olduğu her davranışından anlaşılan erkek nasıl olur da yoksullar evine girmek isterdi ki? Bunu öğrenmek için onlara biraz daha yaklaştım. Benim gibi birisinin şerbetçi otu yolarak ne kadar para kazanabileceğini öncelikle öğrenmek istediğimi söyledim. Beni baştan ayağa deyin şöyle bir süzdükten sonra bunun bir dizi kurala bağlı olduğunu söyledi. Bu işte çalışıp da para kazanmak peşinde olan birisinin birinci kural olarak kafasının iyi işlemesi gerektiği ve ikinci olarak da şerbetçi otu çok hızlı, seri biçimde yolunmalıydı. Her ikisi de bu işte ustalaşmışlardı. Yıllardır bu işi yapıyorlardı. Bir arkadaşlarından söz etti. Geçen yıl ilk kez şerbetçi otu topladı. Tam bir ayda iki buçuk İngiliz sterlini kazandı dedi. Arkadaşının eli çok çabukmuş. Arkadaş sanki bu iş için dünyaya gelmiş diye ekledi. O konuşurken ben düşünüyordum. Bir ayda kazanıldığı söz konusu edilen iki buçuk İngiliz sterlini hem de bu iş için dünyaya geldiği savlanan biri tarafından. Bu otu yolmak için gereken iş araçlarını da sordum. O da sevgi dolu bir anlayışla bir dizi bilgi verdi. Eğer elinin altında yemek hazırlayabileceğin kap kacak yoksa tüm yiyeceğin peynir ekmekten ibaret olur. Böylesi bir beslenme ise kesinlikle sağlığa aykırıdır. Sıcak şeylerin yanı sıra sebze de gerekir sağlıklı yaşam için. Sana öğüdüğüm şudur, sabah erkenden çöp tenekelerini karıştır, içinde mutlaka yemek yapabileceğin bir kapla karşılaşırsın. Biz karımla birlikte yemek pişirme malzemelerimizi böyle edindik. O sırada övünç duyarak karısının koluna asılı bulunan bohçayı gösterdi. Karısı da bu konuşmayı sevgiyle onayladı. Sırtımdaki pardüsü battaniye yerine de kullanılabiliyor. Bu cümlenin ardından battaniyesinin kalınlığını anlayabilmem için eteğini elime tutuşturdu. Hiç belli olmaz belki çok yakında bir gelecekte gerçek bir battaniye sahibi de olabilirim. Kadın başını sallayarak gene kocasını onayladı. Onun da çok kısa bir süre sonra kocasının bir battaniye sahibi olabileceğini aklı yatmıştı. Birkaç kuruş kazanıp o parayı kışa saklamak çok iyi bir şey ama özellikle de ot yolmak o çok güzel. Adamın konuşmasını dinlerken az ötemizde duran ve yaşları ellisini aşmış bir çifte dikkat ettim. Kadını içeri aldılar fakat kocası kaybetmişti, dışarıda kaldı. Kapının önünde birbirlerinden ayrıldılar, koca geceyi sokakta geçirecekti ve yürüyerek oradan ayrıldı. Sıraya girdiğimiz sokak bir duvardan öteki duvara 6 metre kadar vardı. Yaya kaldırımlarının eni ise birer metreydi. Sokak bir yerleşim yeriydi. Karşımızda sıralanan evlerde işçi aileleri vardı. Öğle saati birden akşamüstü 6'ya dek bizim sıramız onlar için tek görüntüyü oluşturuyordu. Yoksullar evinin karşısındaki kapının önünde duran işçi, yorgun düştüğü saatlerin ardından dinleniyor, açık havadan yararlanıyordu. Karısı ayakta dikiliyordu. Kapı ağzı dardı. İki kişinin oturmasına elverişli değildi. Çocukları ise önlerindeydi. Biz sırada bekleşenlerin arasında oturuyorlardı. Bizler aile için bir duvardan ibarettik. Bu doğallığa alışmışlardı. Çocuklar kuyruklarda dünyaya gözlerini açmışlar. Böyle büyüyorlardı. Saat altıyı gösterdiğinde kuyrukta bir hareketlenme oldu. Üçer kişilik gruplar halinde içeri alınmaya başladık. Adın, yaşın, mesleğin, doğduğun yer... Daha önce böyle bir yerde kalıp kalmadığın bu soruları herkese soruyorlardı. Düşünilemeyecek kadar hızlı soruyorlardı bu soruları ve ben yanıtları verip ilerlediğimde bir adam elime bir tuğla verdi. Sorularına şu soruları da eklemişlerdi. Bıçak, kibrit, sigaram var mı? Bense diğer yoksul insanlar gibi bu soruya yanlış cevap verdim. Bodruma ulaştığımda elime uzatılan tuğlaya baktım. Bir ekmekti bu. Bodrum boştu. Burada da elime bir çanak tutuşturdular ve merdivenleri inmeye devam ettim. Aşağıda sıralar, masalar ve bir dolu insan vardı. Havaya korkunç pis bir koku hakimdi. İnsanlar bir yandan yemeklerini yiyorlar, bir yandan da yorgun düşmüş ayaklarını ayakkabılarından çıkarıp elleriyle ovup rahatlamaya çalışıyorlardı. Karnımı dışarıda doyurmuştum. Kaldı ki burada yemek yiyebilmek için en az 5 gün aç dolaşmak gerekirdi. Elimde tuttuğum çanağın içinde Hint mısırı vardı. İnsanlar ellerindeki ekmeği masaya dağıtılmış tuza batırarak yiyorlardı. Ben de onları taklit ettim. Ekmeğin sertliğini giderebilmek için en az bir çanak su gerekiyordu. Diğerlerinin su aldıkları karanlık bir köşeye gittim. Ekmek gene de sertliğini korudu. Tüm gücümü kullanarak verilen şeyi yemeye çalıştım. Acıydı ve bu acılık uzunca bir süre insanın ağzının içinde varlığını koruyordu. Bütün yiyebildiğim birkaç lokmaydı. Yanımda bulunan adam kendisininkini bitirmiş aç gözlerle çevresini tarıyordu. Ben, şehirde adamın biri bana yemek ısmarlamıştı diye durumu açıkladım. Komşum konumundaki adam, dün sabahtan bu yana ağzımdan içeri bir lokma bir şey girmedi dedi. Tütün dedim. Meraklanma burası en rahat çivilerden biridir dedi. Ötede duran biri söze karıştı. Buranın yöneticisi elindeki kağıtlara bizim için bir şeyler not alır. Ne gibi? Bizim rezil bir alay olduğumuzu, hiçbir işe yaramadığımızı, çalışmadan nasiplenmediğimizi ve bunlara benzer bir dolu saçmalık laf. Bu ve bunun gibi bir sürü şey söyledi adam. Taşradaki ekmeklerin nasıl şeyler olduğunu görmek isterdim doğrusu. Dower'da verdikleri buradakinden hem daha kötüdür hem de daha az. Bu konuşmalar yapılırken bir başkası, Burada öyle adamlar var ki şehirden ayrılmayı hiç düşünmedikleri gibi yatacak bir yer bulabilmek için akşam 9'u bekliyorlar. Adamın bu sözlerini diğerleri de onayladı. Daha sonra uzaktan bir ses, böyleleri var ama biz onlar gibi değiliz. Bunlar gazete satar, araba kapısı açar, bu becerilerini babalarından almışlardır. Bu işler sana bana göre değil. Bu cümleler de topluca onaylandı. Bu insanların arasında yılın tümünü çivilerde geçirecek denli düşkünler vardı. Bir ses, ''Bugün Stratford çivisinden iki buçuk şilin aldım.'' diye söze başladı. İnsanlar birdenbire bu ilginç öyküyü dinlemek için toplandı. ''Üç kişiydik ve işimiz taş kırmaktı. Diğer iki kişi soğuğu neden olarak gösterip çalışmadılar. Bense çalıştıkça ısınıyordum. Bu arada gardiyanlar geldiler ve bu iki kişiye tembel olduklarından dolayı dört gün ceza verdiler.'' Ama bana karşı tavırları iyiydi, çalışmamdan hoşlanmışlardı. İki buçuk şilin toplayıp verdiler bana. Konuşma ve davranışlardan anladığım şuydu. Burada yer alan insanlar burayı sevmiyorlar ama zorunlu olduklarından buraya geliyorlardı. İyice dinleniyorlar, sonra iki ya da üç geceyi dışarıda geçiriyorlar, ardından gene buraya geliyorlardı. Düzensiz yaşamın kendilerini çok kötü duruma soktuğunu biliyorlar fakat ellerinden başka bir şey gelmiyordu. Amerika'da zengin serserilerin yaptıkları aylaklık olarak tanımlanır. Burada ise bu yol tepmek olarak ifade ediliyordu. Bir yer bulmak, yemek bulmaktan daha zordu. Oradaki aylaklar içinde bulundukları ortamın suçlusu olarak Rus ve Polonyalıları görüyorlardı. Aylaklara göre gücü kuvveti yerinde olan bu insanlar hem daha çok çalışıyorlar hem de daha ucuza iş görüyorlardı. Dolayısıyla da onların yerini alıyorlardı. Saat 7'ye gelirken banyo için çağrıldık. Üzerimizden çıkanları bir bohça şekline getirip yan yana sıraladık. Mikroplarımızın transferi için iyi bir yöntemdi bu. İkişerli gruplar halinde banyoya sokuluyorduk. Bizden öncekiler aynı suda yıkanmış olduğu gibi bizden sonrakiler de bu suyu kullanacaklardı. Dışarıya çıktığımızda herkesin ortak kullandığı ıslak havluları verdiler. Tüm bu işler yapılırken çevremdekilerin çıplak vücutlarını gördükçe uğramış oldukları tahribat beni mahvetti. Pijama verdiler. Kim bilir benden önce kaç kişi giymişti bunları. İki battaniye ile birlikte yatakhanenin yolunu tuttum. Borular arasına gerili yelken bezlerinin içine yattım. Gerili yelken bezleri arasında 15'er santim uzaklık vardı ve yerden de 20 santim kadar yüksekteydiler. İşin ilginç yanı baş kısmı o kadar yüksekteydi ki insan ister istemez aşağı doğru kaymak zorunda kalıyordu yatarken. Uyumam için saatlerin geçmesi gerekti. Çoğu insan bir takım olmayacak rüya görüyor gibi olmalıydı ki bağırarak sıçrıyor ve insanı tedirgin ediyordu. Tam dalmıştım ki göğsümün üzerinde bir farenin gezmesiyle feryat figan uyandım. Benim bağırtıma diğerleri de uyandı. Bir dolu küfür yedim. Sabah verdikleri yiyeceklerin akşamkilerden bir farkı yoktu. Ben gene bunları yanımdakilere ikram ettim. Ardından çalışma başladı. Beni hemen 8 kişiyle birlikte White Chapel Hastanesi'nin temizlik işlerine verdiler. Yediklerimizin ve barınmamızın karşılığını böylesi bir çalışmayla ödeyecektik. Ama bana göre orada geçirdiğim süre karşılığı bu borcumu çoktan ödemiştim ve belki de alacağı geçmiştim. Çivi'de bize verilen bu iş çok iğrençti. Ama grubumda yer alanlar oldukça mutluydu. İçine çöp tenekesini boşaltmam gereken çuvalın ağzını açtığımda yanımdakilerden biri, ''Aman arkadaşım elini sakın sürme, hemşire öldürücü olabileceğini söyledi.'' dedi. ''Bu çöpler hasta koğuşlarından geliyordu ve ben arkadaşıma içinin rahat olmasını, elimi çöplere değdirmemek için aşırı dikkat göstereceğimi söyledim. Gene de çuvalı sırtıma yükleyip 5 kat aşağıda çöplerin dezenfekte edildiği yere indirdim. Bu olanların iyi yanları olduğunu da düşünüyorum. Yoksul evlerinde sokaklarda dolaşan bu insanlar gerçekte topluma birer engeldiler.'' Kendilerine bir faydaları olmayacağı gibi başkalarına da yararlı olmazlardı. Onların birer engel olmaktan çıkmaları için en isabetli yol buydu. Bu güçsüz, dayanıksız insanlar mikropları da çok kolaylıkla kapabilirlerdi. İnsan bir kez düştü mü düzen onun işini bitirmek için aceleci davranır. Morg temizliğimiz sırasında içinde beş ceset olan ölü arabası içeri girdi. Konuşma hemen yön değiştirerek beyaz zehre dönüştü. Karacek olarak isimlendiriliyordu burada ölüm. Yani Bilekcek işte. Orada bulunanların ortak kanısı şuydu ki, yoksullardan kadın olsun ya da erkek olsun biri hastanenin başına biraz dert olacak olursa, bu karacekle dünyayı terk ediyorlardı. Bu olayın gerçekli olup olmaması hiçbir önem arz etmez. Burada asıl önemli olan bu yoksul insanların söylentilere bütün benlikleriyle inanmış olmaları, ve Karacık ya da beyaz zehri konuşma dillerinin bir parçası haline getirmiş olmalarıdır. Sekize doğru bizlere çay ve yemek artıklarının sunulacağı odaya yöneldik. Yiyecekler önümüze çok karışık halde yığılmıştı. Ekmek artıklarının arasında domuz etleri ve başka şeyler de vardı. Bu yiyecekler yukarı katlarda kalmakta olan çeşitli hastalıklardan yatanların artıklarıydı ve mikroplu olmaları da çok yüksek ihtimaldi. İçeriye girenler büyük bir istekle yiyeceklerin üzerine atılarak ayıklamaya girişti. Beğendiklerini vakit yitirmeksizin midelerine indiriyorlar, beğenmediklerini ise bir yana itiyorlardı. Domuzlar bile bunlardan daha seçiciydi. Açtılar, saldırıları leşçi yaban hayvanlarından farklı değildi. Doyduktan sonra kalanları kirli mendillerine sarıp göğüslerine sokuşturdular. Bu yapılanlardan sonra bizim zencefil konuşmaya başladı. Daha önce buraya gelmiştim ve bulduğum neydi biliyor musunuz? Bir sürü domuz pirzolası. Ama bunları burada değil başka bir yerde bulmuştu. Yani dezenfekte edilmiş çöp tenekelerinde. Ürkerek kollarımı çöp tenekesine daldırdım. Aldım onları ve koşmaya başladım diye ekledi. Görevli de peşime takılmıştı. Kaçıyorum sanmıştı. Oysa ben yaşlı bir kadının yanına varmıştım ve kucağımdakileri onun kucağına bırakıverdim. Yardımseverlik buydu. Ders alınmalı bu davranıştan. Uçurumun dibinde zencefilin gösterdiği yardımseverlik uçurumun dışındakiler için hiçbir zaman bilinmez. Kucağına bu yiyeceklerin boşaltıldığı kadın bunlardan bir mikrop kaptıysa bile gene de yararlanmıştı bu durumdan. En azından sonuna biraz daha yaklaşmıştı. Gene de benim bu olayda dikkatimi çeken yan zencefilin bunların boşa gideceğinden kaygılanarak düştüğü çılgınca davranıştır. Arkadaşlarımdan birine ölü arabasının girdiği kapıyı göstererek hadi kaçalım buradan dedim. 14 gün ceza alalım yani. Yok canım kaçabiliriz bir şey olmaz. Arkadaş ben buraya dinlenmek için geldim. Bir gece daha geçirmenin bana herhangi bir zararı olmaz. Bütün burada bulunan arkadaşlarımın düşüncesi aynı olduğundan tek başıma kaçmak zorunda kaldım. Arkamdan bağıran dostlarım bir daha buraya ayak basamazsın diye uyarıda bulundular. Bense Üzülmeniz yersiz diye yanıtladıktan sonra dışarıya fırlayıp sokak boyunca koşmaya başladım. Oturduğum eve varınca elbiselerimi değiştirdim ve hemen bir hamamda soluğu aldım. Hamamda içime işlemiş mikropları atmak istercesine terliyordum. 10. Bölüm Sancağa Dolaştırma Sancağa dolaştırmanın taşıdığı anlam tüm gece süresince sokakları arşınlamaktır. Bu deyimin anlamını kavrayabilmek için dışarıya baktım. Amacım merakımı gidermekti. Kadın ve erkeklerden oluşan bir yığın insan topluluğu bu yöntemi kullanıyordu. Bu sefer batı yakasını deneyecektim. Leicester alanından Hyde Park'a kadar olan bölümü tarayacaktım. Tiyatro gösterileri bitmiş, insanlar sokaklarda kendilerini evlerine ulaştıracak araba arayışındaydılar. Yoğun bir yağmurla ıslanıyorlardı. Gerçi yollar araçlarla doluydu fakat hemen hepsi önceden tutulmuştu. Geceyi uygun bir yerde geçirmek amacıyla burada insanların para kazanmak için çaba göstermelerini gözlemledim. Paltosu olmayan kadın, erkek, çocuk, bir dolu yoksul insan yağmurdan ıslanmışlardı. Onlar bir araç peşindeydiler. Ortama umutsuzluk hakimdi. Burada yağmurun ıslattığı bu insanlar büyük bir risk içindeydiler. Çünkü çoğunun yağmurun içlerine işlemesine karşın gereken parayı kazanıp kazanamayacakları belli bile değildi. Fırtına olan bir gecede direnci olmayan ıslak vücutların karşı koyması olası değildi. Benimse karnım toktu ve yatacak yerim vardı. Bu halde bile müthiş bir ızdırap içindeydim. Londra'da sancak dolaştırmak öyle kolay bir iş değildir. Bu insanların bedenleri sır sıklandı ve üstelik açtılar da. Tiyatrolardan çıkan insan kalabalığı bir süre sonra dağılmış, sokaklar sessizliğe bürünmüştü. Ortalıkta yalnızca yoksul kadın erkek ve çocuklarla onların sığındığı kapı gelişlerini gözlemlemeleri altında tutan polisler vardı. Fakat Piccadilly erkek avına çıkmış kadınların sayesinde hiç de boş sayılmazdı. Erkek bulabilme telaşındaki kadınlar sokağa oldukça hareket kazandırdı. Aradan geçen süre içinde yavaş yavaş hareket azaldı. Son kadının çekilmesiyle ortalık yine sakin bir görünüme kavuştu. Gece yarısını az bir süre geçince yağmurun etkinliği azaldı. Aralıklı olarak yağmasını sürdürdü. Yağmurun kesilme anlarında kapı aralıklarına sığınmış olan yoksullar saklandıkları yerlerden ortalığa çıkıyor ve ısınmak amacıyla bir aşağı bir yukarı yürüyorlardı. Gecenin ilk başlarında Picadilly yakınlarındaki Leicester alanında yaşı 60'a dayanmış yaşlı bir kadın gözüme ilişti. Bitmişti. Yağmurdan kaçacak, yürüyecek gücü kalmamıştı. Yürürken arada duruyor fakat bu durmaları pek sık olmuyordu. Çünkü hemen polisin müdahalesi devreye giriyordu. Daha sonra onu gecenin saat üçünde sen James sokağında ve Green Park'ta gördüm. Parkın demirlerine sırtını vermiş, iliğine kemiğine dek ıslanmış olarak uyuyordu. Gecenin ilerlemiş bu saatlerinde şöyle bir düşünce gelişti bende. İşe ihtiyacı olan bir adam olarak düşün kendini. Ertesi gün bir işe gireceksin. Ne yapman gerekir? Öncelikle dinlenmiş olarak uyumalısın. Düşüncelerimi hayata geçirmek istedim. Bir binanın taş basamaklarına oturdum. Az bir süre geçmişti ki yanımda bir polis bitti. Gözlerim açıktı. Omurdanarak uzaklaştı. Başımı önüme eğdim, uyku durumuna geçtim. Yeniden polis geldi. Bu kez, hey bana bak kalk bakalım oradan diye emretti. Kalkıp yürümeye başladım. Söz konusu ettiğim yaşlı kadın gibi bir uygulama içine girdim. Yani yürürken bir an duraklamaya geçiyordum ve hemen bir polisle karşı karşıya kalıyordum. Bir süre geçince bu işten vazgeçtim. Karşıma geçen genç birisiyle yürümeye başladım. Bir geçit dikkatimi çekti. Bir binanın altına doğru uzanıyordu. Geçidin önünde yalnızca alçak boylu demir bir kapı göze çarpıyordu. Yanımdaki genç insana dönerek gel şuraya girip uyuyalım dedim. 3 ay içeri tıkarlar dedi geri çevir önerimi. Bir süre daha geçmişti ki 14 yaşlarında bir çocukla karşılaştım. Hyde Park'ın önündeydi. İçeriye girip karanlıktan yararlanıp uyuyalım dedim. Polislerin gözünden kaçabiliriz sanmıştım ama çocuğun cevabı suratıma tokat gibi çarptı. Polisler bulamaz ama orada da parkın bekçileri var. Onun da cezası 6 ay. Dünya nedenli değişmişti. Ben çocukken kapı aralarında uyuyan çocukları okurdum. Bu durum gelenekselleşmişti. Fakat bazı değişikliklere de uğramıştı. Kapı aralarındaki uyuma yerini gece yarıları sancak dolaştırmaya terk etmişti. Kapı araları yatakhane konumundan çıkmıştı. Bir başka çocukla karşılaştım. O da şöyle diyordu. Kemerin yani köprünün altındayım. Yağmur tüm şiddetiyle yağıyordu. Benimse o anda oradan başka sığınacak yerim yoktu. Polisin biri beni oradan kovaladı. Kaçtım. Az sonra geri döndüm. Yeniden kovaladı. Gene kaçtım. Fakat kaçarken de cevabını verdim. Ne ulan dedim. Yoksa köprüyü de mi çalmamdan korkuyorsun? Krim park sancak dolaştıranlar tarafından bir yıldızdı. Çünkü orası kapılarını erkenden açıyordu. Kapılar orada sabahın dördünde kilitlerinden kurtulurdu. Tam bu saatte ben de bir dolu yoksul insanla birlikte oranın kapısından girdim. Yağmur hızını yeniden artırmıştı ama insanlar o denli yorgunluk içindeydiler ki sıraların üzerine yayılıp uyumaya başladılar. Çimlerin üzerine uzananlar bile göze çarpıyordu. Ne biçim bir yasaydı bu, yasaya göre gece boyu dışarıda uyumak yasaktı. İnsanlar kapı aralıklarından kovalanır, sokaklarda itelenir, zavallılara rahat verilmez. Ama güneşin doğuşuyla işler birden değişiverir. Parklar açıldıktan sonra yoksulların uyumasına kimse karışmaz. Eğer varılmak istenen şey yoksulların uyutulmamasıysa... ...sabahın beşi olduktan sonra buna niye karışılmaz? Yok eğer uyumaya karşı bir tavır yoksa bu işlem niye geceleri yasaktır? Bir gün öğleden sonra Green Park'a uğradım. Çimenlerin üzerine uzanmış yüzlerce yoksul insan karınca sürüsüne benziyordu. Tepede güneş ışınlarını saçıyor... Batı yakasından zengin kadınlar çocuklarıyla dolaşıyordu orada. Bizim yoksullar alayı ise hiç de güzel bir görüntü sergilemiyordu. Eğer bu saçma yasa gece uykusuna karşı olmasa hiç de bu çirkin manzara oluşmazdı. Anlattıklarım tıpkı böyledir. Kanlı, canlı ve sevimli insanlar sizi. Eğer bir gün olur da yolunuz Londra'ya bu parklara düşerse ve gündüz vakti sere serpe uzanıp uyumakta olanları görürseniz, onlar için uykuyu çalışmaya yeğlediklerini sakın ola ki düşünmeyin. Bu insanları garip bir yasa gece boyu sokaklarda dolaştırmıştır ve onlarınsa gün boyunca uyuyabilecekleri herhangi bir yerleri yoktur. 11. Bölüm Askı Gece boyu sokaklarda dolaştıktan sonra diğerleriyle birlikte girdiğim Green Park'ta uyumadım. İliklerime kadar ıslaktım ve yorgundum ve uykusuzdum ve direncim kırıktı. Ama meteliğe kurşun atan bir gencin rolünü sürdürecektim. Önce bir şeyler yemeli ve bir iş için bir takım girişimlerde bulunmalıydım. Gece Times'ın survey bölümünde kurtuluş ordusunca pazar sabahları yoksullara yani evsiz barksızlara, pislere kahvaltı verildiğini duymuştum. Oraya değin yürümek benim için güç bir iş oldu. Saint James Sokağı'ndan palmala, oradan Trafalgar alanına adımlayıp sahile yönelmek ve Waterloo Köprüsü'nü geçip Surrey'e ulaşmak. Ayaklarım sürüklenerek ancak hareket edebiliyordu. Surrey Tiyatrosu'nun bulunduğu bölgeye ulaştığımda Kurtuluş Ordusu'nun barakalarını gördüm. Askı'nın argo anlamı bedava yemek yenilen yerdi. Gece benim gibi ıslanarak sokaklarda sürtüp durmuş olan kalabalık yığılmıştı oraya. Genciyle yaşlısıyla bir yığın kadın, erkek, çocuk. Çocuklardan 15 kadarı beton zemine uzanmış, uykuya yenik düşmüş uyuyorlardı. Patlak yırtık giysileri bedenlerinin tümünü örtemiyordu. Yer yer çıplaklıkları vardı. Bacaklarının yakınında görünen kapı aralıkları da uyuyan insanlarla dolmuştu. Burada şu saptamayı da yapmalıyım. Bu dönem İngiltere'si hiç de güçlükler içinde bir ülke değildir ve işler her zaman olduğu gibi yolundadır. Ben oraya ulaştıktan az sonra polis ortaya çıktı ve kapı aralarında uyuyanları merdiven basamağındakileri dürtükleyerek çıkarttı. Bir yandan domuzlar hadi kalkın bakalım diye iteliyorlardı. Bir sabah için ne iğrenç bir görünüm. İşleri sürekli olarak insanları tedirgin etmekti. Açık olan bir şey vardı. Gerçekten korkunç bir manzaraydı bu. Aklımdan çıkması ise hiçbir zaman mümkün değildi ve kendi kızımın bunları bir kilometre öteden bile görmesini istemezdim. Oysa şimdi buradayım. Aç ve yoksul olan insanların bir parçası görünümündeyim. Polisin görevini başarıyla tamamlamasından sonra gene yoksul insanlar bir araya toplaştık. Kolay bir iş değildi kahvaltı etmek. Onlara büyük paralar dağıtılsa bu insanlar ancak bu kadar sevinebilirdi. Polis gözükünce Yine kaçıştık ve uzaklaşmasıyla birlikte gene bir araya geldik. Saat yedi olunca kurtuluş ordusundan bir asker kapıda göründü. Ardından hemen de dırdıra başladı. Gürültü edip kapının önünde toplanmayın. Şimdi yalnız ve yalnız elinde bilet olanlar içeri alınacak. Bileti olmayanların giriş saati dokuzdur. Saat sekizde biletli bir yığın insan daha geldi. Ve bize ancak saat dokuzda sıra geldi. Birbirimizi ite kaka içeriye girdiğimizde büyük bir bahçedeydik. Amerika'dayken biz serseri gibi davranış içine girip bedavadan kahvaltı bulma olanağı mı olmuştu? Ama böylesi hiçbir girişimimde bu tür zorlukla göğüs göğüse gelmemiştim. Dışarıda iki saat tüketmiştim. Şimdi ise burada bir saat daha bu sıkışık yerde beklemem gerekiyordu. Bütün gece boğazımdan tek lokma geçmemişti. Ayrıca ıslaktım. Bu dar mekanda üzerlerimizden yükselen dayanılmaz pis koku ise beni bayıltacak kadar zorluyordu. Midemde korkunç bir bulantı vardı ve içimizden bazıları sıkışıklıktan yararlanarak uyumaya başlamışlardı. Bu geceyi aç, yağmur altında ve uykusuz geçiren bu insanları burada böyle bekletmek kötü bir davranıştı. Ayrıca gereği de yoktu. İçeride bir dolu gemi insanı vardı. Rahatça çözümlenebileceği gibi her dört kişiden biri gemiciydi. Hemen hemen hepsi iş arıyordu. Aralarında pek çok Amerikalı göze çarpıyordu. Burada bulunma nedenleri benzerlik taşıyordu. Denizcilikten anlayan biri olarak anlatımlarının gerçek dışı olmadığını fark ettim. Gemide çalışacak adamları İngiltere'de ring seferleri için işe alıyorlardı. Ring seferi 2-3 yıllık bir süreç içinde gerçekleşiyordu ve gemi çalışanlarının İngiltere dışında gemiyi terk etmeleri mümkün değildi. Fakat bu zorlu yaşama dayanamayan gemiciler ellerine geçen ilk fırsatta gemiden kaçıyorlardı. Genellikle gemiden ayrıldıkları yerler yeni dünya ya da kolonilerdi. Bu türden iş terk etmelerse gemi sahipleri için ek bir karı da beraberinde getiriyordu. Gemiden bu şekilde ayrılanlar büyük alacaklarından da dolaylı olarak vazgeçmiş oluyordu. Boşalan yerlere adı geçen ülkelerden daha yüksek ücretlerle adam gerekiyordu. Fakat bu da koşula bağlanmıştı. İşe alınanlar İngiltere'ye ulaştıklarında işi bırakmak zorundaydılar. İngiltere'de gemici ücretleri hem çok düşüktü hem de iş için kıvranan yığınlar vardı. Bu yüzden bizim Amerikalı denizcilerin Kurtuluş Ordusu'nun barakalarında bekleşmelerinin nedeni buydu. İşi başka ülkelerde bırakmaktansa oradaki ortak dil nedeniyle Tercihlerini İngiltere'de kalmak için kullanmışlar ve bu nedenle de yaşamları karanlığa gömülmüştü. Fakat Kurtuluş Ordusu barakalarında ve sokakların kalabalığında gemicilikle ilgisi olmayan bir yığın Amerikalı daha vardır. Bunların tüm işi aylaklıktır ve ömürlerini yalnızca dolaşmak için geçirirler. Dünyanın dört bir tarafında tek işleri aylaklıktır. En büyük özellikleri ise direngen olmalarıdır. Bulundukları ülkeye ise bol bol küfür sallarlar. Tabii ki küfürleri kendi ülkelerinin ağzıyladır ve yabancılar için anlamsızlık içerir. Ama bu küfürlerde en belirgin özellik küstahlıktır. Kurtuluş ordusunun barakalarında karnını doyurmaya gelmiş bir muhteşem aylak vardı. Son derece ilginç biriydi. Buraya girmeden önce dışarıda görmüştüm onu. Kafası dizlerinin üstündeyken uyuyordu. Başında taşıdığı şapkayı okyanusun bu yakasında görmek mümkün değildi. Polis onu uyandırmak için yanına geldiğinde ağır ağır acele etmeksizin ayağa kalktı. Gerindi, ne yapacağına karar verememiş biri gibi polisin yüzüne bakındı. Gene acele etmeksizin sokakta yürümeye başladı. Tüm bu yaptıklarını bilinçli ve isteyerek yapıyordu. Şapkası onun nereli olduğunu ele veriyordu. Ama özellikle hareketleri bu saptamamı daha da güçlü hale getirdi. Avludaki insan kalabalığı arasında yan yana geldiğimizde İspanya, İsviçre, İtalya ve Fransa'da dolaştığını öğrendim. Fransa'da 300 mili trenle kat etmiş ve yakalanmama başarısını göstermişti. Sonra o da bana sorular yöneltti. Buraya uyum sağlamış mıydım, uyku sorunum var mıydı gibi. Onun ifadesine göre bu ülke kötü bir yerdi. Dilenirken her seferinde yakalanmıştı. Yılgınlık göstermeyecekti, direnecekti. Nasıl olsa bu Follow kumpanyası bir gün buraya gelecekti. O da orada iş bulacaktı. Çünkü sekiz atı idare edebilme yeteneğine sahipti ve buradaki serserilerden hiçbiri iki attan fazlasını idare edemezdi. Aynı ülkeden gelmiş kişiler olarak birbirimize çok çabuk ısındık. Onu şapkasından dolayı kendime yakın hissettim ve o da gösterdiğim yakınlığı o kadar benimsemişti ki İki kardeş gibi birbirimizi sevdik. Ülkemiz üzerine düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Sorunlarımızı konuştuk. Yemek, yatacak yer, sokaklar. Ayrılma vakti geldiğinde ikimiz de üzüntü duyduk. Bu kalabalıkta en göze çarpan özelliklerden biri insan boylarıydı. Kendi ülkemde orta boylu olarak kabul edilirken burada birçoğuna tepeden bakıyordum. Yerli ve yabancı denizcilerin çoğunun boyu kısaydı. Ancak İskandinavyalılarla Amerikalılar uzun boyluydu. Ama buradaki kalabalığın en uzunu istisna olarak bir İngilizdi. Fakat o da Londralı değildi. Muhafız alayında çalışmıştı. Söylediğine göre de aynı yerde çalışmasını sürdürecekti. Bir saat kadar sessizce bekleşen kalabalıktan homurtular yükselmeye başladı. Birbirlerini iterek ileriye geçmeye çalışıyorlardı. Fakat bunun için şiddet kullanmıyorlardı. Bu karışıklıkta göze çarpan özellik, İnsanların sabırsızlığıydı. Tepkileri bundan kaynaklanıyordu ve kargaşalık anında bir görevli dışarı çıkıyordu. Bu adam hiç hoşuma gitmedi. Romalı bir subay görüntüsü vardı ve İsa'nın alçak hiçbir iz taşımıyordu. Sürekli komut veriyordu. Yaptığı bundan ibaretti. Bir ara sesini iyice yükselterek, ''Gürültü yapmayı kesmeyecek olursanız sizi dışarı attırırım. Kahvaltı falan bulamazsınız.'' dedi. Bu adamın söylediklerini ve tavırlarını tam olarak anlatmam imkansız. Eline geçirdiği yetkiyle bu yoksul insanları eğlence konusu yapmıştı. Oradaki topluluğa sanki şöyle diyordu: "Burada karnınızı doyurmanız ya da buradan aç olarak ayrılmanız tümüyle benim elimde olan bir şey." Saatlerce bekleyip kahvaltı alamama tehdidi çok iğrençti. İğrençliğin kanıtıysa tehditlerin ardından oluşan büyük sessizlikti. Böyle bir şey olabilir miydi? Kahpelikti bu. Topluluğun tümü açtı ve geri çekilmesi olanaksızdı. Bir insanın karnını doyurmanız onun efendisi olmanız anlamına gelir. Oysa Romalı subayımız henüz tatmin olmamıştı ve tehditlerini üst üste tekrarlıyordu. İçeriye alındığımızda bizden önceki grubun yıkandığını ama karınlarının doyurulmadığını gördük. Henüz onlara dualar ve ilahiler sunuyorlardı. Orada toplanmış durumdaki yoksulları gözlemlediğimden görevlinin sözlerini tam olarak duymadım. Duyduğum kadarıyla şunu dedi. Cennette sizi sonsuz bir şölen bekliyor. Bu geçici dünyada ne kadar aç kalırsanız, ne denli acı çekerseniz cennette o denli doyacak ve mutlu olacaksınız. Fakat bunun bir de koşulu var. Dinin emirlerini ne kadar yerine getiriyorsunuz? Oysa bu türden söylevlerin hiçbir önemi, hiçbir yararı yoktu. Bu yoksul insanların dünyası düşlere, düşüncelere kapalıydı. O yüzden bilinmeze ilişkin söylenenler onlar için pek ilginç değildi. Bu dünyada çektikleri öbürünün yanında çok daha eziyet vericiydi. Açlıktan bayılma durumuna gelmişlerdi. İstedikleri salt ilahi söylenceler değil, yalnız ve yalnız yemekti. Yoksullar bu adamları ruh hırsızları olarak nitelendiriyordu. Eğer bu adamlar onlar katında etkin olmak istiyorlarsa öncelikle öğrenmeleri gereken şey psikolojiydi. Saatler ancak 11'e gelirken kahvaltımıza kavuştuk. Verilenler tabakta değil kağıttan paketlerdeydi. Dağıtılanlar kimseyi tatmin etmemiş gibiydi. Ekmeğimin yarısını Buffalo billin gelmesini bekleyen arkadaşıma verdim. Arkadaşımın açlığında herhangi bir azalma olmadı. Kahvaltı öncesi nasıl durumdaysa şimdi de öyleydi. Kahvaltı şunlardan oluşuyordu. iki dilim ekmek ve içinde üzüm bulunan kek diye ifade edilip sunulan gene bir dilim ekmek. Yoksul insanların büyülü su olarak isimlendirdikleri çay. Bütün bu verdiklerine karşın sabahın erken saatlerinden itibaren beklemiş, itilip kakılmış, aşağılanmış, ilahiler dinletilmiş ve söylevlere muhatap olmuştuk. ''Bitti sanıyordum, yanılıyormuşum. Oysa tüm yapacakları bunlardan ibaret değilmiş.'' Kahvaltının bitiminden sonra yorgun başlar, yeniden aşağıya doğru kaykılmaya başladı. Bizi serbest bırakacaklarına ilişkin en küçük bir belirti yoktu. Zannedersem bir toplantının hazırlığı içindeydiler. Saate gözüm iliştiğinde, öğleye az bir zaman kaldığını gördüm. Yanımda durana, ''Ben buradan ayrılmak istiyorum.'' dedim. ''Ain var, kalman lazım.'' dedi. Biz de sorumlulara kalamayacağımızı gitmemiz gerektiğini bildirelim. Benim bu önerim yakınımdakini ve yakın çevresindekileri de şaşırtmıştı. Onları kendi hallerinde bırakıp, kurtuluş ordusunun bir askerine ulaşıp, Gitmem gerek. Buraya gelmemin nedeni iş aramaya başlamadan önce karnımı doyurmaktı. Ayrıca bu kadar uzun süreceğini de düşünmemiştim. Stephanie'de bir iş bulmam mümkün. Oraya ne kadar erken gidersem şansım o kadar yüksek olur, dedim. Adam belki iyi bir idi ama bulunduğum istek onu şaşırtmıştı. Ayine kalsan iyi bir davranışta bulunmuş olursun, dedi. Ben, o zaman iş bulma olasılığımı tümden yitiririm, dedim. Konuşmayı daha fazla uzatmadı. O bir askerdi ve beni alıp subayına götürdü. Az önce askere söylediklerimi tekrar edip gitmek istediğimi söyledim. İmkanı yok, dedi. Bu cevap üstüne ben, ''Yani beni isteğimin dışında burada mı tutacaksınız?'' diye sordu. ''Evet'' dedi. Sinirlerim iyiden iyiye gerilmişti. Çevrede bulunanlar da konuşmalarımızla ilgilenmeye başladı. Subay beni onların yanından ayırdı ve bir kez daha sorguladı. Gerçekten gidip gitmeyeceğimden emin olmak istiyordu. ''Ben ısrarlıydım. Evet gitmek istiyorum. Stephanie'de iş olanağı arıyorum. Burada kaldığım her dakika bu imkanı azaltıyor.'' Ayrıca kahvaltı etmek istediğimde bu işin bu kadar uzun zaman alacağını hiç düşünmemiştim dedim. Peki madem işim vardı niye geldim buraya? Bütün gece sokaklardaydım. Bir parça olsun güç toplamak için geldim. İyi halt ettin derken beni aşağılamaya başlamıştı. Başka yoksul insanların hakkına tecavüz ettin sen diye sürdürdü konuşmasını. Bu konuya ilişkin yargıyı sizlere bırakıyorum tavırları Hristiyanlıktan mı yoksa namuslu oluşlarından mı kaynaklanıyordu bilmiyorum. Onlara gayet açık bir şekilde neden orada olduğumu anlatmıştım. Oysa onun bakış açısı çok farklıydı. Üstelik beni işi olan birisi olarak görüyordu. Sinirlerime sahip çıkıp taşkınlığa yol açmadan orada bulunuşumun nedenini yeniden anlattım. Bana haksızlık yapıyorlardı ve hiçbir şekilde gerilemeyecektim. Bunu anlamış olsa gerekti. ''Beni oradan alıp başka bir bahçeye götürdü ve oradaki kurtuluş ordusu askerine ''Burada iş sahibi birisi var ve gitmek istiyor.'' dedi. Karşındaki asker son derece şaşırmıştı. Çadıra girip bir binbaşıyla birlikte dışarı çıktı. Subay binbaşıya konuşmalarımızı aktardı. Konuşması gene aşağılama doluydu. Binbaşı ''Aine katılmanın zorunlu olduğunu önceden bilmiyor muydun?'' diye sordu. Ben de bilmiyordum. Üstelik sizin duyurularınızda bununla ilgili hiçbir şeyden söz edilmiyordu. Bana ek bilgi veren de olmadı dedim. Biraz düşündü ve gidebileceğimi söyledi. Sokağa çıktığımda saat ikiydi. Bir an için Kurtuluş Ordusu'nun yardımını mı aldım yoksa kısa bir cezaevi macerası mı yaşadım bilemedim. Günlerden pazardı ve bugün iş arama diye bir sorunum olamazdı. Üstelik bütün gece sokaklardaydım ve çok yorgundum. Bu yüzden iş aramaya ya da iş arama pozisyonunda olan adam rolüne bir son verip otobüse atladım. Geri döndüm, tıraş oldum, yıkanıp temizlendim. Sonra da beyaz çarşafa bıraktım vücudumu. Uyandığımda sabahın dokuzuydu ve aradan 15 saat geçmişti. Bu süre içinde deliksiz bir uyku çekmiştim. Henüz üzerimden uykunun sersemliği gitmemişti ki oradaki yoksullar geldi aklıma o dinsel töreni dinlemek zorunluluğunda olan yoksullar. Ayin son bulunca gidecek yerleri yoktu işte ve yeniden sokaklardaki yerlerini alacaklardı. Tüm düşünecekleri şey önlerinde bulunan uzun gece ve ertesi sabah nerede karınlarını doyuracaklarıydı. 12. Bölüm Taç Giyme Töreni Bir kral taç giydi bugün. Etrafımda gelişen sevinci ve soytarılığı hem şaşkın hem de üzgün gözledim. Gözlerimin önünde gerçekleşenleri Amerikan sirkleriyle bile kıyaslamama imkan yok. Ama hemen şunu söyleyeyim ki tüm yaşamımda böylesi bir şey görmedim. Aslında taç giyme töreni için özel olarak Amerika'dan gelmeli, Cecil otelinde yer ayırtmalı ve 5 İngiliz sterlini daha harcayıp aldığım bileti cebime koyup türbünden izlemeliydim. Benim bu özel günde yaptığım hata Doğu Yakası'nın yoksul insanları arasında bulunmamdan kaynaklanıyordu. Buradaki insanlar yörelerinde kalıp sarhoş olmayı tercih etmişlerdi. Sosyalistler, demokratlar ve cumhuriyetçiler tüm bu olanlarla ilgilenmeyip kırlara yönelmişlerdi. Törene katılanlar arasında başpiskoposlar, papazlar, devlet adamları, subaylar, savaşçılar vardı. Tören boyunca ben Avrupa'nın en güzel alanlarından Trafalgar'daydım. İngiliz İmparatorluğu'nun merkeziydi burası. Alanda toplanmış insanları silahlı görevliler düzene sokmak için çaba gösteriyordu. Nelson sütunlarının üstünde insanlar üç sıra olarak dizilmişti. Alanın girişini kraliyet deniz topçuları tutmuştu. Palmal, Shakespeare ve 3. George üçgenini husarlar. Batı bölümünü de mızraklı süvariler. Union kulübünden Whitehall'a doğru uzanan yol üzerinde çelik zırhları içinde mızrak ve miğferleriyle 15. muhafız alayı yer almıştı. Silahlı polisler beslek görüntüleriyle bu güçlerin dışında kalan son görevlilerdi. Trafalgar alanı böylesi bir konuşlanmaya sahne olmuştu. Geçit resmine katılanlar gücü simgeliyordu. Yaşamları boyunca asıl özellikleri silahlandırılması ve dünyanın başka bölümlerine giderlerken, emirlere körü körüne itaat edip katliam yapmak ve kendi dışındaki insanların geleceğini karartmak olan on binlerce seçme adamdı bunlar. Bunların besiye çekilmesi, giydirilmesi, silahlandırılması ve dünyanın başka bölümlerine giderlerken, emirlerine gemiler verilmesi için Londra'nın ve İngiltere'nin doğu yakasının acımasızca çalışması, çürüyüp ölümü göğüslemesi gerekiyordu. Bir Çin atasözü şöyle der. Gerçekliği vurgulamak için eğer bir insan yaşamı tembelce sürecekse onun karşılığında başka bir yaşam açlık içinde ölür. de şunu aktarmıştır. Birçok insanın yarı çıplak ve aç olarak dünyada bulunmasının nedeni yalnızca bir kişiyi iyi giydirmek, iyi beslemek içindir. Her iki söyleyişle birbirini tamamlıyordu sanırım ama biz doğu yakası insanları bunların bilincinde değildik. Ama batı yakasında süslü, karnı doymuş, insanların farkına varınca onların böylesi bir durumu sürdürmesi için bizlerin sefalet çekmesi gerektiğini anladık. Ben Westminster Kilisesi'nde halk kendisine kral seçme pozisyonundayken Trafalgar alanındaki zırhlıların arasında çok eski bir öyküyü düşünüyordum. Hepiniz biliyorsunuzdur bunu, İsraililer bir araya gelerek Samuel peygamberin karşısına yığılırlar ve şöyle derler, ''Bizi de diğer devletler gibi iyi yönetecek bir kral seç.'' Ve Tanrı Samuel'e der ki, ''Onların seslerine kulak kabarttığında bir kralın nasıl bir yönetim uygulayacağını söyleyeceksin.'' Ve Samuel de Tanrı'nın kendisine söylediklerini, kendilerine kral seçmesini istedikleri kalabalığa açık açık nakleder. Sizi yönetecek olan kralın davranış biçimi şöyle olacaktır. Senin oğullarını evinden alıp kendisi için kullanacaktır. Onları kendi savaş arabaları için sürücü yapacaktır ve oğullarınız kralın arabasının önünden gidecektir. Senin oğullarının başına kral adına bin binbaşılar, elli başılar atanacaktır. Senin oğullarının kral için savaş arabaları yapacak ve tamir edecektir. Ve kral senin kızlarını evinden alıp kendisi için kullanacak, onları hizmetinde çalıştıracak, aşçı yapacaktır. Ve senin tohumlarının onda birini kendisi için elinden alacak, kendi subay ve hizmetçilerine sunacaktır. Ve senin erkek kadın hizmetçilerini alacak, eşeklerine el koyacak, kendi hizmetine sunacaktır. Ve senin sürülerinin onda birini alacak, ve sen dahil onun hizmetine gireceksin. Ve sen bir gün gelecek, başına seçtiğin kral nedeniyle bağırmaya başlayacaksın. Ve işte o gün Tanrı senin sesine kulaklarını tıkayacaktır. Ve geçmiş günlerde Tanrı'nın Samuel kanalıyla söylediklerinin tümü gerçekleşti. Ardından Saul, David ve Solomon geldi. Artlarından Rehobom. O da halka şöyle dedi. Babam boyunduruğunuzu sıkıyordu ve ben ondan da fazla sıkacağım. Babam sizleri cezalandırırken kırbaç kullanıyordu. Bense akrebi deneyeceğim. Ve işte sonuç. 500 soylu İngiltere topraklarının beşte birinin sahibi. Onlar kralın buyruğundaki subaylar, yasa düzenleyicileri, hizmetliler ve diğer gereksiz şeyler için 300 milyon sterlinini bir yılda harcıyorlar. Bu paraysa bu ülkenin ulusal gelirinin yüzde 32'sidir. Kilisede çevresini kaplayan yığınların yani lordların, prenslerin ve diğer soyluların arasında bir şeyler takıyordu krala. Baş mabeyinci mahmuzları, Centerbury Piskopos'u, kını kan renginden oluşan devlet kılıcını takıyordu. Piskopos'un söylemi şuydu, ''Tanrı katından alınıp, onun sıradan kulları, piskoposlar tarafından sana verilen kılıcı al.'' Kral kılıcı aldı, piskoposun sözlerini dinledi. ''Bu kılıç kanalıyla adaleti temsil et, onu koru. Tanrı'nın kutsal kilisesini ve dulları ve yetimleri, yıkılmak üzere olanları onar, onarılmışları koru. Reformcu ol, gerektiği yerde ceza ver, doğru olan şeyleri de onayla.'' Bu arada Whitehall'dan alkış sesleri yükseliyor, çift sıra halinde dizilmiş askerler selama duruyordu. Ve ardından orta çağdan çıkıp gelmişçesine o dönemin giysileri içindeki kral ve çevresini saranlar sirk gösterisindelermiş gibi yürüyüşe başlıyorlar. Bu öncü grubu yüzleri boyalı erkek ve kadınlarla dolu arabalar izliyor. Arabalar, arabalar, muhafızlar, subaylar, savaşçılar, dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş yorgun askerler. Çin'den gelmiş general Gesell, amiral Seymour, Hartum'dan general Kitchener, Hindistan'dan Lord Roberts ve diğer ünlüler. Ölümün ve yıkımın yaratıcıları işte. Bunlar tenekeden mahallelerde oturan, küçük tezgahlarının başında olanlardan farklı ırktandırlar. Sömürgelerden gelenler vardı, Kanadalı, Avusturyalı, Yeni Zelandalı askerler, Borneo'dan, Nijer'den, Uganda'dan, Seylandan, Kıbrıs'tan, Hong Kong'dan, Jameyka'dan, Malta'dan, Singapur'dan. Kılıçlarını çekmiş Hint kahramanı sakallı savaşçı sihler, raşputlar, bir manyalılar. Sokakta göz kamaştırıcı bir hareket var. Alkışlar askeri bandonun sesiyle bütünleşiyor. Kralımız çok yaşa. Tanrı kralı korusun. Çığlıkları yükseliyor. Bir ara ayaklarım yerden kesiliyor ve ben de bağıranlara katılıyorum. Tanrı kralı korusun. Çevremdeki yoksullar önümüzden geçen kral arabasını gösteriyorlar ve onlar da benim gibi bağırıyorlar. Kendimi yokluyorum. Tüm bu gördüklerim düş mü gerçek mi bilmek istiyorum. Böylesi bir sirk gösterisi, maskaralığın, rezaletin, çılgınlığın belirtisi. Bütün bu olanların akıllı insanlar tarafından düzenlendiğine inanmak istemiyorum. Prenslerin, prenseslerin, düklerin, düşeslerin geçişini askerler tekrarlıyor ve artlarından da sıralan insanlar dolduruyor sokakları ve ben de katılıyorum onlara.'' Yan sokaklara çıkıyorum, meyhaneleri kadınlı erkekli çocuklu sarhoş bir kalabalık dolduruyor. Taç giyme gününde mutluyuz, mutluluğumuzdan bağırıyoruz, içiyoruz. Biski, şarap ve bira hepimiz mutluyuz bu taç giyme gününde. Yağmur tüm huzuyla yağıyor. Ama geçit resmi sürüyordu. Siyah Afrikalılar, Sarı Asyalılar, Fesliler, Sarıklılar yürüyorlar, topçular onları izliyorlardı. Ayakları çıplaktı çoğunun ve çıplak ayak sesleri sarmıştı ortalığı. Bu yabancılar İngiliz kardeşlerince selamlanıyordu. Yaşlı birisine tören konusunda ne gibi düşüncelerim var diye sordum. Green Park'taki sıralardan birine oturmuştuk bu konuşmayı yaparken. ''Ne gibi düşüncelerim mi?'' ''Ulan'' dedim kendi kendime. ''Bu törenden daha güzel bir fırsat olamaz uyumak için. Bütün polisler buralardan çekilmişti. Biz de buraya geldik. Ama bu sefer de açlık engel oldu uyumama. Yaşam boyu hep böyle uyuyacak bir yer düştü.'' dedim ben. ''Giderek kendimi bir terörist sayarak Lord Chamberlain'ın beynini dağıtmak istedim.'' Chamberlain'ın beynini neden dağıtmak istediğini çözemedim. Bunu kendisi de bilmiyordu. Gece çökmeye başlamıştı. Her köşede renk renk ışıklar yandı. İnsanın gözünü alıyordu. E ve R harflerinden çeşitli renkte ışıklar yansıyordu. Caddeler yüz binlerce insanı kucaklamıştı. Kavga çıkarmak yasaklandığından aşırı sarhoş olanlara pek rastlanmıyordu. Yorgun işçiler de bu ortama fırsat bilmiş dans ediyordu. Kadınla erkekliği, gençli yaşlılar, belki deliyim ama sana aşığım şarkısını söylüyorlardı. Söylenen diğer şarkılar arasında Bebek Grey ve Hanımefendi ve Arı şarkıları da vardı. ''Hanımefendi ve arı'' şarkısının bitişi şöyleydi. ''Sen bir hanımefendisin, bense bir arı'' dudaklarındaki balı emmeyi arzuladım. Times kıyısında dizilmiş sıralardan birine oturmuş, ışıkların düştüğü nehrin sularına bakıyordum. Gece arısı olmak üzereydi. Önümden varlıklı insanlar ve orta gelirliler geçiyordu. Oturduğum sırada komşum olarak partallar içinde bir kadın ve erkek vardı. Uyukluyorlardı. Kadın ellerini göğsünün altında birbirine kenetlemiş, kendini dengeli bir konuma getirmişti. Arada bir gençlerden biri arkasından büyük sessizlik içinde yanaşıp çığlık atıyordu. Her iki insan da uykularından sıçrayarak uyanıyorlar ve önümüzden geçen kalabalıksa gördükleri şaşkınlığa bakıp eğleniyordu. İnsanların acımasızlığı beni bayağı etkiledi. Tüm amacı uyumak olan bu insanlar yalnızca eğlenmek isteği taşıyanlar tarafından horlanıp tedirgin ediliyorlardı. Orada bulunduğum süre içinde önümden binlerce insan geçti ve biri dahi elini cebine atıp kralın bu taç giyme gününde al şu parayı git kendine uyuyacak bir yer bul demedi. Eğer bu yapılanları bir sözcükle tanımlayacak olursak herhalde bu gaddarlık olur. Amerika'da ise vahşet olarak tanımlarız. Bu mutlu görünümlü yığınlar kızdırmaya başlamıştı beni. İngiltere'deki istatistikleri düşündüm. Londra'da yaşayan her 4 insandan birinin yani %25'in bankaların yardımıyla ayakta durabilecek durumda olmasıydı. Bu %25'lik kalabalık ya yoksullar evinde ya akıl hastanesinde ya da bunların benzeri yerlerde ömürlerini tüketiyorlardı. Adamla konuştum. Tersanede çalışmış eski bir işçiydi. Yaşlıydı ve ancak çok işçiye gereksinim olduğu zamanlarda iş bulabiliyordu. Bir haftadır gecelerini burada geçiriyordu. Bir haftaya kadarsa işlerin düzeleceğini ve birkaç günlük bir iş bulabileceğini zannediyordu. 1878 yılında görevli olarak gittiği Hindistan'da 5 yıl geçirmişti. Londra'da ise ömrünün diğer kısmına. Kız 28 yaşındayım diyordu. Birlikte hepimiz bir kahvehaneye gittik. Işıl ışıl binaları görünce adam kim bilir bunları aydınlatabilmek için ne kadar çok çalışmışlardır dedi. Bütün yaşamı çalışma düşüncesiyle geçtiği için her şeyi bu pencereden görüyordu. Taç giyme töreninin de iyi yanları var bazı insanlar bu nedenle iş bulmuştur dedi. Peki ama senin karnın hala aç dedim. E, ben iş bulmayı beceremedim. Peki sen ne iş yaparsın denicisin değil mi İtalyansın? Hayır İtalyan değil Amerikalıyım dedim. Dışarıda ise hep aynı şarkılar tekrarlanıp duruyordu. Taç giyme gününde mutluluk doluyduk taç giyme gününde. Masada oturan kız insan böyle bir yaşam sürmek zorunda kalınca nasıl pislik içinde kalıyor dedi. Uykusunu dağıtmak için gözlerini ovuşturdu. Bugün çok güzel şeylere şahit oldum çok eğlendim ama yalnızlığım içinde boğuldum. Ben beyaz elbiseler içindeki kadınlarda öyle çıktılar ki, sorum karşılığında İrlandalıyım dedi. Adım Ayton. Ne? Ayton. Heceler misin? H A Y T H O R N E. Ayton. İrlandalı. Koc nesin demek? Evet Londra'da doğdum ama babasını bir kaza sonucu kaybedene değin mutlu bir yaşamı olmuş. Kardeşlerinden biri asker, diğeri ise kazandığı 20 şilinle 8 çocuğuna bakmak zorundaymış. Londra'dan ilk kez uzaklaşmış. Essex'te çalışmaya gitmiş. Londra'ya döndüğünde ''Güneşten o kadar yanmıştım ki tanımanız mümkün değildi.'' dedi. En son çalıştığı işten haftada 5 şilin alıyormuş. Sabah 7'den akşam 11'e kadar. Burası bir kahvehaneymiş, yemeği de oradan yiyormuş. Hastalanmış, işi bırakmak zorunda kalmış. Ve sonrası da işsizlik. Bir daha iş bulamamış. İkisi de önlerine konan tabaklardaki yemeği büyük bir hızla yiyorlardı. Ama bu hızları üçüncü servisten sonra ağırlaştı. Genç kadın bir ara uzanıp üstündeki giysileri incelemeye başladı. Amerikalılar her zaman için çok iyi giyinirler dedi. Üstündeki elbiseler onlarınkinden çok güzeldi. Bu incelemeyle ben de bunu fark etmiştim. ''Gittikçe yaşlanıyorsun, daha sonra ne yapacaksın?'' diye bir soru sordum adama. ''Yoksullar evine gideceğim.'' dedi. ''Kadın, Tanrı beni oralardan korusun, benim ölüm yerim sokaklar olacak, kurtuluşum yok.'' Bu konuşmadan sonra sessizce ağladı. Bütün gece sokakları dolaştıktan sonra sabahları yemek sorunu için ne gibi girişimlerin oluyor? ''Eğer akıllıca davranıp ertesi sabah için bir metelik saklamadıysam dilenmeye başlıyorum.'' ''Bu yolla karnını doyuramazsın ki.'' İkisi birden gülümsemeye başladılar. Adam, ''Ağır ağır çayını yudumlarsın, işini biraz uzatırsın. Çevrende kahvaltı edenlerden biri mutlaka tabağında bir şeyler bırakır. Bunun için gözlerini dikkatlice açman yeter.'' dedi. Kız söze girdi. ''Bazıları tabağında öyle çok yiyecek bırakıyor ki şaşırırsın. Önemli olan çay içmek için meteliği bulmaktır.'' dedi. Kahvehaneden çıkarken kadın komşu masadaki artıkları topladı. Ziyan olması iyi bir şey değil dedi. Erkek de onu onayladı ve kalan birkaç ekmeği cebine indirdi. Sabahın ilk saatlerinde nehrin kıyısında dolaşmaya başladım. Evsizler büyük bir mutluluk içindeydi. Polisler tören için görevlendirilmişti ve onlara karışan kimse kalmamıştı. Kadınla erkekli kalabalıklar uyuyordu. Aralarında çocuklar da vardı. Sıraların üzerine oturmuş bir aile dikkatimi çekti. Erkeğin kucağında bir çocuk vardı. Kadınsa erkeğin omzuna başını dayamış uyuyordu. Erkek gözlerini suya dikmiş, hiç yapmaması gereken bir şey yapıyordu. Düşünüyordu. Burada yapılmaması gereken bir şey vardı. Evsiz, evli bir erkeğin düşünmesi hiç de doğru bir davranış değildi. Londraların yabancısı olmadıkları bir olaydı bu. Olaydan daha doğru bir ifadeyle gerçek, bu durumdaki erkeklerin çocuklarını ve karılarını öldürdükleri gerçeği. İnsan sabahın erken saatlerinde Times kıyılarını dolaşırken, acı çekenleri gördükçe şu şiiri anımsamadan duramaz. Sınırlar yok ediliyor, sürüler çalınıp otlatılıyor, öksüzlerin eşeğini götürüyorlar, dul kadının öküzüne el koyuyorlar. Yoksullar yoldan çıkıyor, ülkenin fakirleri tümden gizlenmiş, çöldeki yaban eşekleri örneği işe başlıyorlar erken erken yiyecek arayarak. Çocuklar için ovalar onların ekmek kaynağı, hasatlarını tarlada kaldırırlar ve kötü adamın bağından kalanları toplarlar. Gece çıplaktırlar giysisiz ve soğukta örtünemezler, dağların kovuğunda ısınırlar. Ve sığınacak yerleri olmadığından yamaçlara çıkarlar. Öksüzleri memelerinden koparırlar ve düşkün olandan rehin alırlar. Onlar çıplak gezer elbisesiz ve demetler taşırlar karınları açken. 27 yüzyıl geçti aradan ve tüm bu gelişmeler Hristiyan uygarlığının tam göbeğinde 7. Edward'ın İngilteresi'nde inkar edilemez gerçek olarak çarpıyor yüzlere. 13. bölüm. Bir dok işçisi Den Callan. Dün Leman sokağına yakın bir odadaydım. Eğer gelecekte böylesi kötü bir yerde yaşayacağımı bilseydim, buna zorunlu olduğumu bilseydim eğer, hiç düşünmeksizin kendimi Times nehrine atar, hayatıma son verirdim. Burası bir oda değildi. Ahıra nasıl villa diyemezsek buraya da aynı mantıkla oda diyemeyiz. İkiye 2.30 iki metre boyutlarında bir mezbelilikti burası. Bilindiği gibi İngiliz ordusunda bir askere düşen havanın boyutları hesap edilir ve barakalar bu ölçülere göre inşa edilir. Burada bulunan hava bir askere bile yetmeyecek kadar azdı. Ve ben bu örneği yalnızca havanın yetersizliği konusunda verdim. Üstü yırtık pırtık örtülerle kaplı bir divan odanın yarısını kaplıyordu. Bacakları eğrilmiş bir de masa vardı. Bu eşyalara birkaç kutuda eklenecek olursa içeride dönecek yer kalmıyordu. Buradaki eşyaların tümü ya 5 dolar ederdi ya da etmez. Döşemenin üstünde bir şey yoktu, çıplaktı. Duvarlarsa... Kan lekeleriyle kaplıydı. Her kan lekesi öldürülen bir böcekten arta kalmıştı ve insan bu böceklerle mücadelede başarılı olamazdı. Burada yaşamını sürdüren Denkalın şu anda hastanede ölüme teslim olmak üzere yatan bir dok işçisiydi. Odanın duvarları bir adamın buradaki yaşamı konusunda insanlara yeterli bilgiyi veriyordu. Garibaldi Engels, Dan Burns'ün yanı sıra başka işçi liderlerinin de resimleri asılıydı duvarda. Walter Besant'ın romanları masanın üstünde duruyordu. Shakespeare'i incelediğini, tarih, sosyoloji ve ekonomi okuduğunu söylediler. Dan Kalın kendi kendini yetiştiren biriydi. Masanın üstündeki kağıt yığınlarının arasında bir not kendini gösteriyordu. ''Bay Cullen, lütfen benden aldığınız türbüşonla çanağa geri iade ediniz.'' Bunları hastalığının başında komşusundan ödünç almıştı ve şimdi öleceğinden duyulan kaygı yüzünden bunlar geri isteniyordu. O yoksul insanlar için bu eşyalar gerçekten çok değerli parçalardı. Den Callan'ın öyküsü pek uzun değildi fakat çok önemli şeyler vardı içinde. Küçük bir şehirde yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, yaşamının tamamını bedeniyle çalışarak kazanmıştı kitap okuduğu, bu kitaplardaki heyecanı duyduğu ve taşıdığı, ayrıca bir avukat gibi mektuplar yazdığı için arkadaşları tarafından kendileri için çalışması istenmişti. Meyve hamallarının önderliğine dok işçilerinin Londra Ticaret Konseyi'nde temsilciliğini yapmıştı. Ayrıca işçi gazetelerinde güçlü yazılar da gönderip yayınlatmıştı. Kimseye dalkavukça davranmamış, kendine kılavuz bellediği isimlerin gösterdiği yolda yaşamını sürdürmüştü. Dövüşmüş, düşüncelerini korkmaksızın açıkça başkalarına aktarmıştı. Büyük dok işçilerinin grevinde öncülük yapmış, bundan dolayı suçlu bulunmuş, damgalı birisi olarak yaşamıştı. 10 yıldan fazla bir zaman peşi bırakılmamış, bu önderliğin hesabı sorulmuştu kendisinden. Doklarda hep geçici işçiler çalışır, İşi belirleyen yüklenecek malın miktarıdır. Den Kalın göze batan damgalı biridir artık, fakat kimse onu geri çevirmeye cesaret edemiyordu. Çünkü böyle bir olay karışıklıkların çıkmasına neden olurdu. Ama ustabaşı onu haftada yalnızca iki gün çalıştırıyordu. İşçiler kendi aralarında bu davranışa uslandırma diyorlardı. Aslında bu tavır insana açlığa mahkum etmektir ve 10 yıllık zaman diliminde ölüm aşama aşama gelir. Sonunda yatağa mahkum oldu. Kimse de yardım etmediğinden giderek arttı yoksulluğu. Yalnız biriydi, akrabaları yoktu. Umutsuzluğa da kapılmıştı. Odadaki böcekleri öldürüp duvardaki resimleri seyrederek zamanını geçiriyordu. Çevresindeki insanlar kimseyle dostluk kurmayan takımdandılar ve onu aramıyorlardı. Sonunda doğu yakasından kunduracıyla oğlu geldiler ziyaretine. Odasını temizlediler. Getirdikleri temiz çarşafları yaydılar yatağına. Kendisine gönüllü bir hemşire bile buldular. Hemşire ona bakmaya başladı. Yüzünü yıkadı, çarşaflarını değiştirdi, konuştu. Denkalın'la konuşmak gerçekten ilginçti. Ama hemşire adını söyleyince her şey bir anda bitti. Kadının adı Blank'ti. Yani George Blank'in kız kardeşiydi. Bay Blank Cardiff doklarının hukuk müşaviriydi. Dok işçilerinin sendikasını etkisizleştirip yıkıp yok etmek için her çabayı göstermiş. Bu yüzden de soyluluk ünvanıyla ödüllendirilmişti. Dan işte bu nedenden hasta yatağında oturmuş, kadının ailesine küfürler savurmuş ve kaçmasına yol açmıştı. Hemşire geri dönmedi. Adamın davranışları şaşırtmıştı onu. Ayakları su toplamaya başladı, şişmişti. Yatağın kenarına oturmaya başladı. Suyu atmak için bütün gün böyle oturması gerekiyordu ve yerde yalnızca ince bir battaniye vardı. İyiliksever bir rahip dört meteliklik bir terlik getirdi ona. Ve ruhunun kurtulması için de dua edeceğini söyledi. Den kalınsa ruhunun bu işlere karıştırılmaması gerektiğini, onun kendi haline bırakılmasını isteyenlerdendi. Böyle bir kişiden terlik bağışı almasının ona katlanması anlamına geldiğini düşünenlerdendi. Rahipten pencereyi açmasını istedi. Terlikleri oradan savurup atacaktı. Rahip de bir daha gelmedi ve hemşire gibi o da bu duruma şaşıranların safına geçmişti. Kunduracı ise onu hiç yalnız bırakmadı. Meyve toplayıcılarının yanına gitti ve kendileri için 30 yıl boyunca çalışan birine yardımcı olmaları için istekte bulundu. Dostunun durumunu onlara anlattı. Yaşlıydı, kendisine bakacak kimsesi yoktu. Oradaki görevli defterlere bile bakmaksızın den kalını hemen tanımıştı. Çalışma ilkeleri arasında geçici işçilere yardım etmenin yer almadığını söyledi. Bir mektup bile yazmayı düşünmemişlerdi. Hastaneye yatmasını sağlamak için bunu bile yapmamışlardı. Hampstead de, doktorlara muayene olup yatmak için sıraya girse bile en az 3 ay bekletirlerdi. Bütün bu olanlardan sonra kunduracı dostuna durumun umutsuz bir vaka olduğunu ve herkesin kendisini öteki tarafa yollamak için el birliği yaptığını anlattı. 10 yıl boyunca yaptıklarının cezasını çektirmeleri gerekiyordu. Böyle bir işçiye başka ne yapılabilirdi ki? Ona böbrek hastalığına yakalandığını söylediler ve terlemesi için önerilerde bulundular. Doktorların söylediği şeyler yalandı. Yani böbreklerde bir sorun yoktu. Onların yapmaya çalıştıkları ölümün çabuklaştırılmasıydı. Sonunda ayaklarını havaya doğru kaldırdılar. Ayakları havaya kalkınca su bütün vücuduna yayıldı. Buysa ölümün daha çabuk hale gelmesinden başka bir işe yaramadı. Hastaneden çıkartılmak istendi, daha merdivenlerden inerken öleceği düşünülürken dostu kunduracı onu başka bir hastaneye büyük uğraşlarla yatırdı. Yeni hastanesi Temperance Hastanesi'ydi. Savallı Dan Collin Karanlıkların ortasında gündüz çalışıp geceleri okuyarak aydınlığı yakalamaya çalışan adam, davası için savaşan, özgürlük için yaşamı boyu düşler içinde yüzen adam, Şimdi haksızlığı yenmeden bir yoksul yatağında kaygılar içinde ölüyordu. Bilinçli olmasına karşın yenilgi içinde ölmek gerçekten korkunç bir dramdı. 14. Bölüm Şerbetçi Otu Yolculuğu Toprakla insan birlikteliğini göz ardı edenler, hasat dönemi yaklaştığında şehirdeki işsizler sürüsüne yeniden ihtiyaç duyarlar. Topraktaki ürünler baş verip kendini gösterince ürünlerin toplanmasından sonra sürülüp atılan kaldırım insanları yeniden değer kazanmaya başlar ve topraklara yeniden çağrılırlar. Tahmini rakamla şerbetçi otu yolma işinde çalışacak olan insan sayısı 80 bin kadardır. İnsanlar böyle bir çağrı karşısında bu topraklara giderler. Bu gidişte serüven duygusu rol aldığı gibi açlığın da payı büyüktür. Teneke evlerden, genel evlerden, gettolardan çıkıp giderler. Ama yine de bu yerlerin pis görünümünde pek bir azalma olmaz. Bu yığınlar taşrayı doldurduğunda oranın insanları onları dışlarlar, istemezler. Gelenlerse kalacak yer sorunundan şoselerde, ana yollarda toplaşıp dolaşırlar. Bu görünümleriyle yer altından yer üstüne çıkmış garip yaratıklarla benzerlik arz ederler. Ağaçlar bile onların bu durumları için gözyaşı döker. Çünkü onlar güzel doğanın içinde bir çirkeften farksızdırlar. Buraya kadar çizdiklerimi abarttığımı mı sandınız? Bu durum izafidir, kişiye göre değişir. Yaşama yalnızca kar, zarar, hisse senedi gözüyle bakanlar için abartma olarak nitelenebilir. Fakat yaşamı bir hak olarak görenler, yani kadın, erkek, çocuk, Tüm insanların yaşama hakkı olarak görenler içinse hiç de abartma değildir. En azından ben öyle sanıyorum. Bu ucu bucağı belirsiz yoksulluğun batı yakasında oturup oranın lordları ve prensleriyle tiyatrolarda boy gösteren, onlarla yemek yiyen ve kral tarafından soyluluk ünvanlarıyla ödüllendirilen milyonerler için bir önemi yoktur. Eskiden soyluluk ünvanları bir savaşa katılıp yararlılık gösterenlere verilirdi. Gücü kuvveti yerinde birini kılıçla ikiye bölmek, kuşaklar, boyu, politika ve sanayinin oluştuğu adam faydalanarak o insanları hayvanlardan bile aşağı düzeyde yaratıklara dönüştürmekten çok daha iyidir. Biz gene konumuz olan şerbetçi otuna dönelim. İngiltere'nin tarıma ilişkin etkinliklerinde görülen bir gerçek vardır. Sanayinin gelişimiyle eşgüdümsel olarak toprak ürünlerinde bir azalma olmuştur. Bu azalış şerbetçi otunu da etkileyip onun yetişmesinde de söz konusudur. 1835'lerde bu ürün 350 bin dönüme ekilirken bugün 250 bin dönüme gerilemiştir. Bu dönüşümsel azalışa ek olarak ayrıca bu yıl meydana gelen fırtınalar ve yağışlar ürünün bol olmasını engellemiş, sonuç olarak da cezayı ürünü yetiştirenlerle toplayanlar çekecektir. Ürün sahibinin geliri düşecek, Toplayıcıların iyi zamanlarda bile doymayan mideleri bu kez daha da az ile yetinecektir. Gazeteler haftalardan beri bu olgunun altyapısını oluşturuyor. Aylak insan bol, şerbetçi otu az. Şerbetçi otu yetiştiricileri kötü haberler veriyorlar. İki gündür havaların iyi gitmesi, yüzlerle ifade edilen toplayıcıların yollara dökülmesine neden olmuştu. Bu insanlar akın akın gelmekte ve tarlaların hasada hazır olmasını beklemektedirler. Davardaki yoksul evlerinde bu kararlı insanların sayısı geçen yıla oranla 3 kat arttı. Hasadın gecikmesi diğer kentlerden gelenlerin sayısını da arttırmıştır. Sıra toplamaya gelince de fırtına, şiddetli rüzgarlar, sık sık yağan yağmur, ekicilerin ve toplayıcıların durumunu daha da kötüye taşımıştır. Şiddetle esen rüzgar, şerbetçi otunu kökünden sökmüş, Yağmur ve doludan kaçan toplayıcılar sığındıkları barakaları su basmasıyla boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Fırtına sonrası toplayıcı kalabalıkları her zamanki durumlarından daha sefil olmuş vaziyette, umutları yok olmuş, bitkin durumda Londra yoluna dökülmüştür. Geriye kalan çalışanlar 7 kilo ürün için bir şilin ücret karşılığı işe başlamıştır. Yapılan bu ödeme ise ürünün bol olduğu zamankinin aynıdır. Fakat içinde bulundukları kötü zamanın etkisiyle ekiciler daha fazla zarar etmemek için bu ücreti karşılamak zorundadır. Fırtınanın ardından Teston ve Farlak bölgelerini gezdim. Toplayıcıların şikayetlerini dinledim. Tarlalar çürük şerbet otlarıyla dolmuştu. Yağın dolu Barham Court limonluklarında çok büyük kayıplara yol açmış, camların kırılması bir sürü meyvenin donmasına mahvolmasına neden olmuştu. Ürün sahiplerinin zararı büyüktü ama hiçbirinin de bu yıkımlardan ötürü sofrasında bir azalma olmamıştır. Durumun böyle olmasına karşın gazeteler bunların yıkımlarına ilişkin makalelerle dolup taşmaktadır. Bay Herbert'ın girdiği zarar 8 bin sterlin, Bay Jane'in 10 bin gibi. Fakat toplayıcılar hiç söz konusu bile edilmezler. Bence Bay Williams'ın karısı ve çocuklarıyla birlikte uğradığı kayıp, Bay nin kaybından kat kat fazladır. Bay C gibi zarara giren 5-6 kişi olmasına karşın Bay Williams gibi ekmeğini yitirmiş binlerce insan vardır. William Buggles ve ona benzerlerin durumunu yakından gözlemleyebilmek için denizci giysilerimi üzerime giyip iş bulmaya çıktım. Bert adlı Doğu Londralı ayakkabı tamircisi genç biri vardı yanımda. Onun amacı küçük bir serüven yaşamaktı ve önerim doğrultusunda kötü giyinmişti. Madstone yoluna çıktığımızda ayakkabı tamircisinin korktuğunu gördüm. Onun savına göre üzerindeki giysiler çok kötüydü. Bert hiç de haksız sayılmazdı. Karnımızı doyurmak için yolumuz üstünde olan bir lokantaya girdiğimizde oranın sahibi elimizdeki parayı görmesine rağmen kuşkuyla karşıladı bizi. Fakat Metson'a ulaştıktan sonra ise arkadaşımın üzerindekilerin oradaki toplayıcılarınkinden çok lüks olduğunu gördük. Toplayıcıların yanından geçerken bir kadının arkadaşına sular çekilmiş diye seslendiğini duyduk. Bert ise senden söz ediyor dedi. Benden söz ettiğini anlamıştım. Kadın giysilerimden bu sonuca varmıştı ve haklıydı. Sular çekilince gemiler karaya oturur ve sefere çıkamazlar. Bert ürün sahibine bize verecek bir işiniz var mı diye sorunca onun cevabı hayır oldu. Bert işin peşini bırakacaklardan değildi. Hep birlikte tüm tarlayı adımladık. Adam bizim ısrarlı kararlı tutumumuzdan mı yoksa anlattığımız öykümüzden mi etkilenmişti bilemem ama yumuşamış ve bize bir sandık bulmuştu. Bizden önceki iki işçi verilen ücreti az bularak işi bırakmıştı. İşe başlangıcımız öğle saatleriydi ve cumartesiydi. Paydos saatinin erken olacağını bildiğimizden işe sıkı sarıldık. Tüm isteğimiz tuz almaya yetecek kadar kazanıp kazanamayacağımızı öğrenmekti. İş basit de ağır değildi, hem erkekler hem kadınlar yapabilirdi. Kutu üzerinde oturarak bir saat geçmeden usta birer toplayıcı olmuştuk. Parmaklarımız yaprakları ayırıp çiçekleri koparmaya alıştığından tüm öğreneceklerimizi öğrenmiştik. Çok büyük bir hız yaptığımız halde onların sandıkları bizimkinden önce doluyordu. Nedeni ise kadınlara yardım eden çocuklardı. En az bizim kadar işe hakimdiler. Kadının biri fazla titiz iş görmek kurallara ters düşer diyerek bizi uyardı. Biz de onun önerisini hemen benimsedik. Güneş batışa geçtiğinde ikimizin de düşüncesi aynı paraleldeydi. Erkekler bu işten para kazanamazdı. Kadınlar erkekler kadar hızlıydı ve biraz önce söylediğim gibi çocuklar da annelerini aratmıyorlardı. Berte aç kurt gibi acıktım dedim. Sabahtan bu yana gırtlağımızdan bir lokma bir şey geçmemişti. Arkadaşım ben de çok acıktım. Şu otları bile büyük bir iştahla yiyebilirim dedi. Bir yandan çalışmamızı sürdürüyor bir yandan da kadınlarla konuşuyorduk. Bu yaptığımız konuşmalarla genç bir sırık sökücüsünün de sevgisini kazandık. Arada bir topladığı meyvelerden bir bölümünü bizim sandığa atıyordu. Kendisine şu çalışmanın karşılığı ne kadar kazandığını sorduğumuzda 7 kiloyu bir şilin karşılığı topladığını söyledi. Fakat şilini sorduğumuzda... Fakat şilini tam olarak alabilmesi için 10 kilo toplaması gerekiyormuş. Patron işçiyi işe bağlamak, yarı yolda kalmamak için 5'er kilonun parasını hasat sona ödüyordu. Bu yöntem hasat iyi olsun kötü olsun toplayıcıları daha fazla çalıştırmanın bir yolu olarak uygulanıyordu. Güneş altında oturup şerbetçi otunun güzel kokusunu ciğerlerime çekiyor, çiçek tozlarını gözlem altına alıyor, işçilerin geldikleri kenar mahalleleri düşünüyordum. Hemen hepsi toprağa aç aç saldırıyordu. Açık havada çalışıp toprağın kokusunu ciğerlerine çekmek mutluluk içinde bırakıyordu onları. Hepsinin kökenlerinde buralardan sökülüp atılmış atalarının sevgisi vardı. Bu sevgi toprakla iç içe geçmişti. Dert artık bu kadar yeter diye fısıldadı bir ara. Saat beşe gelmişti. Sırıkçılar işi bırakmıştı. Her şeyi biz temizliyorduk. Topladıklarımızın hesabının yapılması için bir saat bekledik. Yanımızda çalışan kadınla altı çocuğun topladıkları bizimkilere eşitti. 3,5 saat çalışmamızın karşılığı 8 peni ve yarım metelik tutuyordu. Kişi başı 4 peni. Kurallara göre ikimiz toplam 5 peni alacaktık. Çünkü alacağımızın bir kısmı sonradan ödenmek üzere işverende kalıyordu. Bozukluğu yoktu patronun ve bize 6 peni verdi. Salladığımız palavralara kanmayacak biriydi ve verdiği fazlalık nedeniyle bir ara azarladı bizi. Yoksul ve parasızlık diyelim. Ve şimdi bu koşullara uygun olarak durumumuza bir açıklık getirelim. Akşam yaklaşmak üzereydi. Henüz öğle yemeği bile yememiştik. Dolayısıyla çok açtık. İkimizin birlikte kazanabildiğimiz para altı peniydi. Ve yalnızca ben bu paranın üç katı kadarıyla ancak karnımı doyurabilirdim. Bertinse benden aşağı kalır yolu yoktu. Bir çalı dibinde uyuyacak ve edinebildiğimiz çok az kaloriyi hemen yitirecektik. Bir de bu çalışmanın ertesi günü vardı. Ve ertesi gün pazarda çalışamayacaktık. Çiftçilerden ya da köylülerden dilenerek günü kurtarmaya çalışsak en az 14 gün hapsi boylardık. Umutsuzluk içinde birbirimize baktık. Yapacak bir şey yoktu. Tanrı'ya şükrederek ve Londra'dan getirdiğimiz paraları çalkalaya çalkalaya Metson yoluna çıktık. 15. Bölüm Denizin Kadını Şehrin ortalık yerinde bir deniz kadınına rastlamak belki de akla yatkın bulunmaz ama ben onu Metson'un yoksulluk içinde yüzen mahallelerinin bir arka sokağında buldum. Kapının üstünde asılı duyuru da boş yer olmadığı yazılıydı gerçi ama direnç gösterdiğimden ön odada yatmama izin verdi. Yerin altı denebilecek mutfaklarında onunla ve yaşlı kocası Thomas'la konuştu. Onlarla yaptığım konuşmayla yaşamamızı sürdürdüğümüz makine uygarlığının tüm ilişkileri, karmaşıklığı görünmez oldu. Bu İngiliz milletinin derisi altına girmiş, onun ruhuna dek ulaşmış gibiydim. Thomas ve karısı kendilerine münhasır kimselerdi. Thomas 70 yaş civarında kısa boylu biriydi. Görünümü nedeniyle orduya katılmayıp ülkesinde kalmıştı. Bütün yaşamını çalışarak tüketti. Tüm yaşamı çalışma üstüne kurulmuştu, başka bir şey bilmiyordu ve anıları da bu doğrultudaydı. Adam gündüz işçisiydi, karısı ise 73 yaşındaydı ve 7 yaşından bu yana çalışıyordu. Yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, ev temizlemek yaptığı işlerdendi. Bunca yıllık çalışmanın karşılığı bir şey edinememişti. Gelecektense hiçbir beklentisi yoktu. İstekleri sınırlıydı, basit bir yaşam kurmuşlardı kendilerine. Akşam olduğunda yer altında yudumlayacak bir bira, haftalık bir dergi ve konuşmak, duvarda asılı resimdeki kadın ince yüzlü biriydi ve resmin altında gelecekteki kraliçemiz yazıyordu. Bir başka yaşlıca resmin altındaysa kraliçemizin jübilesi yazısı okunuyordu. Onlara artık, dinlenmeleri gerektiğini... Onlara artık dinlenmeleri gerektiğini söylediğimde kadın insanın kendi kazandığını yemesi tatlıdır dedi. Kocası, yardıma ihtiyaç duymuyoruz diye karısının sözünü tamamladı. Anne ile birlikte öteki tarafa göç edinceye kadar çalışacağız diye sürdürdü ve kadın da onun bu cümlesini başıyla onayladı. 15 çocukları dünyaya gelmişti ama hiçbiri yanlarında değildi. Hepsi uzaktaydı. Bazıları ise ölmüştü. 27 yaşında olan kızları Londra'da oturuyordu. Evlilik gerçekleşince herkes kendi başının derdine düşüyordu. Çocukların diğerleri nerede mi? Lizzie Avustralya'da, Mary Buenos Aires'te, Paul New York'ta, Joe ise Hindistan'da ölmüştü. Bana uzattıkları resimdeki asker iri yarı bir delikanlıydı. Bu resimdeki oğlunuzun adı ne diye sorduğumda ikisi de güldü. Resimdeki asker torunlarıydı. Hindistan'dan henüz yeni dönmüştü ve Kralçe'nin koruma alayındaydı. Boru çalıyordu. Kızlar, oğullar torunlardan söz ederken uzayıp gitti konuşma. Büyükleri ülkelerinde kalırken onlar dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardı. Kuzey kapısının bulunduğu yerde bir kadın var zengindir. Kürek çeken oğullar yetiştirmektir görevi. Kimisi derinlere dalar boğulur, çığlıkları kulaklarıma değin uzanır ve Yılmaz yeniden oğullar gönderir denize. Denizin kadınının görevi son bulmuştur artık. Var olanlar azalsa bile gezegen tüm hızıyla doluyor. Soyu artık oğullar tarafından sürdürülecektir. İngiltere bunca yıl süren serüveninde iyi olanlarını hep uzaklara yollamış, kalanları ise kendi kucağında yok etmiştir. O yaşlı kadıncağızın bundan sonra yapacağı iş duvardaki resimleri seyretmektir. Tüccar gemilerinin yeri yoktur artık Trafalgar'da. Nil'de çarpışan denizcilerin de. Güney Afrika kolonilerinde subaylar yerlilere silahı öğrettiler. Uçuruma düşen insanları ise ülkelerinde birer birer yitiklere karışır. İngiliz İmparatorluğu'nun gücü yarı aç yarı tok yaşayan ada halkından değil, bu gibi kadınların büyütüp dünyanın dört yanına yolladığı evlatlarından gelir. Kuzey kapısındaki Yaşlı Deniz'in kadını görevini bütünüyle yerine getirmiştir. Fakat bunun farkında değildir kendisi. Artık oturup dinlenme zamanı gelmiştir ve o, Bugün yoksullar evinin yollarını aşındırmıyorsa yetiştirdiği kızları ve oğulları yüzündendir. 16. Bölüm İnsanlar ve Mülkiyet İlişkileri Paranın ve mülkiyetin esas alındığı ve onlar üstüne düzenin yapılandığı ülkelerde sıralama olarak mülkiyet her şeyin önündedir. Böylesi bir düzenin hakim olduğu ülkelerde mülkiyete karşı işlenen suçlar insana karşı işlenen suçlardan daha ağır ceza gerektirir. Örnek verip, karısını korkunç bir şekilde döven, vücuduna büyük hasarlar veren bir kişi, parası olmaması nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan insandan daha az bir cezaya çarptırılır. Birkaç elma çalan bir çocuk, yoldan geçen yaşlı birini öldüresiye döven bir gençten, daha ağır bir cezayla yüz yüzedir. İşim var diyerek yalan beyanda bulunup o da kiralayan genç bir kız ağır suç işlemiştir. Aynı genç kız Picadilly'ye fahişelik yapsa, yani etini pazarlasa polis ona herhangi bir müdahalede bulunmaz ve kız da bu yoldan kazandığı parayla kendisine geceyi geçirecek bir yer bulabilir. Birazdan anlatacaklarım yalnızca bir haftalık zaman süresinde polis mahkemelerinde cezaya çarptırılanlara ilişkindir. Witness Polis Mahkemesi, Thomas Lynch'in sarhoş olmak ve polise hakaret etmekten mahkum etmiştir. Adı geçen sanık, polisin aldığı bir kadını onun elinden kurtarmış ve sonra da polisi tekmelemiş ayrıca taş atmıştır. Sanığın uğradığı ise ilk suçundan 3 şilin 6 peni para cezası, hakarete karşılıksa 10 şilin ödemeye mahkum edilmiştir karısını döven John Kane'in Glasgow Queen Park Polis Mahkemesi'nce suçlu olduğu kanısına varılmıştır. Bu sanık daha önce de suç işlediğinden iki sterlin para cezasına çarptırılmıştır. John Painter adlı işçi ise, Town Country Polis Mahkemesi tarafından benzer bir şekilde cezalandırılmış bir sterlin 8 şiline mahkum edilmiştir. Shaftesbury Polis Merkezi 14 gün hapis cezasını Thomas Baker'a gözünü kırpmadan vermiştir. Suçsa sokakta uyumaktır. Edward Morrison adlı şahıs ise bir hafta hapse mahkum edilmesini trenden armut çalmaya borçludur. James McGovern, izin almaksızın tavşan avlamış devreye giren Donchester Polis Mahkemesi kararını hemen vermiştir. İki sterlin ceza. Paranın ödenmemesi durumundaysa vehamet bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır. 1 Ay Hapis Mahkumiyeti Dunferm Line Polis Mahkemesi Alexander Storer adlı birini dövmekten John Young adlı işçiyi bir sterlin ödemeye mahkum etmiştir. Kirkaldy Polis Mahkemesi Simon Walker'a 30 şilin ceza vermiştir. Nedeni ise Simon Walker'ın bir adama saldırıp dövmesi. Bu suçu topluma karşı işlenmiş bir suç olarak kabul etmiş mahkeme ve karşılığı yalnızca 30 şilin. Mansfield Polis Mahkemesi Joseph Jackson'a 21 şilin ceza kesmiştir. Joseph Jackson hiç nedensiz Charles Luna saldırıp öldüresiye dövmüş, yetmemiş yere düşen adamın suratını tekmeleriyle darmadağın etmiş, ağır yaralı adam ancak 2 haftalık bir hastane tedavisiyle kendine gelebilmiştir. Hert Mahkemesi oyun oynarken hile yapan yaşlı bir şahsı 4 ay hapse mahkum etmiştir. Reading Brook Polis Mahkemesi Alfred Masters'a bir hafta hapis cezası vermiştir. Suçu evi olmadığından sokakta uyumak. James Moore'un aldığı ceza da 21 gün hapistir. Salisbury Polis Mahkemesi cezayı bir dükkan önünden ayakkabı çaldığı için bu insana vermiştir. Horncastle Polis Mahkemesi, George Brackenbury'yi bir yaşlı adamı dövdüğünden bir sterlin beş şilin para cezasına mahkum etmiştir. Henry Torrington ise Southampton Polis Mahkemesi'nce halka açık alanda uyuması nedeniyle bir hafta hapse mahkum olmuştur. Joseph Valls ise bir bahçeden ot çalması nedeniyle Ekington Polis Mahkemesi tarafından bir ay hapisle cezalandırılmıştır. Lambeth Polis Mahkemesi 19 yaşındaki dansöz olarak tanınan Stuart adındaki kızı dolandırıcılıktan ve yalan beyanda bulunmaktan mahkum etmiştir. Şikayetçi Emma Bracer Atwell Caddesi'ndeki pansiyonu işletmektedir. Suçu ise ev sahibine Crown Tiyatrosu'nda çalıştığını söyleyerek ondan oda kiralamıştır ve bebek lakabıyla tanınan dansöz kız Stuart yemek ve yatak borcu olarak 5 şilini ödeyememiştir. Ev sahibesi ise kızı araştırmaya başlamış ve yalan beyanda bulunduğunu saptamıştır. Tutuklu kızsa hastalığı nedeniyle işe başlayamadığını yargıca ifade etmişse de bu ifadesi kabul görmemiş 6 hafta iş cezasına çarptırılmıştır. 17. Bölüm Yeterli Olmamak bir süre durduğum yer Mile End yolunda süren tartışmayı dinlemek içindi. Tartışmayı yapanlar işçilerdi. Fakat görünümlerinden durumlarının iyi olduğu anlaşılıyordu. Bunlar birkaç gençtiler ve 30 yaş civarında birisine alabildiğine yükleniyorlardı. Bu ucuz göçmenler için ne diyeceksiniz bakalım? White Chapel'de bulunan Yahudiler bile yeterlidir dedi gençlerden biri. ''Onlar da insan, onlar da bizim gibi yaşamlarını sürdürmek zorunda. Eğer biri yaşama sarılabilmek için daha ucuza çalışıyorsa ona herhangi bir suç yükleyemezsin.'' diye yanıt geldi. ''Karıma ve çocuklarıma ne olacak?'' ''Senden sonra ucuza çalışanların karısı ve çocukları yok mu? Onlara ne olacak peki? Onlar da karılarını ve çocuklarını seviyorlar. Onlar da bu insanların açlıktan ölmesine göz yummazlar. Bu yüzden ücreti düşük aldı.'' diye... Onu suçlamaman gerekir. İki kişi bir kişilik işe talip olursa ücret doğal olarak düşer. Suç bu insanlarda değil. Bu yarışmayı düzenleyip insanları birbirlerine düşürenlerdedir. Ama devreye sendika girdiğinde ücretler düşmüyordu. Evet kesinlikle haklısın. Sendika işçiler arasındaki rekabeti yarışmayı engeller. Sendika olmayan yerlerde iş güçleşir. White işçiler bu nedenden dolayı oyuna gelmişlerdir. Sendikaları olmadığı gibi uzmanlaşmamış, bir işte ustalaşmamışlardır da. Bu yüzden birbirlerinin ekmekleriyle oynar bir konuma düşmüşlerdir. Eğer biz de güçlü bir sendikaya sahip olmazsak bizim durumumuz da bu anlatılanlardan farksız olur. Adam henüz daha tartışma derinleşmeden bu konudaki ilkeyi dile getiriverdi. İki kişi aynı işe talip olursa ücretler düşüyordu demek. Eğer tartışmayı daha da derinleştirseydi çok daha farklı gerçeklerle yüz yüze geleceklerdi. İçinde bulunulan bu durumda sayısı 20 bin olan bir sendikanın işçi ücretlerini yükseltmede gücü oldukça azdır. 20 binlik bir işsizler ordusu sendikalı 20 bin kişinin işini yerle bir eder. Ve onları çok zor duruma sokar. Günümüz İngiltere'sinde bu örnek çok geçerlidir. Güney Afrika'da terhis edilip askerlikle ilişkisi kesilen 10 bin asker ülkelerine kesin dönüş yaptığında bu durum aynen yaşandı. Terhis edilen askerlerin oldukça büyük bir bölümü umutsuz, umarsız insanlar konumuna düşünce bir anda ücretlerde büyük bir düşüş kaçınılmaz hale geldi. Bu durum grevlerin gerçekleşmesini engellediği gibi eğer tersi yapılır da greve gidilirse bundan yararlananlar arasında işsizler ordusuna katılmaktadır. Onlar sendikalı işçilerin bıraktıkları iş araçlarını daha düşük ücretlerle ayakta kalabilmek ve yaşamak için devralabilirler. İş yapacak insan sayısı fazla, buna karşın iş azsa gündeme düşük ücret, yoksulluk gelmekte, üstüne üstlükte ağır işler için bile gönüllüler sayısı Oldukça yüksek olmaktadır. Yoksul yaşamın egemen olduğu evlerde, yollarda, aşevlerinde, rast geldiğim kadınlı erkekli kalabalıklar, böylesi bir yaşamı istek duyarak seçmemişlerdir. Yaptığım inceleme ve gözlemler sonucu edindiğim izlenim göstermektedir ki, onların yaşamı hiç de kolay değildir. Şu çok açıktır, İngiltere'de haftada 20 şilin karşılığı bir işe sahip olmak, Orada çalışmak, yiyecek bir lokma ekmeğin sahibi olup gece yatmak için bir yatak bulabilmek, geceler boyu aç ve susuz sokaklarda adımlamaktan çok daha akıllıca ve kolaydır. O insanların gecelerini onlarla birlikte yaşadım ve gözlemlerimi, deneyimlerimi anlattım size. Yoksullar evindeki macerayı biliyorsunuz. Bir gecelik yatak ve verilen iğrenç yemek karşılığında dayatılan ağır çalışma. Birkaç yüz kilo taş kırmak ya da pislikleri temizlemek hiç kolay değil. Bilinçsizce yok oluşun öyküsüdür bu. Sorumlu olanları soygunculukla suçlamaksa hiç abartı olmaz sanırım. Çünkü buna soygunculuktan başka bir isim takmak mümkün değil. Onlar yaptırdıkları işler karşılığında kent soylu patronlardan çok daha az ücret öderler. Yoksullar evine girip orada çalışmanın bilinçsizce bir yok oluş olduğunu az önce söyledim. Yorgunlukların haç safhaya vardığı bir aşamada oralara sığınmış olmaları gerçekte onların bu durumdan haberdar olduğunu gösterir. Ama bu yaptıkları nedendir? Gerçek olan şudur, onlar tüm cesaretlerini yitirmiş, bitmiş, tükenmiş aylaklardır. Amerika'daki aylakların hepsi böyle suçlanabilir yani korkaktırlar. Orada serserilik yapmak çalışmaktan çok daha kolaydır. Ama bu rahatlıkları İngiltere için gerçek değildir. İngiltere'deki yasal düzenlemeler bu aylaklar açısından korkunun tüm ögelerini içermektedir. O alabileceği iki şilin karşılığı olarak yemek yiyebileceğini, bir gece uyuyabileceğini bilir. Yoksullar evinde çalışmak istemez, dışarsa onun için çok daha iyidir. Yoksullar evindekinden çok daha rahat çalışabileceğini bilir. Eğer ki bunu yapamıyorsa dışarıda barınamıyorsa bu onun çalışma karşısında isteksiz durmasından değil, yapılacak işten çok yani talep edilenden çok işçinin ortalıkta dolaşmasındandır. Eleme bu durumda başvurulacak tek yöntemdir. Sanayinin tüm kolları beceriden yoksun olanı ilk etapta eler işten çıkarır. Bu büyük sayılarla ifade edilen bir ordudur ve artık bu insanların yükselmeleri söz konusu değildir. Düşme gerçekleşmeye başlamıştır. Son nokta uçurumun dibidir. Oraya kadar düşüş sürer ve yok oluş kaçınılmazdır. Dip noktayı bulmuş bu insanları gözden geçirecek olursak, bunların tümüyle kafa olarak, güç olarak ve ahlaki olarak yıkılmış olduklarını görebilirsiniz. Olayın dışında kalanlar henüz uçurumun hemen yanındadırlar ya da yeni yuvarlanmaktadırlar.